Eser adı Bostan ve Gülistan. Yazarı Sadi Şirazi. Kudretiyle can yaratan, hikmetiyle dilde söz yaratan Allah'ın adıyla başlıyorum. O kullarına acıyan, düşenlerin ellerinden tutan bir efendidir, bol bol verir, hataları bağışlayan, özürleri kabul eden bir kerimdir. Öyle büyüktür ki onun kapısından baş çeviren insan hangi bir kapıya gitse izzet bulamaz. Büyük padişahlar onun dergahında başlarını yere koyarak ona niyaz eder, yalvarırlar. Buyruğuna karşı gelenleri hemen cezalandırmaz. Özür dileyenleri zalimane kovmaz. Kullarının günahlarını görür, hilmiyle örter. Fena bir işinden dolayı bir kuluna azap edecek olsa kul tevbe edince o işin üzerine kalem çeker. Birisi babasına karşı gelse şüphe yok ki babası ona çok kızar. Birisi akrabasından memnun değilse onu yanına uğratmaz. Köle emredilen kişi işi süratle yapmazsa efendisi ona hakaret eder. Arkadaşlarına karşı şefkat göstermezsen senden bir fersahlılık yere kaçarlar. Askerler vazifelerini yapmazsa kumandan onları ağır cezaya uğratır. Fakat yerlerin göklerin sahibi olan yüce Allah isyan denen kullarına rızık kapısını kapatmaz. Onun ilmi denizine nispetle iki cihan bir damla su gibidir. Her günahı görür fakat hilmiyle örter. Yeryüzü onun umumi sofrasıdır. Canlılar destursuz gelir yer, yedikten başka istedikleri kadar da alırlar, götürürler. Hem de bu sofrada dost ile düşman birdir. Zalimi kahretmek istediği zaman elinden kurtulmak imkansızdır. Ona karşı duracak bir zıt olmadığı gibi eşi benzeri de yoktur. Öyle ulu bir padişahtır ki cinlerin, insanların, bütün yaratılmışların tatinden müstanidir. Karıncalar, sinekler, kuşlar, Adem oğulları, herkes her şey onun emrine baş eğmektedir. Kerem sofrasını öyle enine boluna yaymıştır ki, Kaf Dağı'ndaki rüzumlüdüğü Anka'da rızgını o sofrada yemektedir. Zat-ı şerifi latiftir. Kerem'e her yere yayılmıştır. İşleri bitiren odur. Mahlukatın Rabbi ve sahibidir. En gizli sırlara vakıftır. Büyüklük, benlik ancak ona yaraşır çünkü... Saltanatı kadim, zatı her şeyden ganidir. Birinin başına talih tacını giydirir, bir diğerini de tahtından kara toprağa indirir. Birisinin başında saadet tacı, diğerinin sırtında şakavet çulu vardır. İbrahim'i ateşe gülsar eder, bir takımlarını da Nil suyu yolunda ateşe gönderir. Hülasa bahtiyarlık da bedbahslık da onun fermanı ile olmaktadır. Perde arkasında işlenen gizli günahları görür fakat perdenin üzerine bir perde daha örter. Eğer celal sıfatı ile tecelli edecek olsa meleklerin de dehşetten kulakları işitmez, dilleri tutulur. Eğer cemal sıfatı ile buyurun lütfuma diyecek olsa Şeytan bile bu lütuftan benim de payım var demeye başlar. Onun büyüklüğü huzurunda büyükler, büyüklüğü tasavvur dahi edemezler. Darda kalanlara acır, onlara yakın olur, yalvana, yalvaranların dualarına icabet eder. Henüz vuku bulmamış halleri, ifşa edilmemiş sırları hep bilir yukarıyı aşağıyı kudretle tutup hıfseden odur. Hesap günü kurulacak divanın hakimi yalnız odur. Herkes ona itaate mecburdur. Kimse onun sözünden bir harfine parmak uzatamaz. Her işi iyi olan ve iyiyi beğenip seven bir kadimdir. Kaza kalemi ile Ana karnında çocuklara şekil verir. Toprak yaygısını evliyaların secce, seccadesi gibi su üzerine sermiştir. Ayla güneşi denizde yüzen bir gemi gibi şarttan garba sevk eder. Yeri yarattığı zaman arz sarsıntıdan muzdarip oldu. Onu bu titremeden kurtarmak için eteğine çivi vazifesini gören dağlar çaktı. Bir damla suya peri gibi suret verir. Su üzerine kim resim yapabilmiştir ki? Taşın sülbünden lal ve firuze yaratır. Yeşil dalların üzerine lale benzeyen kırmızı güller kondurur. Buluttan bir damla suyu denize, bir damla erlik suyunu da rahme damlatır. O sudan parlak bir inci, bu sudan selvi boylu bir insan yaratır. Hiçbir zerre yoktur ki onu bilmesin. Zira ona göre açık, gizli birdir. Karınca aciz, yılan elsiz, ayaksızdır. İşte bu aciz mahlukların rızgını o hazırlar verir. O ol deyince yokluktan varlık husule gelir. Yoktan var etmeyi ondan başka kim yapabilir? Bu varlığı tekrar yokluğa, oradan da mahşer sahrasına götürür. Bütün cihan onun ilahiyetinde müttefik olmakla beraber, zatının mahiyetini bilmekten acizdirler. İnsanlar onun büyüklüğünü, gözler onun kemalinin nihayetini bulamamışlardır. Ve kuşu ne kadar yükselse onun zatının evcinde uçamaz. Akıl ne kadar düşünse onun vasfının eteğine el erişemez. Onun mahiyeti öyle bir girdaptır ki bu girdapta binlerce akıl gemileri batmış hem de öyle batmış ki bir tahtası olsun kenara çıkamamıştır. Ben de gecelere bu uçsuz bucaksız düşüncelere daldım ve dehşet kolumdan tutup bana kalk ne yapıyorsun vazgeç. Onun ilmi kainatı ihata etmiştir. Senin küçük aklın, aklın onu nasıl ihata eder? Ne idrak onun künhüne erişebilir, ne fiktir onun sıfatlarını hakkıyla anlar dedi. Onun zatını ancak kendi bilir. Bu merhalede akla yok, yoktur. Evet, bir kimsenin belagatte sehbana yetişmesi mümkün. Fakat eşi benzeri olmayan Sübhan'ın künhüne erişilmesi muhaldir. Bu öyle olmaz bir şeydir ki, Cenab-ı Hakk'ın nice has kulları bu vadiyle at sürmüşler. Fakat sonunda, Ya Rabbi, senin ettiğin sena şeklinde, senin evsafını sayamam diye atlarının dizginlerini çekmiş durmuşlardır. Evet, her yerde at sürmek olmaz. Öyle yerler olur ki orada kalkanı atarak kaçmak lazım gelir. Bir salik bu sırra vakıf olmuştur. Salik bu sırra mahrem oldu mu artık geri dönemez. Bu sırrı ifşa edemez. Kime ki bu mecliste dolu sunarlar, ona o kadeh içinde huşluk ilacını verirler. Karun'un hazinesine kimse girememiştir. Şayet girmişse orada kalmış, bir daha çıkamamıştır. Akil olan bu kan denizinden ürker, zira kimse orada gemisini kurtaramamıştır. Eğer sen bu yolda yürümek istiyorsan evvela seni geri getirecek atı sihirleyip ona dönemeyecek hale getirmelisin. Gökler aynasına sık sık bakmalı, tedricen saffet gasp etmelisin. Bu sayede belki aşkı ilahinin kokusu seni mest eder. Elest bezmindeki zamanını ararsın, isteyerek yürür, yol alır. O makama erişir, oradan da muhabbet kanıdı ile uçarsın. O makamdan senin için yakin hasır olur. Bu yakin sayesinde hayal perdeleri yırtılır. Cenab-ı Hak ile senin aranda ancak celal perdesi kalır. Artık akıl beygiri daha ileri gidemez. Hayret onu dizgininden tutup dur der. Bu tevhid denizinde ancak çalışan insan arzusuna vasıl olmuştur. Mürşidin arkasından gitmeyen yolunu kaybeder. Bu yoldan yani Hz. Peygamber aleyhisselam yolundan sapanlar çok gitmişlerse de başları dönmüş perişan olmuşlardır. Hz. Peygamberin hilafına yol intihap eden asla bir menzile erişemeyecektir. Ey sadi! Safa yoluna Hazreti Mustafa'nın aleyhisselam izine düşmekten başka bir suretle gitmek mümkündür zannetme. Nat-ı Şerif Hazreti Muhammed aleyhisselam güzel huylu, güzel adetlidir. Bütün insanlara şefaatçidir, bütün insanların peygamberidir. O peygamberlerin imamı, doğru yolun rehberi, Cenab-ı Hakk'ın emini Cebrail'in vahi için yanına gelip gittiği bir zattır. O, beşeriyetin şefaatçisi, kıyamet gününün efendisi, hidayetin imamı, mahşer divanının en büyüdür. O, bir kelimdir ki onun tuğru gök olmuştur. Tekmil nurlar onun nurunun bir ışığıdır. O, bir dürriyetimdir ki, okuyup yazmayı bilmediği halde ne kadar milletin kütüphanesini silip süpürmüş, kitaplarını hükümsüz bırakmıştır. Ondaki inzar sanatı, kılıcını çekince ayı ortadan ikiye böldü. Onun şöhreti dünyaya yayılınca, doğduğu gece Kisra'nın eyvanı sarsıldı, on dört taşı düştü. O, Kelime-i tevhidin ilk harfi olan olan la ile Latı, Hür, Devub haş etti. Dini İslam'ı izaz ile uzayı hor ve hakir kıldı. O yalnız Lat ve uzanın külünü savurmakla kalmadı. Tevrat ve İncil'i denesetti. O Gecenin birinde Burak'a bindi, feleklerden geçti, şan ve şerefle memleketleri geride bıraktı. Kurbü ilahi fezasında o kadar süratle at sürdü ki, arkadaşı olan Cebrail Aleyhisselam Sidre'de kaldı, daha ileri gidemedi. Cebrail Aleyhisselam Sidre'de kalınca Cenabı Resalet penah ona Ey Allah'ın vahyine hamil olan Cebrail, ileri yürü, seni ne kadar ihlas ile sevdiğimi bilirsin. Niçin bana arkadaş olmaktan vazgeçtin, dedi. Cebrail aleyhisselam cevaben, artık mecalim kalmadı, kanadımda kuvvet kalmadı. Eğer buradan bir kılıcı kadar ileri gidecek olursam, tecelli-i ilahi ziyası kanadımı yakar, onun için gidemem. Böyle muhterem bir sahibe, malik olan ümmet, umarım ki isyan sebebiyle cehenneme girmeyecektir. Ey bütün insanlara gönderilen büyük peygamber, seni övmekte aczim var. Ey bütün mahlukata gönderilen peygamber, sana selam olsun. Ey hal ve hareketi pek mübarek olan büyük zat, bir avuç fakirler senin darü selamında mihman olanlara uyuntu olsalar, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde olan yüce şanından ne eksilir? Cenab-ı Hak seni övmüş, ağırlamış, Cebrail'e kadrenin huzurunda yer öptürmüştür. Yüce gökler senin şerefinin yüceliğine karşı mahçiptir. Adem henüz balçık halindeyken sen yaratılmıştın. İptidâ varlığın aslı, esası sen oldun. Diğer mevcudat hep senin ferindir. Bilmem ki seni Mehdi için ne söyleyeyim. Çünkü ne söylesem ondan aleysin. Senin izzetini, makamını göstermek için Levla hitabını, seni Mehdi için Ta Ha Yasin sureleri kâfidir. Bu nakı sadi seni nasıl hakkıyla tavsif edebilir? Ey büyük peygamber sana salaat ve selam olsun. Cihar-i Güzin ve Ali Resul-i Nâti cihar birincisi Ebu Bekir aleyhisselam'dır ki yaşlılar arasında ilk İslam olan odur. İkincisi Hazreti Ömer'dir ki şeytanın kolunu bükmüş mağlup etmiştir. Üçüncüsü Akıl ve irfan sahibi pek mahcup olan Hazreti Osman'dır. Dördüncüsü, düldüle binen Şah Hazreti Ali radıyallahu anhümadır. Ya Rabbi, Hazreti Fatıma'nın evladı hürmetine son nefesimde beni imandan ayırma. Ya Rabbi, benim duamı dilersen kabul, dilersen red buyur. Ben Ali Resulün eteğini elimden bırakmam. Cenab-ı Hakk'ın selamı sana... Ashabına ve sana tabi olanlara olsun. Şu kitabın Nazmın'ın sebebi. Dünyanın her tarafını gezdim, dolaştım. Birçok insanlarla günler geçirdim. Her köşede bir fayda buldum. Her harmandan bir demet başak topladım. Bununla beraber Şiraz'ın temiz insanları gibi mütevazi insanlar görmedim. Cenab-ı Hak bu toprağa lütfunu, ihsanını yağmur gibi yağdırsın. Bu iklimdeki olgun insanların muhabbeti gönlümü Şam'dan, Rum illerinden çek de aldı. Şiraz'a dönmek istedim fakat bu güzel bahçelerden dönerken dostlarımın yanına elim boş dönmek ağrıma gitti. Mısır'dan dönenler gittikleri yere mısır şekere götürürler. Ben size elim boş gidiyorum dedim. Düşünceye vardım. Düşünürken dostlarıma şeker götüremiyorsam da şekerden daha tatlı sözler götürebilirim dedim. Müteselli oldum. Fakat bu şeker alelade ağızda çiğnenen şeker değildir. Manaya aşina olanların kağıt üzerine yazdıkları tatlı sözlerdir. Ne yazacağımı düşündüm, tertibimi yazdım. Düşündüğüm şeyler adeta güzel bir saray oldu. O sarayda on kapı yaptım. Birinci bölüm. Adalet, tedbir, rey, ahaliyye, hüsnü, muhafaza, Cenab-ı Hak'tan korkmak hakkındadır. İkinci bölüm, ihsan hakkındadır. Bu bölümü okuyan zenginler Cenab-ı Hakk'ın lütfuna teşekküre borçludurlar. Üçüncü bölüm, yalancı değil, hakiki aşk. Aşk sarhoşluğu, cezbe hakkındadır. Dördüncü bölüm, tevazu hakkındadır. Beşinci bölüm, rıza hakkındadır. Altıncı bölüm, kanaat edenler hakkındadır. Yedinci bölüm edep, terbiyeyi hakkındadır. Sekizinci bölüm sıhhat ve afiyete şükretmek hakkındadır. Dokuzuncu bölüm tevbe, doğru yol hakkındadır. Onuncu bölüm münacat ile hatimedir. Kitabım mesut bir senenin mübarek bir gününde yani hicretin 655. yılında zilkade ayında hitama ermişti. Kitabım inci ile dolu bir hazine haline aldı. Şu kadar var ki kitaba koymak istediğim şeylerin bir kısmını koyamadım. Etek dolusu cevahirlerim açıkta kaldı. Utancımdan başını kaldırıp etrafa bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilirsiniz ki her cihetle mükemmel eser yazmak güç bir iştir. Denize bakın, içinde inci varsa sedef de vardır. Bahçelere bakın, uzun boylu ağaçlar varsa budur ağaçlar da vardır. Ey akıllı, güzel huylu insanlar, bilgili ve olgun hiçbir insan duymadım ki bir kusur bulacağım diye uğraşıp dursun. Bir kaftan nakışlı ipek kumaştan da olsa yüzü ile astarı arasında kıtık bulunur. Sözümün kumaşı hoşa gitmese de, Keren buyurun, onu kıtığı ile kabul edin, giyinin. Ben faziletim sermayesiyle iftihar etmiyorum, size iltica ediyorum. İşittim ki kıyamet gününde kerim olan Allah, kötüleri iyilere bağışlarmış. Siz de sözümün fenasını görürseniz Cenab-ı Hakk'ın sıfatıyla muttasıf olunuz. Şayet bin beyitten birisi hoşa giderse, lütfen onun hatırı için ötekileri gözden düşürmeyin. Sizden şunu da arz edelim ki, Pars ilminde benim yazılarım hutemdeki misk gibi kıymetsizdir. Şunu da itiraf edeyim ki, Benimle görüşmeyip de adımı duyanlarca kusurlarım gizli kalmakta ve şöhretim davulun sesi gibi uzaktan hoş gelmektedir. Benim bu eseri yazışım gül bahçesinde bir gül, Hindistan'a fülfül yani karabiber götürmek gibidir. Eserim adeta hurmaya benzer. Üstü tatlı bir madde ile kaplı, üzerinden tatlısı alınınca içinden çekirdek çıkar. İslam Padişahı Ebu Bekir bin Saad bin Zengi'nin Met Hüsenası Tabiatın padişahları methemail değildir. Gönlüm böyle şeylerle uğraşmayı istemez. Böyleyken bu kitabı Ebu Bekir bin Saad'ın namına olarak nazmettim. Böyle yapmakla ilim ve irfan sahiplerinin belagatte birincilik kazanan Sadi Ebu Bekir bin Saad'ın zamanındaydı diye beni bu suretle yad etmelerini arzu ettim. Hazreti Peygamberin aleyhisselam Nuşi Rıvan zamanında doğmasıyla iftihar buyurduğu gibi ben de bu padişahın zamanında bulunmakla ne kadar iftihar etsem hakkım vardır. Padişahım öyle bir padişahtır ki cehanı muhafaza ediyor, dinin itilasına çalışıyor, adaletlidir. Hazreti Ömer'den sonra Ebu Bekir bin Saad gibi bir padişah gelmemiştir. Uluların ulusu büyüklerin başlarının tacıdır. Hey dünya! Onun zamanıyla övün, iftihar et. Bir kimse fitneden sığınacak bir yer arayacak olsa, bu iklimden başka sığınacak, dininecek yer bulamaz. Padişahımın kapısı ne güzel bir kapıdır. Kabe kapısına benzer. Dünyanın geniş derin yollarından herkes hacılar gibi oraya koşarlar. Komanda altındaki insan tevazu gösterirse de çıkar. Buyruk sahibi kimse tevazu gösterirse Allah adamı olduğuna delalet eder. Padişahımın zikri cemili gizli kalamaz. Çünkü kerem ve ihsanının şöhreti cihana yayılmıştır. Onun gibi güzel huylu bir zat cihana, cihan olalı gelmemiştir. Onun zamanında bir zalim zulmünden gönlü incilmiş bir kimseyi göremezsin. Cihan tarihine bakılınca görülür ki, insanlar zamanın uygunsuzluğunda, feleğin tersine dönmesinden inlerler. Fakat ey adil padişah, senin zamanında kimsenin zamandan da felaketten de şikayeti yoktur. Ancak senin zamanında insanların huzur ve rahat içinde yaşadıklarını görürüm. Bilmem ki senden sonra bunların hali ne olacak? Sadi'nin senin zamanında yaşaması da yine senin tarihinedir. Zira gökte ay, güneş durdukça Sadi'nin bu kitabında senin adın da ebedi olarak kalacaktır. Büyük İskender yecüclerin yollarını Tunç'tan, taştan, duvar diye kapatmıştır. Küfür yecücüne karşı senin seddin altındadır. İskender'inki gibi Tunç'tan değildir. Bu emniyet ve adalet devrinde yaşayan hangi şair edip seni methetmezse onun dili tutulsun. Bu kadar kerem ve İhsan'ın teşekküründen acizim. İyisi odur ki hemen elimi dua için açayım. Cihan gönlünce olsun, felek sana yar olsun. Cihanı yaradan Allah seni her türlü kederden saklasın. Cenab-ı Hak sana o kadar lütuf buyurmuştur ki bu hayırlara muvaffak oluşun fevkaladedir. İlahi fazlın hakkı için o muhterem pederin şanlı türbesine rahmet yağmuruna yağdır. Sa'd zenginin güzel adı cihanda mesel halinde kaldıkça Cenab-ı Hak Şehzade Ebu Bekir Sa'd'ın yardımcısı olsun. Atabek Mehmet Sa'd'ın methü senası Atabek Mehmet bahtiyar bir şahtır. Taç ve tahtın sahibidir. Gençtir, talihlidir, parlak fikirlidir. Saltanatça genç, rey ve tedbirce ihtiyardır. İlimce büyük, himmetçe yücedir. Kolca kuvvetli, kalbi pek müdürik, pek hassastır. Zaman annesi için ne devlettir ki böyle bir çocuğu kucağında beslemiştir. Cömerti gereğiyle denize mahcup etmiş, şan ve şerefte ülken yıldızından öte geçmiştir. Ey yüce başlı padişahların reisi, devlet gözü hep senin yüzüne bakıyor. İncil, i̇nci ile dolu bir sedef, içinde tek inci saklayan sedef kadar kıymetli değildir. İşte sen sedefinde bir tane olarak yetişen incisin. Saltanat hanesinin ziynetisin. Ya Rabbi onu senin lütfunda muhafaza buyur. Nazardan sakla. Ne güzel din, ne güzel ilim, ne güzel adalet. Allah edebi ebedi kılsın. Ne güzel saltanat ve ne güzel devlet. Padişahın keremleri kıyasa sığmaz. Dil bunların şükründe acizdir. İlahi fakirleri seven ve sayesinde halkın rahat etmekte olduğu bu padişahı halkın başı üzerinde daim kıl. Taat'e muvaffakiyet ihsanı ile onun kalbini ihya ediyor. Ey sadi, böyle sanatlı tekellüflü sözleri bırak. Eğer hakiki sadık dostsan, söyleyeceğin iyi sözleri yani nasihatlere haydi getir, gel. Sen menzilleri tanıyan rehbersin. Padişahsa yola giden yolcu gibidir. Sen doğruyu söyleyeceksin. Padişahsa doğru sözleri dinleyicidir. Birinci bölüm adalet ve insaf hakkındadır. Zahir Faryabi bi arsları sırayı tefekkür onun ayağını öpmek için, onu idrak için, iskemleye benzeyen dokuz feleği ayağının altına koyar demiş. Halbuki Kızıl Arslan'ın bir ayağı ötekinden kısaymış. Zahir'i sevmeyenler, şair bu beyitle sana aksaklık isnat etmiştir diyerek Zahir'i katlettirmişler. Şimdi Sade'yi bu vakaya işaretle ve Zahir'in ruhuna hitap ederek ona dokunuyor. Diyor ki, hey Zahir ne lüzum vardı ki iskemleye benzeyen dokuz göğü Kızıl Arslan'ın ayağının altına koydun. Hey zahir, büyüklük ayağını feleklerin üzerine koy deme. Belki ihlas yüzünü toprak üzerine koy de. Padişahım, bana gelince sana nasihatim şunlardır. Taatla yüzünü eşik üzerine koy. Çünkü doğruların tuttukları en emin yol budur. Eğer kulsan başını bu kapıya koy. Padişahlık tacını başından çıkar. İbadet ettiğin vakit şahlık libasını giyme. Halis muhlis bir derviş gibi feryada başla. Buyruk sahibi ulu Allah'ın dergahında zenginin önündeki fakir gibi inle. Şöyle der. Allah'ım zengin sensin. Fakirleri besleyen kuvvet, kudret sahibi sensin. Ben ne memleketler fetheden bir hükümdarım ne de ferman sahibiyim. Bu dergahın dilin, dilencilerinden birisiyim. Senin lütfun bana yar olmazsa, benim elimden ne gelir, ne iş yapabilirim? Allah'ım, beni hayra, iyiliğe, sen muvaffak ile Sen kudret vermezsen benim kimseye bir hayrım dokunmaz. Padişahım, gündüz padişahlık ediyorsan, geceleri dilenciler gibi yana yakala dua et. Bir takım asiler, zorbalar senin kapında kulken, sen yine başını ibadet eşiğinden kaldırma. Cenab-ı Hakk'a ibadette kusuru etmeyen kul, kullar için ne güzel padişahtır. Hikaye Hakikati yakin gözüyle tanıyan din ulularından hikaye ederler ki, bir veli bir kaplanın üzerine binmiş, bir yalana eline almış, kamçı edinmiş, kaplanı süratle sürerdi. Birisi ona dedi ki, hey Allah yolunun adamı, bu gittiğin yolda gitmek için bana rehberlik et. Sen ne yaptın ki yırtıcı hayvan sana rağm oldu? Adın saadet yüzüğünün taşına yazıldı. Beli cevap verdi. Kaplan, yılan, fil, herkes bana karşı zebun ise tacip etme. Sen de Allah'ın emrine yerine getir, görürsün ki her şey senin emrine rağm olur. Bir padişah Cenab-ı Hakk'ın emrini tutarsa Cenab-ı Hak onun muhafız ve yardımcısı olur. Cenab-ı Hakk'ın seni sevdiği halde düşman elinden bırakması mümkün mü? Yol işte budur. Bu yoldan sapma. Yürümeye devam et. İstediğini bul. Sadi'nin sözünden hoşlanan kimseye onun nasihati faydalı olur. Kisra'nın oğlu Hürmüz'e nasihati. İşittim ki Nuşi ihtizar halindeyken oğlu Hürhüz'e şu öğütleri vermiştir. Fakirlerin gönüllerini gözet, yalnız kendi rahatını düşünme. Eğer sen yalnız rahatını düşünecek olursan senin ilinde kimse rahat edemez. Çoban uyumuş, kurt sürüye dalmış, bunu akıllı insan kabul etmez. Fıkara takımını muhafaza et ki... Şah ahali sayesinde taş taşımaktır. Padişah bir ağaca benzer, kökü ahalidir. Ağaç ise kökünden kuvvet alır. Elinden geldiği kadar halkın gönüllerini yalama, yaralama. Eğer yaralarsan kendi kökünü baltalamış olursun. Eğer sana doğru bir yol lazımsa padişahların yolu ümit ve korku yoludur. Bir insanda iyilik ümidi, kötülük korkusu olunca akıllılık ona tabiat olur. Eğer bir padişahta bunun her ikisi de bulunursa onun ikliminde, mülkünde sığınak bulursun. Çünkü padişah Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ümit var olduğu için halka merhamet eder. Saltanatı elinden gider diye korktuğu için de halka zarar vermekten korkar. Bir padişahın tabiatinde ümit, korku yoksa o iklimde rahatın kokusu bulunamaz. Öyle bir padişahın mülkünde bulunduğun zaman ayağın bağlıysa yani evliysen zulme cefaya razı ol, otur. Yok tek at, tek mızrak isen yani bekar isen başına al başka yere kaç. Bir iklimde ahaliyi padişahtan memnun görmezsen o iklimde refah saadet arama. Kafa tutan kabadayı padişahlardan, kahramanlardan korkma. Fakat Allah'tan korkmayandan kork. Bir padişah memleket ahaliyesinin gönlünü yıkıyorsa, o memleketin mamur olmasını ancak rüyada görür. Bir memleketin harap, padişahın bednam olması zulümden ileri gelir. Bu sözün hakikatine ancak ince delin düşünen kimse bulur. Ahali saltanatın yardımcısı olduğu için ahaliyi zulümle öldürmek layık değildir. Köylüyü, çiftçiyi kendi fayiden saadetin için gözet. Çünkü ecir aldığı ücretten memnun olursa daha çok iş yapar. Hem de kendisinden iyilik gördüğün kimseye kötülük etmek erlik insanlık değildir. Hüsrev Perviz'in oğlu Şiruye'ye nasihati. İşittim ki Hüsrev Perviz ölürken oğlu Şiruye'ye şu öğütleri vermiştir. Herhangi bir işe niyetlenirsen o işte ahalinin iyiliğini düşün. Eğer herkesin sana mudi olmasını istersen daima adilane ve akilane hareket et. Ahali zalim padişahdan kaçar ve onun çirkin adını cihana yayar, onu dillere destan eder. Saltanatını kötü bir temel üzerine istinat ettiren padişah çok geçmeden kendi temelini yıkmış olur. Bir kocakaranın ahının yaptığı tahribatı kılıç çalan bir yiğit yapamaz. Bir dul kadının yaptığı çıranın bütün bir şehri yaktığı çok görülmüştür. Saltanatta insaf ile hareket eden padişahtan daha bahtiyar alemde kim vardır? Öyle bir padişah nöbeti gelip de şu alemden göçtüğü zaman herkes ona rahmet okur. İyilik, kötülük ikisi de geçer. Kötüsü geçecek, göçecektir. İyisi odur ki adını iyilikle yadetsinler. etsinler. Halkın başına Allah'tan korkanları koy. Çünkü mülkü Allah'tan korkanlar mamur ederler. Senin menfaatini halkı inciterek temin etmek isteyenler, sana düşman olanlar ve halkın kanını içenlerdir. Halkın elleri onlara beddua ile göklere açılan kimseleri iş başına getirmek hatadır. Alçak vali, memleketin idaresi ve hazinenin zenginleşmesi böyle icap ediyor diye halka eza ve cefa eder. Eğer hakkı gözetmezsen o uğurda çalıştığın padişah seni cezalandırır. Bedbaht zalim bir gün ölür gider. Fakat Allah'ın laneti onun üzerinde baki kalır. İyi adam yetiştirip kullanan padişah kötülük görmez. Eğer kötüyü besliyorsan sen kendine düşmansın. Halka zulmeden kimseyi müsaade ile bırakma. Öyle zalimlerin köklerini kazımak lazımdır. Halka zulmeden vari vesair memurlara karşı çok titiz ol. O gibilere aman zaman verme. Zira o kadar semirmiştir ki artık öldürülmesi zamanı gelmiştir. Kurdun başını koyunları paralamadan evvel kesmek gerekir. Sonra kesmek yaptığı zararı ödemez. Hikaye Bir tacirin etrafını hırsızlar oklarla çevirmiş, onu esir etmişler. Tacir o sırada şöyle demiştir. Görülüyor ki hırsızlar galip geliyor. İstedikleri fenalıkları yapıyorlar. Şu halde padişahın askerleriyle kadınlar arasında ne fark var? Tüccarı aramayan, onların menfaatini korumayan bir padişah gerek şehre, gerek askere, refah kapısını kapatmış demektir. Bir memlekette fena kanun, fena adet olduğu işitilince akıllılar o şehre artık nasıl giderler? Kadişahım iyi ad sence makbul ise, sana iyi ad lazımsa, tüccarla postacıları iyi tut. Büyükler yolcuları, züvvarı, seyyahları can ile beslerler. Çünkü iyi adı her tarafa götürenler bunlardır. Hangi bir memlekette bir garip incinirse, o memleket çok geçmeden mahvolur. Gariplerle görüş, seyyahlar ile dost ol, çünkü bunlar iyi adı yayarlar. Memlekete gelen misafiri yolcuyu ağırla fakat şerlerinden fisne fesatlarından da sakın. Ecanipten sakınmak çok iyidir. Çünkü dost kıyafetinde düşman olmaları da mümkündür. Emekdarlarının derecesini, rütbesini maaşını artır. Çünkü kendi beslediğin insanlardan gadir gelmez. Bir memur eskidikçe onun yıllarca hizmetinin hakkını unutma. Bir memur ihtiyar olup da işten aciz kalırsa ona karşı Kerem göster. Artık işten kaldı diye onu sefil etme. Onun hizmet eli bağlandıysa senin Kerem elin bağlı değildir ya. Hikaye. İşittim ki Hüsrev Şabur'un yaptığı resim artık beğenmeyip onu işten çıkardığı zaman şebur, sükut etmiş. Fakat sonra zarurete düşünce Hüsref'e şu manide bir mektup yazmıştı. Ey adaletiyle kainatı ihata eden hükümdar! Eğer ben ölür gidersem sen yine faziletinle bakisin. Gençliğimi senin uğrunda çürüttüm. İhtiyarlığında beni kovma. Bir garip ki başarın altında bin bir çeşit fitne fesat bulunan, onu öldürme, incitme. Kendi memleketinden, toprağından harice çıkar. Onu memleketinden kovar ve bu nefiye kafi bir ceza addedip ayrıca cezalandırmazsan doğru bir hareket yapmış olursun. Zira o cezasını kendi bulacaktır. Çünkü onun fena huyu peşinden ayrılmayan bir düşmandır. Fitneye mail, fesada muktedir insan eğer İranlıysa onu Yemen'e, Rusya'ya, Rum diyarını nefyeyle. Halkın başına bela etme. Belki ona kuşluk vaktine kadar aman vermeyip idam eyle. Öyle fitnekârı hudut haricine çıkaracak olursan, gittiği şehrin ahalisi böyle fitneci insan yetiştiren memleket zir zeber olsun diye memleketine beddua eder. Lanet savururlar. İş verecek olursam, paranın servetinin kıymetini bilen insana ver. Çünkü müflis batakçı kimse padişahtan korkmaz. Ona ne söylersen başını eğer. Feryat ve figane başlar. Muhasebecilere hıyanet etmeye meydan verme. Üzerlerine bir murakıp dik. Baktın ki muhasebeci ile murakıp uyuştular. Hemen ikisini de azlet. Kendisine iş, para tevdi edilecek kimsenin mahkemeden, cezadan, idamdan değil, Allah'tan korkar, emanete hıyanet etmez takımdan olması lazımdır. Bir işe emin sıfatıyla tayin ettiğin kimse Allah'tan değil, senden korkuyorsa onu emin tutma. Emin olan Allah'tan korkmalıdır. Yoksa azil hapis ve idamdan değil. Emin tayin etmiş olduğun kimsenin sık sık hesabına bak. Onu kendi haline bırakma Çünkü 100 kişiden bir tane emin bulamazsın. Eskiden birbiriyle sıkı fıkı artık arkadaş kafadar olan iki kimseyi bir yere birlikte memur etme. Çünkü ne bilirsin ki el ele verirler, birisi hırsız olur, öteki perde tutar. Hırsızlar birbirinden korkar. Çekinirlerse aralarından kervan selametle geçer. Birisine bir vazifeden az ettiğin zaman aradan biraz geçince kabahatini affet. Ümit besleyen bir kimsenin ümidini yerine getirmek bin tane ayağı prangalı mahpusu itlaf etmekten hayırlıdır. Elinde hitabeti olan kimse işten çıkarılacak olursa meyyus olmasın. İyi bir padişah hükmü altında olanlara peder muamelesi yapmak gerekir. Bir peder bazen çocuğuna öfkelenir, döver, acıtır, bazen de eliyle gözünün yaşını siler. Padişah da öyle olmalıdır. Padişahın düşmana karşı yumuşak, gevşek olursa sana galebe eder. Sert olursan senden herkes usanır ise odur ki yumuşaklık ile sertlilik birlikte olmalıdır. Kan alan kimse gibi olmak lazımdır. O hem yara açar hem açtığı yaraya merham koyar. Padişahım cömert ol, güzel huylu ol, mükrim ol. Cenabı Hak sana saçtığı için sen de saç. Dünyaya gelen ölür gider. Fakat kendisinden sonra iyi ad bırakan, Ebedi yaşamış olur. Kendisinden sonra köprü, mescit, misafir, hane, kervan gibi hayrat bırakan kimse ölmemiştir. Bu dünyadan giden, hayat navına bir şey bırakmayan kimseye kimse Fatiha okumaz. Adanın ebedi olmasını istersen büyüklerin adlarını gizleme. Büyükleri hürmetle iade Senden evvelki padişahlar ne yapmışlar, ne gibi iyiliklerle dolunmuşlarsa, sen de kendi zamanında böyle yap. Bilirsin ki geçen padişahlar naz ile yaşadılar, murat sürdüler, zevk ve sefa ettiler, sonra hepsini bıraktılar gittiler. Kimisi iyi, kimisi kötü bir at bırakıp gitti. Sen iyileri taklit et. Bir suçlu... Unuttum da yaptım diye özür dilerse özrünü kabul et. Aman dileyenlere aman ver. Bir suçlu dehalet edecek olsa onu hemen öldürmek mürüvete münafidir. Edilen tembihi edilen nasihati dinlemezse kulağını çekmek, hapsetmek, ellerini kollarına bağlamak lazımdır. Nasihatten anlamayan... Zindandan mütenebi olmayan kimse ise murdar bir ağaçtır. O zaman onun kökünü koparmak lazımdır. Öldürmeden evvel bir kere hapsedilmelidir. Zira kesilen bir başı tekrar yerine koymak kabil değildir. Bir kimseye kızdığın zaman mücazat için acele etme, düşün. Çünkü bedehşan lalini kırmak kolaysa da kırılan parçaları toplayıp eski haline getirmek mümkün değildir. Padişahın işin sonunu düşünmesi, mücazata ağır davranması. Oman denizinden gemiyle bir adam çıka geldi. Bu adam denizlerde gezmiş, sahralarda dolaşmış, Arabı, Türk'ü, İranlıyı, Rum halkını görmüş, her milletin bilgilerini temiz ruhunda toplamıştı. Elhasıl cihanı elek elek elemiş, bilgiler kazanmış, seferler yapmış, görüşmeyi, konuşmayı öğrenmişti. Vücudu iri yapılı fakat çok fakirdi. Elbisesinde 200 yama vardı. O elbise içinde kav gibi yanmıştı. Bu adam sahilde bir şehre çıktı. O taraflarda büyük bir padişah vardı. Bu padişah Kadını iyilikle çıkarmak ister, fıkaraya karşı tevazu gösterir, onları hoş tutardı. Padişah o seyyahı duyunca sarayına davet etti, uşaklarına emretti. Seyyahı hamama götürdüler, yıkadılar, temizlediler. Sonra padişahın huzuruna çıkardılar. Seyyah huzura çıkınca tekabu kıldı. Padişahı övdü, el bağladı. Padişahım, fermanın her tarafa yürüsün diye duada bulundu. Padişah sordu, nereden geliyorsunuz? Şehrimize niçin geldiniz? Burada güzelden, çirkinden neler gördünüz? Seyyah dedi. Ey yeryüzünün padişahı, Cenab-ı Hak sana yardımcı, devlet, saadet arkadaş olsun. Padişahım, memleketinde birçok yerleri gezdim. Ahalisi zulüm görmüş, gönlü incilmiş bir yer görmedim. Bir padişah için kimsenin incinmesine razı olmamak meziyeti kafi bir ziynettir. Bir de padişahımın memleketinde kimseyi sarhoş görmedim. Sarhoşluk şöyle dursun, meyhaneleri yıkılmış gördüm. Elhasıl seyyah güzel şeyler söyledi. Sanki elek elek cevahir saçtı. O kadar hoş şeyler anlattı ki padişah zevkinden elini kolunu çarpmaya başladı. Seyhan güzel sözleri şahın hoşuna gitti. Onun yanına çağırdı. Ona ihsan ikram etti. Memleketini beğenip geldiği için ona altınlar, cevherler verdi. Sonra ona aslını, vatanını sordu. Seyyah sergüzeştini anlattı ve bu suretle diğer saray erkanından ziyade padişahın teveccühüne mazhar oldu. Onu Sadrazam yapmak da içinden geçiyordu. Memlekete de böyle bir vezir lazımdı diye çok düşündü. Yalnız acele etmeyeyim. Belki yanlış bir iş yapmış olurum. Ahali reyimin zayıflığına gülmesinler. Evvela onu bir zaman deneyeyim. Sonra hünerine göre rütbesini artırayım dedi. Padişahın bu düşüncesi doğruydu. Çünkü tecrübe etmeden iş yapan insanların birçok kederlere uğraması zaruridir. Nasıl ki hakim davayı etrafiyle düşünür, sonra hüküm verirse maiyetindeki alimlere karşı mahcup olmaz. Yayı elde tutarken oku atmamışken atmak lazım mı, değil mi? Hedef neresidir, neresi olmalıdır diye düşünmek lazımdır. Oku attıktan sonra düşünmenin faydası yoktur. İnsan Yusuf gibi senelerce iffet, nizahetle yaşamalıdır ki Mısır'a aziz olsun. Birçok zaman geçmedikçe bir kimsenin ne olduğunu anlamak imkansızdır. Bu suretle padişah seyyahın ahlakını tetkike, teftişe koyuldu. Neticede onu akil, iyi ahlaklı edip ve insanların değerini ölçmekte mahir buldu. Bu suretle seyyahın büyük memurlarına faik bulunduğunu anlayan padişah seyyaha vezir-i azamdan dahi üstün bir selahiyet verdi. Seyah memleketi öyle akıl, hikmet ve marifetle idare ediyordu ki emrinde, nehinde kimsenin kalbini incitmiyordu, dürüst hareketleriyle kusur ve fenalık arayanların dillerini bağladı. Eski vezir, yenisinin bu faaliyeti neticesinde padişahın huzur ve rahat içinde yaşadığını, onun iyiliği sayesinde devletin yükseldiğini görünce üzülmeye başladı. Senkit edilecek hiçbir nokta bulamıyordu. Çünkü dürüst adam, bakır fenalık arayan insan karınca gibidir. Karınca ne kadar uğraşsa bakır leğene gedik açamaz. Padişahın güneş yüzlü iki kölesi vardı. Bunlar daima padişahın hizmetinde bulunuyordu. Bunlar huriler, periler kadar güzeldiler. Birisi sanki güneş, ötekisi aydı. Bu iki köle güzellikle tamamen birbirinin dengiydi. Sanki birisi hakiki insan, ötekisi onun yanında aksiydi. Bu köleler ilim, marifet sahibi yeni vezirin tatlı sözlerini işittikçe onun sözleri bu fidan boylu köleler üzerinde tesir bırakıyordu. Güzel ahlakını gördükçe tabii olarak onu sevmeye mecbur oldular. Gitgide yeni vezirin de gönlü onlara aktı. Onları sevmeye başladı. Şu kadar ki kısa gören insanlar gibi kötülükle sevmiyordu. Belki bunların cemallerine aşık oldu. Öyle bir hale geldi ki ancak onların yüzünü gördüğü zaman rahat ne demek olduğunu hissederdi. Arkadaş sana nasihatim olsun. Eğer kadrinin şerefinin yüce kalmasını istersen, ''Pak yüzlülere gönül bağlama. Ara yerde bir garaz olmasa bile mehabet ve hürmetine ziyan verir.'' Derken eski vezir, yeni vezirin o iki köleye gönül verdiğini hissetti ve hemen padişaha arz etti. Şöyle dedi, ''Padişahım, bilmem ki bu yeni vezir kimin nesidir, necidir, alı nedir? Şu memlekette rahat ve saadetle yaşamak istemiyor.'' Evet, mücerreptir. Çok gezenler böyle laubali olurlar. Çünkü bu gibiler bir devletin nano nimetiyle beslenmiş değildirler. Nano nimet kıymetini bilmezler. İşittim ki Şehvet Perestmiş efendimizin kölelerine göz koymuş. Efendimize hiyanet ediyormuş. Böyle hayasız, aşağılık insan padişahımın vezirliğine yakışmaz. Bunun vezarette bulunması saltanatımıza leke getirir. Bu fenalığı işitince hemen arz etmeye mecbur oldum. Arz etmeseydim efendimin nimetini unutmuş olurdum. Hem de bu arzunu şüphe ve zan üzerine yapmadım. Bana yakin, hasıl olmayınca söylemedim. Şunu da ilaveten arz ederim ki kölelerimden biri bu yeni vezir, bu kölelerden birisini kucaklarken gözleriyle gördüğünü bana söyledi. İşte işin olup bitenini arz ettim. Üst tarafı padişahımın reyine iradesine kalmıştır. Padişahım arzu buyurursa benim gibi tecrübe buyurabilirler. İyilik bulmayası eski vezir işi bu kadar çirkin süratte anlatır. Böyle anlatması da tabidir. Çünkü kötülük düşünen insanlar ufacık bir tutamak bulunca büyüklerin kalplerini ateşe verirler. Ufak bir şeyle ateşe yakmak ve sonra onunla büyük odunları tutuşturmak kabildir. Bu haber padişaha öyle bir hararet verdi ki ateş üzerinde kaynayan tencereye döndü. Meskûr yeni vezirin kanını hemen dökmek istedi. Fakat aklı vicdanı karşısında çıktı. Ona dur diye işaret etti ve ona şu sözleri söyledi. Bir insanın kendi yetiştirdiği birisini öldürmesi mertlik değildir. Adalet ve lütuftan sonra zulüm çok soğuk kaçar. Kendi yetiştirdiğin kimseyi incitme. Senin aman okunu tutan kimseyi sen ok ile vurma. Birisinin kanını zulüm ile içecek isen, onu boş yere nimet ile besleme. Onun hünerleri sence layıkıyla malum olmadıkça divanda ona bir mevkiyi vermemiştin. Şimdi de suçu tahakkuk etmedikçe düşman ağzına barak onu cezalandırma. Birisini öldürmeden evvel zindana atmak muvafıktır. Çünkü kesilen başı bitiştirmek mümkün değildir. Ferman, rey, şevket sahibi padişahların insanların zahmetinden aciz göstermeleri caiz değildir. Tahammülden boş, gururla dolu başa padişahlık tacı haramdır. Sana cink zamanında sebat göster demem. Belki öfkelendiğin zaman yıkılma, gazaba kapılma derim. Aklı olan her kimse tahammül eder. Fakat maksat hışma mağlup olmayan akıldır. Öfke bir yere, kere askerini pusudan hücum ettirince ortada ne insaf kalır, ne Allah korkusu kalır, ne din kalır. Feleğin altında öfke gibi bir dev görmedim. Bunun dehşetinden cinler, melekler bile ürküp kaçarlar. Padişah gazabını yenerek eski vezirden duymuş olduğu sırrı kimseye açmadı. Çünkü hakimler, Ey akil, gönül sırların zindanıdır. Söyleyince onu kaçırmış olursun. Bir daha zincire çekemezsin demişlerdi. Padişah, o akıllı sayılan yeni vezirin işini teftişe ve taraz suda başladı. Neticede onun reyinde bozukluk gördü. Bir gün yeni vezir kölelerden birine bakınca kölenin dudak altından güldüğünü gördü. Vezirin bakışı, Kölenin gülüşü ara yerdeki sevişmeyi gösteriyordu. Çünkü iki kimsenin canı ile aklı birleşince dudakları kımıldamadan birbiriyle konuşurlar. Sonra göz bakmaya doymaz, didara doyum olmaz. Nasıl ki susaklık yani istiska illetine tutulan kimse Dicle Nehri'ne içse doymaz. Padişah yeni vezirle köle arasındaki birliği görünce, Suizanlı katileşti. Bu hal kanına dokundu, gazabı arttı. Böyle olmakla beraber gazaba mağlup olmayarak yine akilhane davrandı. Ona yavaşça şu sözleri söyledi. Seni ben akıllı sanıyordum. Memleketimizin esrarına sen emin ittihaz ettim. Bilmedin ki sen sersem medhe değil. Zemmedilmeye layık insanmışsın. Sana tapşırdığım vezaret senin yerin değilmiş. Fakat bu işte kabahat senin de değil, bendedir. Tabidir ki soysuz insan beslersem sarayımda hıyanet edeceği muhakkaktır. Padişahın bu tahkiri üzerine o çok bilen yeni vezir başını kaldırdı şöyle dedi. Ey iş bilen ulu şahım, benim eteğim kabahatten temiz olunca Kötülük düşünen insanların isnad edecekleri fenalıktan korkmam. Sarayı Hümayun'a karşı hiyanet fikri asla gönlümden geçmemiştir. Bu hiyaneti bana kim isnad etmiştir bilemem. Cevap olarak padişah şöyle dedi: Sana söylediğim şeyleri düşmanların yüzüne karşı söylemeye hazırdır. İşi açıklayayım. Bunu bana eski vezirim söyledi. İşte hakkında söylenen budur. Bir diyeceğin varsa söyle. Yeni vezir parmağını dudağına götürdü, güldü. Şöyle dedi. Eski vezir benim hakkımda ne söyleyse tacip edilemez. Beni kendi yerinde gören bir hasut benim fenalımdan başka ne söyler? Efendim, beni ona tercih edince tabidir ki o benim düşmanım olmuştur. O beni kıyamete kadar sevemez. ''Nasıl sevebilir ki ben aziz oldukça o zelil yaşayacaktır?'' ''Padişahım eğer bendenizi dinlerseniz temsil tarikiyle bir hikaye arz edeyim.'' ''Bilmem hangi kitapta gördüm birisi şeytanın rüyasında görmüş. Bakmış ki selvi gibi boyu huri gibi çehresi var. Yüzü güneş gibi ziyah saçıyor. Yarına gitmiş demiş. ''Bu ne hal? Melek bile bu kadar güzel olamaz.'' Mehtap kadar güzel bir yüzün varken niçin dünyada çirkinliklere, dillere düştün? Herkes seni korkunç sanır. Hamam kapılarında seni çirkin bir surette resmederler. Hatta sarayın nakaşı, saray divan halisinde seni asık, ekşi, iğrenç bir surette nakşetmiştir. Bu sözleri işitince bedbaht olan şeytan inlemiş, feryat etmiş, şöyle demişti. Hey Adem oğlu benim için yapılan resimler hakiki benim hakiki resmim değildir. Ben hakikatte gördüğün gibi güzelim. Fakat ne çare ki kalem düşman elindedir. İnsanların beni çirkin resmetmelerine gelince ben onların büyük ataları olan Adem'i cennetten attırdım. Onların bana hınçları var. Onun için beni böyle resmederler. İşte padişahım ben temizim, masumum. Ne çare ki beni kıskanan bir maksadı mahsus ile beni kötü bildirmiştir. Benim mansıbım, onun şerefini ihlal edince onun mekirinden yüz fersahlık yere kaçmam lazımdır. Padişahım ben şu dakikada sizin gazabınızdan korkuyorum ve bir günah olduğum için cesaretle söz söylüyorum. Çarşı ağası çarşıyı dolaşırken okkası dirheme eksik olan korkar. Kalemimden çıkan söz doğru olunca kusur bulmak için cihan toplansa umrumda olmaz. Padişah yeni vezirin cesaretli sözlerine şaştı ve onu bir el işaretiyle susturarak ne suçlular vardır ki riya ile hilekarlık ile yaptığı suçtan kendisini kurtarmaya çalışır. Sana isnat edilen hıyanet cürümünü yalnız düşmanından işitmekte kalmadım. Ben de gözümle gördüm. Sarayımda bu kadar insan varken hiçbirine bakmıyor, yalnız kölelerime bakıyorsun, dedi. Vezir güldü, şöyle dedi. Söylediğiniz söz doğrudur ve doğruyu güzlememelidir. Ben o kölelere ara sıra bakıyorum, bunu inkar edemem. Bu işte ince bir nokta var. Müsaadenizle o noktayı arz edeyim. Padişahımızca malumdur ki zavallı bir fakir bir zengini görünce bakar, içini çeker, İşte ben o fakire benzerim, köle de o zengine benzer. Padişahım vaktiyle ben de gençtim, ne çare ki gençliğin kıymetini bilmedim. Gençliğimi boş yere geçirdim. Gençliğimi olan hasretimden dolayı durmadan ona bakıyorum, bakmadan kendimi alamıyorum. Ben bugün gençliğimi kaybetmişim. O ise gençliğe, güzelliğe tamamen malik ve sahip bulunuyor. Ben bakmayayım da kim baksın. Vaktiyle benim de gül gibi çeherem vardı. Güzellikle vücudum billur gibiydi. Benim de onunki gibi gece renkli kıvırcık saçlarım vardı. Giyindiğim kaftan vücudun nazikliğinden utanır, buruşurdu. Şimdi pir oldum, saçlarım ağardı, pamuk oldu. Vücudum kurudu, iyi oldu. Artık bu vücuda bir kefen dokunmak lazımdır. Vaktiyle ağzımda iki sıra inci vardı. Bu dişler gümüş tuğladan yapılmış bir duvar gibi duruyordu. Birisi kalmadı, birer birer döküldü. Şimdi eski bir kale duvarına benziyor. Şu halde bu güzel gençlere nasıl bakmayayım? Onlara bakıp telef olan ömrümü anıyorum. Yazıklar olsun değerli günler geçti gitti. Bu ömür de bir gün ansızın sona erecektir. O alim yeni vezirin güzel sözlerini padişah beğendi. Erkan'ı devlete hidab bile şöyle dedi. Bundan daha güzel söz söylemek muhaldir. Bundan da daha tatlı lafız, bundan daha da değerli mana aramayın. Güzel civanlara böyle özür beyan edecek kimseler baksınlar. Başkaları için bakmak doğru değildir. Sonra padişah döndü. Yeni vezire şöyle dedi. Eğer akilane hareket etmeseydim hasmının sözleriyle seni incitecektim. Acele ederek kılıca el atan adam sonra pişman olarak elinin arkasını dişleriyle ısırıp durur. Sakının. Garazkar kimselerden söz dinlemeyin. Çünkü onun sözüyle iş yaparsan pişman olursun. Neticede padişah yeni vezirin mansıbını, şerefini, malını artırarak onu tatif etti. Fena söyleyenleri sayesinde padişahın adı iyilik ile ülkesinde yayıldı. Adaletle, keremle, yıllarca saltanat sürdü nihayet o da göçtü fakat dillerde iyi adı kaldı böyle dindar padişah din bazısı ile devlet topunu çelmiş olurlar bugün öyle padişahlardan kimse yoktur varsa ancak Ebu Bekir Saad Hazretleri'dir ondan başka yoktur padişahım sen bir cennetlik ağaçsın gölgen bir yıllık yola kadar yayılmıştır Talihim uğurlu olsun da başıma hüma kuşunun gölgesi düşsün diye arzu ederim. Bu arzıma vakıf olan akıl karşıma çıktı. Bana şöyle dedi. İnsana devleti hüma kuşu vermez. İkbal devlet istiyorsam bu padişahın gölgesine gel. Allah'ım sen bize acımışsın da halkın üzerine bu gölgeyi sen yaymışsın. Bu devlete köle gibi duacıyım ya Rabbi bu gölgeyi ebedi kıl. Zayıflara merhamet hakkında. Şer'i şerefin hükmü olmadıkça su içmek caiz olmaz. Fakat fetvayı i şerif olunca kan dökmek caizdir. Böyle değil mi? Bir kimsenin katline şer'i şerif fetva verince onu katletmekten hiç korkma. Şu kadar var ki eğer onun çoluğu çocuğu varsa onu öldürme. Çoluğuna çocuğuna bağışla. Onlara rahat eriştir. Çünkü suç o haksızlık eden adamındır. Bir çare kadınların, çocukların ne günahı var? Ne kadar kuvvetli olsan, askerin de çok olsa durup dururken düşman iklimine asker çekme. Çünkü o senin düşmanın olan hükümdar müstahkem bir kaleye kaçar. Ona mukabil günahı kabahati olmayan iklime zarar erişir. Hapishanede bulunanları sık sık teftiş et. Aralarında suçsuz kimselerin bulunması da mümkündür. Memleketinde bir tacir öldüğü zaman malına el sürme. Böyle mala el sürmek alçaklıktır. Hem de ölen tacirin malını zapt edecek olursan, memleketimizde akrabası, zavallı adam, gurbet elde öldü, bıraktığı malı zalim padişah zapt etti diye ağlar inlerler. Yetimlerin ağlamasından... Dertli gönlünün ağından sakın, kötülük yapma, iyi adını kötüye çevirme. Nice elli yılda hasıl olan iyi adı bir çirkin hareketle mahveder. İyilikle ebedi bırakan değerli insanlar halkın malına el uzatmamışlardır. Dünya padişahı da olsa bir zenginden para, mal aldı mı o padişah değil dilencidir. Hür ve asil insan zaruretten ölür. Bir acizin malına tenezzül ederek onunla karnını doyurmaz. Ahaliye şefkat hakkında hikaye. İşittim ki adil bir padişahın bir kaftanı vardı. İki yüzü de astardı. Birisi ona ey bahtiyar padişah Çin kumaşından bir kaftan diktirsen olmaz mı dedi. Padişah şöyle cevap verdi. Elbise insanın vücudunu örtmek, insanı rahat ettirmek içindir. Bu kaftan da o işi görüyor. Bundan fazlasını arasan süs halini alır. Ben halktan haracı, kendimi, tahtımı süslemek için almıyorum. Eğer kadınlar gibi ipekli süslü elbiseler yapınır, kadınlaşırsam erlik yaparak düşmanımı nasıl edebilirim. Vakıa içimden türlü hırslar, arzular geçmektedir. Fakat unutmayalım ki hazine benim için değildir. Hazineler asker içindir. Yoksa eğlence, süs için değildir. Padişahından hoşnut olmayan esker, memleketin hududunu muhafaza etmez. Düşman, hırsız, köylünün eşeğini alır götürürse, padişah ne hakla aşar vergisi alabilir? Düşman köylünün eşeğini padişah haraç diyerek parasını alırsa, o taht, o taç nasıl yükselir? Düşkünlere zorbalık etmek mürüvvete münafidir. Karıncanın elinden taneyi kapan kuş alçaktır. Ahali ağaç gibidir. Beslersen, iyi tımar edersen istediğin kadar meyve alabilirsin. Sakın zalimlik edip de ağacı kökünden çıkarma. Çünkü zararını mucip olur. Kendi zararına iş gören kimse ise ahmaktır. Hakimiyeti altında bulunanları incitmeyen insanlardır ki gençlikten, talihten müstefit olurlar. Zulüm gören ahalinin inleyerek ettiği bedduadan kork. Bir ili, bir memleketi yumuşaklık ile tutmak, almak mümkün ise kimsenin burnunu kanatmamaya çalış. Erlik hakkı için yeryüzünün baştan başa saltanatı yere damlayan bir damla kana değmez. Şayet İşittim ki güzel huylu Cemşit bir çeşme başının üstünde şunu yazdırmış. Bizim gibi nice kimseler bu çeşme başında oturmuş, dinlenmiş, sonra gözlerini kapatarak gitmişler. Mertlik ile kuvvet ile dünyayı tuttular fakat aldıkları yerleri mezara beraber götüremediler. Süleyman aleyhisselamın tahtı akşam sabah, Rüzgarlar tarafından sevk edilmez miydi? Nihayet görmedin mi ki o taht rüzgar gibi uçup gitti. Asıl bahtiyar insan ilim ve adalet ile şöhret kazanan kimsedir. Her gelen gider. Ne ektiyse onu biçer. İnsana iyi, kötü, addan başka bir şey kalmaz. Düşmana galip geldiğin zaman canına kıyma. Ona mağlubiyet acısı kafidir. Düşmanın etrafında minnetle pervane gibi dolaşması eteğini onun kanına bulaştırmaktan daha iyidir. Padişahların dostlarını, düşmanlarını tanımaları hakkında. İşittim ki asil dara bir av eğlencesi esnasında askerlerinden uzak düşmüş. O sırada bir at çobanı Dara'ya doğru koşarak gelmeye başlamış. Dara tanımadığı bu adamın kendine doğru gelmekte olduğunu görünce içine şüphe girmiş ve kendi kendine bu bir düşman olsa gerektir. Şunu yanıma yaklaştırmayayım oklayayım bari. Olduğu yerde dikile kalsın demiş. Keylere mahsus yayını kurup nişan almış. Vir vuruşta o gelen kimseyi yok etmek istemiş. Dara'nın yayını kurduğunu, okunu atmaya hazırlandığını gören çoban, Ey İran'ın, Turan'ın şahı, zamanın fena gözü senden uzak olsun, düşman değilim, bana kıyma. Ben şahımın atlarını besliyorum, bu iş için şu çayırda bulunuyorum diye haykırmış. Çobanın haykırması üzerine Dara müsterih olmuş ve gülerek hey düşüncesiz adam sana bir mübarek melek yardım etti yoksa yayı kurmuştum öldüğün gündü demiş. Çoban gülmüş ve şöyle cevap vermiş. İnsan iyiliğini gördüğü insanlara doğru yolu göstermek mecburiyetindedir. Haddim olmayarak nasihat olmak üzere söylüyorum. Bir padişahın dostunu düşmanından ayırt edememesi o padişah için iyi bir şey değildir. Büyükler öyle yaşamalıdırlar ki her küçüğün kim olduğunu bilmelidirler. Sen beni sarayda kaç kere görmüş atlardan otlaklardan sormuştun. Şimdi huzurunuza muhabbet ve hürmetime arz için geliyorum. Yine beni düşmandan fark edemediniz. Halbuki... Ben çoban kulunuz istenilen bir atı yüz atın içinden derhal bulup çıkarırım. Demek ki çobanlığım akıl ve fikir iledir. Sen de benim gibi ol. Sürünü atını muhafaza buyur. Dara çobanından bu nasihati dinlemiş ve onu taltif etmiş. Kendi kendinden de utanmış ve bu nasihati insan kalbine yazmalı demiş. Bir ülkede padişahın tedbiri çobanlardan aşağı olursa, o ülkenin mahve perişan olmasından korkulur. Padişahlara ahalinin hallerine vakıf olmanın lüzumu. Padişahım, sen adalet isteyenlerin iltisini duyabilirsin ki, kar, karyolanın cibinliği zuha yıldızına bitişiktir. Öyle uyu ki, Adalet isteyen birisi kapına gelecek olursa feryadını işitesin. Zamanında birisi gelir de bir zalimden şikayet ederse bilmiş ol ki o şikayet senden sanadır. Çünkü onun zulmü senin zulmün demektir. Köpek yolcunun eteğini paraladığı zaman eteği paralayan köpek değil belki de öyle köpeği besleyen nadan kimsedir. Sadi. Sen söz söyleme de cesursun. Kılıç elindeyken çal. Adalet iklimini aç. Adalet etmeyenleri adalete çağır. Sadi, bildiğini söyle. Zira hak söz söylenmelidir. Sen ne rüşvet kabul edersin, ne de dal kavuksun. Sadi, bir kimseden bir şey çekmek fikrindeysen, kitabında, hikmete, hakikate yer ver. Değil isen ne istersen söyle. Hikaye Irak'ta cebbar bir padişah sarayın kemeri altında bir fakirin şöyle dediğini duydu. Padişahım sen de bir kapıya ümit bağlamışsın. O halde kapıda bekleyenlerin muratlarını yerine getir. Gönlünün dertli olmasını istemezsen dertlerin gönüllerini ıstıraptan kurtar. Adalet isteyen mazlumların gönüllerinin perişan olması padişahı memleketten atar, tahtından indirir. Sen öğleye kadar serin sarayında uyu, zavallı garip güneşin altında sıcakta kavrulsun, bu olur mu? Hadişah'tan adalet istemeye cesaret edemeyen insanın hakkını yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak alacaktır. Eski padişahların ahaliye şefkatleri Akıl ve irfan sahibi büyüklerden biri Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine dair bir hikaye nakletmiştir. Hikaye şudur. Hazreti Ömer'in parmağında bir yüzük taşı vardı. Cevahirciler ona kıymet takdirinde aciz kalmışlardı. O dünyayı aydınlatan yıldızı geceleyin görsen... Gündüz aydınlığından yapılmış bir inci zannedersin. Bir sene kuraklık oldu. İnsanların Bedir gibi yüzleri hilale döndü. Hazreti Ömer, insanlarda rahat, kuvvet kalmadığını görünce, kendisinin rahat içinde olmasını mürüvete münafi gördü. Evet, halkın ağzında zehir gören bir insanın boğazından nasıl tatlı su içer? Ömer, gariplere yetimlere acıdı. O yüzüğü gümüş parayla sattırdı. Parasını fakirlere, muhtaçlara verdiler. O para onları bir hafta idare etti. Yüzüğün satıldığını duyanlar Ömer'e böyle bir şey bir daha ele geçmez. Ne sattırdın diye itirazda bulundular. İşittim ki Ömer ağlamış ve gözyaşları bal mumu gibi sararmış yanağından aşağı akarken şöyle demiş fakr zaruret ile bir şehrin gönlü yaralıyken, padişahın süs hevesinde olması çirkin bir şeydir. Ben taşsız bir yüzük taksam olur fakat gönlünün mamum, mahzun olması münasip değildir. Erlerin, kadınların rahatını kendi rahatına tercih eden kimseye ne mutlu ne saadet. Vicdanlı insanlar başkalarını kederlendirerek elde edilen zevke rağbet etmezler. Padişah tahtında rahat uyursa fakirin rahat uyuyacağını aklım kesemez. Bilekiz padişah geceleri uyanık kalırsa rahat, halk rahat ile, sefa ile uyurlar. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bu dediğim güzel adet, ahlak Atabek Ebu Bekir mevcuttur. Fars ikliminde mehveş civarların boylarından başka halkı derde uğratan bir fitne yoktur. Hikaye. Dün gece bir mecliste hanendeler beş beytimi terennüm ediyordu. Beyitler şunlardır. Hayatımda bir dün gece rahat ettim. Çünkü ay yüzlü güzelim kucağımdaydı. Ona uyku sarhoşu gördüm. Ona Ey yakışıklı boyu servileri utandıran Dilber! Ey cihan fitnesi fey, ey güzelliğiyle cihanı alt üst eden Dilber! Nergislerini bir dakikacık olsun tatlı uykundan yıka. Gül gibi gül, bülbül gibi öt. Lal renkli şarabı getir dedim. Ben böyle deyince ocağına uyku mahmuru gözlerine süzerek bana baktı. Sadi ne söylüyorsun? Bana hem fitne diyor hem de uyuma diye tembih ediyorsun. Bilirsin ki parlak fikirli padişahımızın zamanında artık fikneyi kimse uyanık göremez dedi. Hikaye Eski padişahların menkıbeleri arasında rivayet edilir ki Kardeşi Saad Zengin'in yerine tahta geçen tiklenin zamanında kimse kimseden incinmemiş. Bu padişahın başka meziyete olmayıp da yalnız bu meziyete olsa kafidir. Bir gün tikle Evliya'dan bir zata şöyle demiş. Ömrüm boş yere geçti. Bu saltanat, bu taht hep geçip gider. Asıl saltanatı kazanan fakirlerdir. İstiyorum ki saltanattan vazgeçeyim. Bir tarikata intisab ile bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olayım. Hiç olmazsa şu kalan... Geç günlük ömrümü boş yere geçirmeyeyim. Muhataba olan parlak fikirli zat, tikleden bu sözü işitince kızmış ve şöyle cevap vermiş. Ey şah ne diyorsun? Bu fikirden geç. İbadet halka hizmetten başka bir şey değildir. İbadet tesbih, seccade, hırka demek değildir. Tahtında otur, padişahlık eyle fakat Ahlakın, tevazuun fakirler gibi olsun. Sadakatle, sevgiyle hizmet et. Şehler gibi atıp tutmaya, benliğe kapılma. Tarikatte kadem, yani ifayı, vazifeyi hakkıyla çalışmak, ibadete hasr vücut vücud etmek lazımdır. Dem, lafı güzel güzaf devri değildir. Lazım değildir. Çünkü fihliyat olmazsa lafın kıymeti olmaz. Safa'yı kalbe malik büyükler, kaftanların altına böyle hırka giyerlerdi. Hikaye İşittim ki Sultan-ı Rum ehli ilimden iyi bir zatın huzurunda ağlamış. Ona dert yanarak şöyle demiş. Düşmana karşı kudretim yok. Şu kale ile şu şehirden başka elimde hiçbir şey kalmadı. Çok çalıştım. İstedim ki benden sonra oğlum da bu illere sahip olsun. Vaktiyle hükmettiğim yerlere hükmetsin. Ne çare ki soysuz düşman bende kudret bırakmadı. Kolumun kuvvetini, gücünü bitirdi. Ne tedbir yapayım ne çare bulayım. Kederden canım eriyip gidiyor. Alimzat sözleri dinledikten sonra kızmış. Ve bu ağlamak lüzumsuz yere ağlamaktır demiş. Ağlamak lazımsa senin aklına, gönül bağladığın arzuya ağlamak gerektir. Kardeş sen kendini düşün. Ömrünün çoğu hem de en iyi kısmı geçip gitmiştir. Sen öldükten sonra yerine birisi gelir. Bu gelen kim olursa olsun akıllı olsun, akılsız olsun, ne olursa olsun kendisini kendi düşünsün. Madem ki ölüm var, madem ki her şeyi bırakıp gitmek var, şu cihana kılıç çekip cenk etmek, cenk ile onu elde etmek ve sonra bırakıp gitmek zahmetine değmez. İran şahlarından Feridun'a bak, Dahak'e bak, Cem'e bak, gör. İran şahlarından hangisinin tahtına mülküne zeval etmemiştir? Baki saltanat ancak Allah'a mahsustur. Dünyadaki bu beş günlük hayata, ikamete marur olma. Ahiret için ne tedbirin varsa onu düşün. Hangi bir padişahtan arta kalan altın, gümüş, hazine, mal ondan az sonra telep olur? Fakat hangi bir kimseden cari bir hayır kalırsa herkes daima onun ruhuna Fatiha okur. Büyük o kimsedir ki iyi ad kala. Böyle kimseye ölmemiş nazarıyla bakılabilir. Padişahım, kerem ağacı dikip yetiştirmeye bak. Zira ondan meyve almak mümkün olur. Padişahım, kerem et, lütuf ve ihsanda bulun. Yarın mahşerle divan kurulunca herkesin derecesi insanına göre olur. Padişahım, her kimin ayağı ibadet ve taatte ileri ise hak dergahında onun derecesi ile ileridir. Nefsine hıyanet eden, ibadet ve taatte bulunmayan kimse mahşer günü mahcup olur. Allah'tan bir şey dileyemez. Çünkü bir iş görmeden ücret istenilmek adet değildir. Gafil kimseleri kendi hallerine bırak. Yarın pişman olurlar. Çünkü tandır kızgın iken ekmeği pişirmemiştir. Ekin ekmiş olanlar harman vakti Mahsul kaldırırken ekmemiş olanlar ne kadar gevşeklik etmiş olduklarını anlayacaklardır. Hikaye Şam vilayetinin içerilik bir yerinde akıllı bir kimse vardı. Bu zat bir mağara içinde yaşardı. Sabrederek o karanlık yeri yurt edinmiş kanaat hazinesi içinde yaşıyordu. O kimsenin adı Huda dost idi. Görünüşte insan fakat hal ve harekette melekti. Büyükler onun kapısına baş koymuşlardı. Çünkü onun başı büyüklerin kapısından içeri girmezdi. Arif odur ki kendi nefsinden hırsı, tamahı bir tarafa atmayı ister. Bir kimse nefsi, hadi bana yiyecek bul diye hükmedecek kadar mütehakkim ise o nefis onu köy köy zelilane dolaştırır. O akıllı ihtiyarın bulunduğu vilayette zalim bir padişah vardı. Bu padişah en ziyade zayıflara, acizlere zulmederdi. Gördüğü zayıfın kolunu bükerdi. Bu zalim, cihanı yakıcı, merhametsiz zebun kuş idi. O taraf ahalisi, onun yüzünden meyus ve muzdarip yaşıyorlardı. Ahalinin bir kısmı da onun zulmünden öyle bir zalimin hükmü altında bulunmak hacetinden kurtulmak için şuraya buraya dağılmışlar, gittikleri yerlere onun kötü adını da yaymışlardı. Hicret etmeyip kalanlarsa bir takım kalpleri yaralı, fukara takımıydılar. Ona gece gündüz lanet okurlardı. Zalim denilen Mel'un nereye el uzatırsa orada neşre ve şetaret namına hiçbir şey kalmazdı. Bu zalim padişah ara sıra Hüda dostun ziyaretine gelirdi. Fakat Hüda dost onun yüzüne bakmazdı. Bu zalim bir gün Hüda dosta şöyle dedi. Ey mübarek adam beni gördükçe yüzünü ekşiterek benden nefret etme. Bilirsin ki ben seni severim. Bana karşı düşmanlığının sebebi nedir? Şu vilayetin padişahı olmadığımı farz edeyim. Fakat şerefçe bir fakirden de aşağı değilim. Beni başkalarını tercih et. Bana hürmet et demiyorum. Yalnız başkalarıyla nasıl görüşüyorsan benimle de öyle görüşmeni isterim. Akıllı abid bu sözleri işitince kızdı ve şöyle cevap verdi. Senin yüzünden halk perişan olmuştur. Ben halkı perişan edenleri sevmem. Sen benim sevdiklerime düşmansın. Bina nerey, beni sevdiğine ihtimal vermem. Gelip muhabbetle benim elimi, eteğimi öpeceğine git benim sevdiklerimi sev. Seni Cenabı Hak da saymaz. Seni düşman tutar. O halde ben seni sevmediğim halde nasıl sevdim derim? Hüda dostun derisini yüzseler Allah'ın düşmanıyla dost olmak istemez. O taş yürekli insanın uyumasına şaşarım ki halk ondan muzdarip olarak uyumadıkları halde o uyur. Fakirlerin rahatını gözetmek hakkında hikaye Ey büyük adam küçüklere karşı zorbalık yapma. Çünkü cihan bir kararda kalmaz. Bu zayıfın kolunu bükme. Çünkü kudret bulacak olursa insanı ağlatır. Kimsenin ayağını kaydırma. Kimseyi yıkmaya çalışma. Çünkü ayağın kayarsa elinden tutup kaldıran bulunmaz. Ey büyük adam düşmanı küçük görme. Çünkü şu koca dağlar ufacık taşlardan vücuda gelmiştir. Görmez misin karıncalar birleşince yırtıcı aslanı zebun ederler. Bir saç telinin bir sap ibrişim kadar metaneti yoktur. Fakat birkaç tel bir araya gelince zincirden daha sağlam olur. Hazine toplamadan ziyade dostların gönüllerini topla. İnsanları sıkıntıya sokmadansa hazinenin boş kalması daha iyidir. Kimsenin işine ayağa bırakma. Olabilir ki birkaç kere onun ayağına düşersin. Ey aciz! Sen de güçlüğe karşı tahammül göster. Olabilir ki bir gün ondan daha kuvvetli olursun. Cebbar olan kimseden intikam almak için bütün himmetini sarf et. Zira himmet kolu kuvvet elinden daha kuvvetlidir. Mazlumun kurumuş dudağına söyleyin, gülsün. Çünkü zalimin dişi nasıl olsa sökülecektir. Sabahleyin davul sesiyle uyanan büyük adam, bekçenin gecesinin nasıl geçtiğini ne bilir? Kervan halkı ancak kendi yüklerini, denklerini düşünürler. Sırtı yağır, eşeğe kimsenin işi yanmaz. Tutayım ki düşkünlerden değilsin. Bir düşkün görünce niçin durur yardım etmezsin? Buna dair sana başımdan geçen bir hali anlatmaya mecburum. Çünkü sırası gelince söz söylememekte kusur sayılır. Kudret zamanında acize merhamet hakkında hikayeler. Bir yıl Şam'da öyle bir kıtlık oldu ki aşık, aşıklar aşkı unuttular. Gök yere öyle bahil oldu ki ekinler hurma ağaçları, dudaklarını ıslatamadılar. Ne kadar eski pınar varsa kaynamaz oldu. Öksüzün gözyaşından başka su kalmadı. Bir pencereden göğe doğru bir duman yükselecek olsa bir dul kadının ahıydı. Yoksa gökyüzünde duman namına hiçbir şey yoktu. Bulut görülmez oldu. Ağaçların yaprakları kalmamıştı. Zavallı ağaçlar çıplak fakirlere dönmüştü. Kolları kuvvetli baba yiğitler de zor güç bitmişti. Dağlarda yeşillik, bahçelerde balçık görünmez oldu. Çekirgeler, bostanları, insanlar da çekirgeleri yediler. Hal bu merkezdeyken bir gün yanıma bir dostum geldi. Birleri bir kemik kalmıştı. Halbuki paralı, zengin, şan ve şeref sahibi hem de vücutlu bir insandı. Halini görünce şaştım, ona sordum. Güzel huylu dostum, ne oldun, ne felakete uğradın? Gördüğüm halin sebebini söyle dedim. Dostum kızdı, bağırdı ve şöyle dedi. Sebebini bilmiyorsan ne gaflet, biliyorsan niçin soruyorsun? Görmüyor musun ki felaket son dereceyi bulmuştur? Ne gökten yere yağmur iniyor, ne yerden göğe ah edenlerin feryalı çıkıyor. Cevap olarak dedim ki, biliyorum pekala. Fakat kıtlıktan ne korkum var? Zehir tiryak olmayan yerde adam öldürür. Senin her şeyin var. Başkaları açlıktan helak olsa sana ne? Dünyayı tufan kaplasa kaza ne? Bir alim olan dostum. Alemin cahile bakması gibi bana manidar bir bakışla baktı ve şöyle dedi. Sahilde olup da dostlarının denizde boğulmakta olduklarını gören bir insanın kalbi üstelik olmaz. Benim yüzüm yokluktan sararmamıştır. Beni fakirlerin kederi sarartmıştır. Akıllı insan ne kendi ağzasında. Ne de başkasının ağzasında yara görmek ister. Allah'a hamdolsun yaram yok. Fakat başkalarında yara görünce vücudum tir tir titriyor. Hastanın yanında oturan bir insan sıhhatte de olsa keyifli olabilir mi? Zavallı fakirin bir şey yemediğini görünce yediğim her lokma zehir zıkkım oluyor. Dostları zindanda bulunan bir kimse Gülistan'da nasıl eğlenir? Hikaye. İşittim ki bir gece halkın yanık yüreğinden çıkan bir ah bir ateş halini alıp Bağdat'ın yarısını yakmış. O sırada birisi çok şükür bu yangın bizim dükkanımıza zarar vermedi demiş. Cihan görmüş birisi ona şöyle demiş. Ey idraksız adam sen yalnız kendini mi düşünürsün? Koca bir şehir yansında senin evin kurtulsun hoşuna gider mi? İnsanların açlıktan karınlarına taş bağladıklarını gören kimse eğer taş yürekli değilse midesini doldurmaz. Bir fakirin açlıktan kan yuttuğunu gören bir zengin ağzına aldığı lokmayı nasıl çiğner? Hastanın sahibi sağlamdır, sıhhattedir deme. Çünkü o da kederinden o hasta gibi kıvırım kıvırım kıvranmaktadır. Merhametli yolcular konak yerine vardıkları zaman, yolda kalanlar gelip yetişmeyince uyuyamazlar. Diken taşıyan kimsenin eşeği çamura battığı zaman, padişahların gönlü muzdarip olur. Mesut olmak isteyen Arif için, anlayışlı adam için, Sadi'nin bir sözü kafidir. Anlayana sivrisinek saz, dinlersen sana bir nasihat vereyim, diken ekersen gül biçemezsin. Adalet ile semeresi, zulüm ile akibeti. Eli altındaki ahaliye zulmeden acem şahlarından haberin var mı? Ne o şevket kaldı, ne o şahlık kaldı, ne o köylülere yapılan zulüm kaldı. Zalimin yanlış bir iş yaptığını seyret. Zulmetti, zulmü kaldı. Fakat kendisi defolup gitti. O zulm ile cihanda kalacağını sanıyordu. Halbuki iş tersine çıktı. Kendi gitti, zulmü kaldı. Adil insana ne mutlu. Mahşer günü Arşa ı Ala'nın gölgesinde rahat edecektir. Hangi bir kavme Cenab-ı Hak olursa onlara akıllı, fikirli, adaletli padişah verir. Bilakis Hangi ülkeyi viran etmek isterse saltanatı bir zalimin eline bırakır. Zalimden iyiler sakınırlar çünkü o Cenabı Hakk'ın bir gazabıdır. Ey padişah! Büyüklüğü Cenabı Hakk'tan bil. Ona şükret. Çünkü şükretmeyenin nimeti elinden gider. Bu mülke, bu mala şükredersen zevalsiz mala, zevalsiz mülke erişmiş olursun. Padişahken zulmedersen, padişahlığın elden gidince dilencilik edersin. Bir memlekette zayıf kavim eziyet görüyorsa, oranın padişahına uygu haramdır. Halkı bir hardal tanesi kadar incitme. Çünkü halk sürü, padişah çobandır. Eğer halk padişahdan zulüm, tecavüz görüyorsa... O padişah çoban değil kurttur. Feryat öyle padişahtan. Zalim padişah halka kötülük düşündüğü için kötü ölümle ölür. Ahaliye zulmeden padişah fena bir akibete duçar olur. Zira yanlış düşünmüş ve kötü hareket etmiştir. Ahaliye yapılan zulüm geçer gider. Fakat padişahın fena adı ölmez. Arkandan lanet edildiğini istemezsen iyi ol. Ta ki sana kimse kötü demesin. Bire adil, öteki zalim iki kardeş hikayesi ve sonları. İşittim ki şart tarafından babaları bir iki kardeş vardı. Bunlar kılıç kullanmasını, ordu idaresini bilir, kabadayı, fil vücutlu, İyi fikirli alim kimselerdiler. Babaları baktı ki bunlar cenkçi, yaman yiğitler, ülkesini ikiye ayırdı. Yarısını birisine, yarısını birisine verdi. Padişahın böyle yapmaktan maksadı vefatından sonra oğullarının ben padişah olacağım, yok sen değil ben padişah olacağım diye birbiriyle muharebe etmemelerini temin etmekti. Padişah memleketi iki oğluna pay ettikten bir müddet sonra tatlı canını Allah'a verdi. Ecel onun ümidini, ümidi ipini üzdü, eli işten kaldı. Şehzadelerden her biri kendi hissesine kanaat ediyordu. Her birinin hazinesi askeri hesapsızdı. Bu şehzadelerden her biri kendi görüşüne göre bir yol tuttu. Birisi öldükten sonra hayır ile anılmak için adalet yolunu tuttu. Diğeri de zengin olmak için zalimane hareket etti. Adil şehzade lütuf ve ihsanı kendisine adet edindi. Fakirlere muhtaçlara paralar veriyordu. Misafirhaneler, tekkeler, zaviyeler yaptırdı. askere iyi baktı. Fakirler için yemekhaneler açtırdı. Hazine boş, fakat askerlerin keseleri doluydu. Evet, bir memlekette yaşamak kolay. Hoş olunca herkes oraya koşar. Ebubekir Bekir Saad'ın zamanında şirazda olduğu gibi her haneden zevk-ü sefa sesleri yükselirdi. O Ebu Bekir Saad ki akıllı, güzel huylu bir padişahtır. Ümidinin dalı meyvela olsun. Gelelim hikayeye. O, At kazanmak isteyen küçük şehzade güzel huylu, iyi işliydi. Halkın gönüllerini ele alıyor, sabah akşam Cenab-ı Hakk'a şükrediyordu. Karun gelse o memlekette korkusuz yürür, gezerdi. Çünkü padişah adil, ali ise toktu. Onun zamanında kimsenin gönlüne diken değil bir gül yaprağı bile dokunmamıştı saltanattaki kuvvetiyle diğer padişahlara tevafuk etti. Etrafındaki büyükler hep onun fermadına muti oldular. Gelelim diğer şehzadeye. Bu şehzade tahtını, tacını yüceltmek için ahali ve köylüden çok vergi aldı. Tüccarların mallarına göz koydu. Acizleri bin bir belaya uğrattı. Fakat fakirlere değil asıl kendisine düşmanlık etti. Artıracağım diye ne verdi ne yedi. Fakat akıllı insan bilir ki o iyi bir şey yapmıyordu. Cebirle altınları topluyor, askerlere hiçbir şey vermiyordu. Bunun neticesinde askerler bizar olup dağılıverdiler. İkliminde zulüm yapıldığını duyan tüccarlar alışverişi kestiler. Ekin ekilmez oldu. Ahali perişanlıkla kıvrandı. İkbal, saadet ondan dostluğu kesince zaruri olarak düşman baş kaldırdı, yerine yürüdü. İlini bastı, feleğin darbesi onun kökünü kazıdı. Düşman atlarının tırnakları yurdunun tozunu göğe çıkardı. Bu halde kimden vefa umabilir ki? Kendisi hiçbir ahdine vefa etmemişti. Kimden vergi, para isteyebilirdi ki? Ahali kaçmıştı. O kara gönüllü herif kimden iyilik umar ki ve dua onun peşini bırakmıyordu. Ezelde şanki olarak yaratıldığı için iyilerin dediklerini tutmamıştı. İyiler toplandılar. Onun elini, yurdunu, saltanatını zapteden düşmana sen bahtiyar ol zira o betbat zarim olduğu için sonu gelmedi. Düşüşünü gevşek, Sezişine, sezişi yanlıştı. Adaletle olacak şeyi zulme, zulümle aradı, dediler. Meskür iki kardeşin birisinden iyi ad, ötekinden de kötü ad kaldı. Kötülerin sonları iyi olmayacaktır. Hikaye Birisi bir dalın üzerine binmiş, kökünü kesiyordu. Bahçıvan gördü, şöyle dedi. Bu herif bana değil, kendisine kötülük ediyor. Dinlersen her nasihat yerindedir. Nasihat ziyan vermez. Dinlersen sana bir nasihat vereyim. Gücüne dayanıp, kuvvetine güvenip, zayıfları yıkma. Yarın kıyamet gününde bir arpa değmeyen bir fakir, koca bir padişahı çeker. Ulu mahkemeye götürür. O gün büyük kalmak istiyorsan, burada Küçükleri kendine düşman yapma. Çünkü bu saltanat geçince o dilenci dediğin insan kahır ile eteğine yapışır. Zayıflara zulümden el, el çek. Seni yıkacak olursa utanırsın. Küçük, küçüklerin elleriyle yıkılmak hür ve asil insanlar nazarında insanı utandırır. Doğruların arkasından eğri gitme. Doğru söz istersen sadiden dinle. Hallerine razı olan fakirlerin gönül hoşluğu, saltanattan daha yüksek bir mansip olamaz deme deme, o rütbe fakirin derecesinden daha üstün değildir, yükü hafif insanlar rahat yürürler, doğru söz budur, arifler bu sözü kabul ederler, eli boş kimse yalnız ekmek kaygısı çeker, padişahsa sırtında koca bir iklimin kaygısını taşır. Fakir akşam ekmeğini elde edince şem padişahı gibi huzurla uyur. Kaygı, sevinç her ikisi de geçer. İnsan ölünce ikisi de savuşur gider. Mademki ölüm var, ha birisinin başında tac olmuş, ha birisinin boynunda vergi yükü bulunmuş. Birisi zuhale kadar yükselse, birisi de zaruretten zindana girse, Ölüm kapısından içeri girince müsavi olurlar. Ecel her ikisinin üzerine saldırınca birbirinden tanınmaz olurlar. Padişahlık baş belasıdır, dilencinin adına bakma. Asıl padişah odur. Çürümüş bir kafa ile bir abinin hikayesi İşittim ki bir kere Dicle kenarında bir çürümüş kafa bir abide şöyle demiş. Ben buyruğunu yürütmede ileri gidenlerden biriydim. Başımda büyüklük tacı vardı. Ferek bana yardım etmiş, Nusret arkadaşım olmuştu. Devlet bazısı ile Irak iklimine zaptettim. Az geldi. Kirmani bilayetine de göz diktim. Fakat kirmanı almadan kirman kurtlar başımı yediler. Hey akil kişi! Kulağından gaflet pamuğunu çıkar ki, benim gibi ölmüş, çürümüş bir kafanın nasihati kulağına girsin. İyi işle kötü iş ve bunların neticeleri. İyi işle kimseye kötülük uğramaz. Kötülük edenin yoluna iyilik gelmez. Kötülük kaynatanın başı, kötülük yolunda gider. Akrep gibi ki deliğinde az bulunur. Deliğine dönmesi az olur. Eğer sen de kimseye fayda vermek hissi yoksa ha sen ha mermer taş ikiniz birsiniz. A benim güzel huylu dostum faydasız kimseyi taşa benzetmekle hata ettim. Çünkü taşın da demirin de tuncun da faydası vardır. Böyle kimsenin gebermesi iyidir gebersin. Zira taşın bile bir meziyeti, bir değeri vardır. Her insan hayvandan iyi ve şerefli değildir. Zira vahşi hayvanlar kötü bir insana müreccahtır. Fakat kötü insan hayvandan aşağıdır. Bir insan yemeden, uyumadan başka bir şey bilmiyorsa böyle insan hayvandan nasıl efdal olabilir? Yol bilen yaya, yol bilmeyen kılavuzu olmayan atlıdan evvel menzile varır. İyilik tohumunu eken muhakkak huzur ve saadet harmanını elde eder. Ben ömrümde işitmedim ki kötü bir adamın uğruna iyilik gelmiş olsun. Zalim bir kahyanın hikayesi. Bir kahya vardı. Öyle yedi beday, belaydı ki, onun korkusundan erkek arslan, dişi arslan olurdu. Derken bu herif kuyuya düştü. İnsanlar hakkında kötülük düşünen daima kötülük düşünür. Bu kahya da oraya düşünce aciz ve ıstırap içinde kaldı. Kuyu içinde gece sabaha kadar uyumuyor, canı can kurtaran yok mu diye haykırıyordu, inim inim inliyordu. Kuyunun yanından geçmekte olan birisi onun başına bir taş attı, kafasını yardı. Ve hem de şöyle dedi, nasılsın? Şimdiye kadar sen bir kimsenin imdadına koştun mu ki şimdi imdatçı arıyorsun? Daima insaniyetsizlik tohumunu ektin. İşte şimdi de meyvesini topluyorsun. Senin yaralı canına kim merhem koyacak? Sen dertli gönüllere hiç düşünmüyor muydun? Sen daima bizim yolumuza kuyu kazıyordun. Şimdi kazdığın kuyuya kendin düştün. İnsanlar için kuyuyu iki maksatla kazdırırlar. İyi huylu insan susamışlara su temin etmek için. Kötü adam da halkı o kuyuya yuvarlamak için. Kötü, kötülük ediyorsan iyilik umma. Ilgın ağacı yemiş vermez. Sonbaharda arpa eken. Hasat vaktinde buğday alamaz. Zakkum ağacını can be ile beslersen ondan meyve yiyeceğini ümit etme. Ağ ağacı hurma vermez. Bu ağacı ektin mi? Onun meyvasını bekle. Doğru sözlü birisiyle Haccacı Zalim'in hikayesi. Naklederler ki bir ihtiyar adam Haccacı Zalim'e hürmet etmedi. Ona karşı mücadele yolunu tuttu. O ne dediyse sözünü delille çürüttü. Haccaç kızdı. Celallendi. celadına emretti. Çabuk siyaset derisini yay. Şunun boynunu vur. Kanını dök dedi. Çünkü adettir zalim kimse söz ile başlası, başa çıkamazsa hemen suratını asar cenge başlar. Adam evvela güldü sonra ağladı. Haccaç adamın haline şaştı. Neye güldün, niçin ağladın dedi. Adam şöyle cevap verdi. Güldüm çünkü toprağa zalim olarak değil mazlum olarak gireceğim. Ağladım çünkü dört tane küçük çocuğum var. Birisi Haccaç'a şöyle dedi. Ya Emir şu ihtiyardan ne istiyorsun vazgeç. Bakın birkaç can ona dayanıyor. Onun sayesinde geçiniyorlar. Şimdi bu kadar insanı öldürmek münasip değildir. Büyüklük yap, bağışla, kerem göster. Kendisine acımazsan yavrucuklarına acı. Sen kendi haline düşmanlık ediyorsun. Çünkü bir aileye böyle bir cezayı reva görüyorsun. Bu kadar gönüle dağ basarak yara açarsan yarın kıyamet gününde ceza görürsün. Haccac nasihat dinlemedi. Adamcağızın kanını döktü. Cenab-ı Hakk'ın fermanından kim kaçabilir? Bir büyük zat bu acıktı hadiseden müteessir olup o geceyi ızdırap içinde geçirdi. Ve o gece maktülü rüyada gördü. Nasılsın, canın, nasıl can verdin dedi. Maktul şöyle dedi. Celladın siyaseti bir dakika içinde bitti. Fakat haccac kıyamete kadar cezasını çekecektir. Mazlum uyumaz. Onun ahından kork. Sabah vakti yana yana ettiği ve duadan çekin. Temiz kalpli mazlumun geceleyin ciğeri yanarak ya Rabbi demesinden sakın. Şeytan kötülük etti, iyilik görmedi. Kötü tohumdan iyi meyve gelmez. Biriyle mücadele ederken onu şerefsiz mevkiye düşürecek sözler söyleme. Onun kötülükleri hakkında ifşaatta bulunma. Çünkü senin de ne gizli fenalıkların vardır. Yumruklaşmada çocuklarla başa çıkacak kudrette de değilsen, arstan yürekli erlerin yanında nara atıp meydan okuma. Hikaye Birisi oğluna şöyle nasihati verdi. Çocuğum, aziz muhterem olmak istersen akıllı insanların nasihatlerini tut. Küçüklere cefa etme. Bir gün senden daha büyüğü gelir ve başına bela olur. Hey aklı kesik, bir gün karşına bir kaplan çıkıp seni parça parça edeceğinden korkmaz mısın? Hikaye Çocukluğumda yumruğum kuvvetliydi. Uşaklarımdan, Uşakları kendimden küçükleri incitirdim. Bir gün benden kuvvetli birisinin yumruğunu yedim. Bir daha zayıflara eziyet etmedim. Düşkünleri okşamak hakkında Sakın gafletle uyuma ki millet reisinin gözüne uyku haramdır. Daima halkı düşün, onlarla meşgul ol. Zamanın sana galip geleceğinden kork. Garazdan hali olan nasihat, derdi gidermede ikaç gibidir. Hikaye Naklederler ki, Acem şahlarından biri iplik çı çıbanı çıkarmış. Ve bu yüzden iyi gibi incelmişti. O kadar zayıf düşmüş ki emri altındaki vücutlu insanlara haset ederdi. Satranç arasında şah her ne kadar adlı, şanlı ise de zayıflayınca payitahtan aşağı olur. Padişahın nedimelerinden birisi padişahın önünde yer öptü. Padişahımın saltanatı daim olsun duasından sonra şöyle arz etti. Bu şehirde mübarek nefesli birisi var. Abitlikte işi yoktur. Her kim mühim bir iş için yanına giderse onun nefesi sayesinde maksada hasar olur. Bu Abit ömründe uğursuz bir iş yapmamıştır. Gönlün nurlu, ağzı kuvvetli, doğası makbuldur. Ferman buyur, gelsin, dua etsin. Belki Allah merhamet eder de bu hastalıktan kurtulursunuz. Padişah emretti hademenin büyüklerinden birkaç kişi gittiler. O ayağı uğurlu ihtiyarı davet ettiler. İhtiyar abid geldi. Fakirane bir libas giyilmişti. Elbisesi değersiz fakat içindeki insan pek değerliydi. Abidin geldiğini Şah'a arz ettiler. Padişah ihtiyara şöyle dedi. Ey akıllı zat bana dua buyur. Çünkü iğne gibi iplik illetine mühtelayım. İki büklüm olmuş ihtiyar, padişahın sözünü işitince kızdı ve biraz dikçe bir sesle Cenab-ı Hak adalet edenlere merhamet eder dedi. Sen de merhamet et ki Allah'ın merhametine nail olasın. Benim duam sana nasıl fayda eder ki mazlum esirler zindanda, zincirler içindedir. Sen halka acımazsan devlet ve saltanat huzurunu bulamazsın. Evvelce yapmış olduğun hatalardan tevbe etmeli, sonra iyilerden dua istemelisin. Mazlumların bedduası arkadan ayrılmazsa iyilerin duası sana nasıl müessir olsun? Acem Şah'ı bu sözleri işitince utandı, kızdı, müteessir oldu ve nihayet kendi kendine kızmamalıyım, ihtiyar doğru söyledi dedi. Emretti, ne kadar mahpus varsa salıverdiler. Bundan sonra ihtiyar iki rekat namaz kıldı. Elini kaldırdı, dua etti. Ey gökleri yücelten Rabbim! Ona gücenmiş, onu derde salmıştın. Şimdi onunla barış, onu kurtar dedi. İhtiyar duayı bitirmeden daha eli duadayken düşkün hasta iyi oldu. Ayağa kalktı. Ayağında artık ip görünmeyen tavus gibi sevincinden adeta uçacaktı. Emretti. Hazinesinde ne kadar cevahir varsa ihtiyarın ayağına ne kadar altın varsa başına saçtılar. İhtiyar o cevahirden eteğini çekti birisini almadı ve padişaha şöyle dedi. Batın uğruna hakkı gizlemek yaraşmaz. Ben vazifemi yaptım. Bir daha iplik çıbanı çıkarmamak istersen zulüm ipinin ucuna yapışma. Bir kere nasılsa düştün bir daha ayağın kaymasın. Düşmemeye çalış. Ey kitabımı okuyanlar! Sadiden şu doğru sözü dinleyin. Düşen kimse her vakit kalkamaz. Bakası olmayan saltanat ve devlet hakkında. Ey oğul! Dünya ebedi kalır bir mülk değildir. Dünyadan vefakarlık umulmaz. Seher vakti Akşam vakti Süleyman'ın tahtı yel üzerinde gezmez miydi? Sonucu ne oldu? Saltan altını yel götürmedi mi? Şu halde ilimle, adalet ile geçen padişahlar bahtiyardırlar. Halkın rahatı için kim çalışırsa devlet topunu o çelmiş olur. Padişahların toplayıp bıraktıkları değil, beraber götürdükleri, hayır için sarf ettikleri işe yarar. İnsanların ızdırapları mukabilinde mesul olan insanlar şu yaşadıkları 3-5 gün içinde ne safa sürebilirlerse onunla kalırlar. İşin zevali, mülkün intikali hakkında hikaye. İşittim ki Mısır'da büyük bir beyin ömrünün gününe ecel asker sürmüş. O parlak yanağındaki güzellik gitmiş, gün sonunda sararan güneşe dönmüş. Mısır'ın ukalası acele ilaç olmadığını bildirdikleri için eyvah beyimiz ölecektir diye ovunup duruyorlarmış. Her taht saltanat zevale varır. Zeval görmeyen bir saltanat varsa Allah'ın saltanatıdır. İşittim ki ömrü gününün geceye yaklaştığını gören bey kesik kesik titrek bir sesle şöyle demiş. Mısır'da benim gibi aziz birisi yoktu. Fakat netice bu olunca anladım ki ortada bir şey yokmuş. Cihanı yığdım, meyvasını yiyemedim. Şimdi hepsini bıraktım, aciz fakirler gibi gidiyorum. Aklı başında olan bir insan dünyayı kendisi için toplar. Hem yer hem bağışlar. Bir işe çalış ki öldükten sonra seninle beraber kala. Çünkü senden geriye kalan senin değildir. Sen yalnız onun hasretini ve ziyan korkusunu çekersin. Zengin adam hayatını eriten döşekte ölüm yatağında bir elini uzatır, birini çeker. O zaman söylemeye kudreti olmadığından fikrini sana eliyle anlatmak ister. Yani birini lütuf ve ihsan ile uzat, Öteki elini de zulümden, hırstan, tamahtan çek demek ister. Arkadaş, şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkaramazsın. Ay, ülker, güneş, nice zaman parlayacak. Sense lahit yastığından başlığını kaldıramay kaldıramayacaksın. Kızıl Arslan'ın bir alimle hikayesi. Kızılars'tan Sarp bir kaleyi zaptetti. Öyle kale ki Elvent dağı ile boy ölçüşürdü. Kimse korkusu bir şeye ihtiyacı yoktu. Yoluna gelince gelin halımların zülfü gibi büklük büklüm büklümdü. Bu kale nadir bulunur bir bahçenin üzerindeydi. Sanki laciver bir tabak içinde bir yumurtaydı. İşittim ki Huzuru mübarek bir zat, uzak yoldan Şah'ın yanına gelmiş, dolaşmış, hünerli, gayet fasih, iş bilir, hakim, güzel konuşur, çok bilen birisiymiş. Kızıl Arslan ona sormuş, çok yerler gezmişsinizdir, böyle muhkem bir kaleyi nerede gördünüz? O zat gülmüş, hoş kaledir demiş, fakat bence muhkem değildir. Senden evvel bir takım kudretli padişahların ellerine geçmedi mi? Onlar burada bir zaman oturup sonra bırakarak gitmemişler mi? Senden sonra diğer padişahların ellerine geçmeyecek mi? Senin ümidinin ağacından onlar da yemiş yemeyecekler mi? Pederinin zamanını saltanatını yad eyle de gönlünü teselli et. Felek pederene bir köşeye öyle oturttu ki bir pula hükmü geçmez oldu. Her şeyden, herkesten ümidini kesince Cenabı Hakk'ın lütfüne bağlandı. İyi düşünen insanın yanında çörçöp gibi değersizdir. Çünkü her zaman başka kimseye mekan olmuştur. Hikaye. Acem'in de bir mecbup Kisra'ya şöyle demiş. Ey cem Mülkünün varisi, e, eğer saltanat, taht, cemek kalsaydı, sana nasıl na nasip olurdu? Karun'un bütün hazinelerini ele geçirsen, ancak bağışladığın kısmını götürmüş olursun, kalanı burada kalır. Ne zaman ki Alparslan canını onu vermiş olan Allah'a verdi, şahlık tacını oğlunun başını giydirdiler. Onu da tahtından alıp toprağa gömdüler. Evet, dünya felaket oklarının nişangah olduğu için oturup duracak yer değildir. Buraya gelen kalmaz, gider. Alparslan'ın oğlu tahta çıktıktan sonra bir gün ata binmiş gidiyordu. Bir akıllı divane onu gördü, şöyle dedi. Baş aşağı olası, yıkılası bu dünya saltanatı ne, ne tuhaf şeydir. Babası gibi oğlu da ayağı özen gide gitmek üzere. Dünya böyledir, çabuk geçer. Zaman vefasız, sebatsızdır. İhtiyar birisi gününü bitirince bir talihli beşikten başını kaldırır. Cihana gönül verme ki sana yabancıdır, çalgıcıya benzer. Her gece başka bir evde geceler. Her gece başka birisinin koynunda yatan kadın dilberde olsa aşka gönül vermeye layık değildir. Bu yıl köy seninken iyilik yap. Çünkü gelecek yıl köy başkasının olacaktır. Bir hakim Keykuba'da saltanatına zeval ermesin diye dua etti. Büyük bir zat bu duada kusur buldu. Hakim olan zatın böyle söylemesine şaşarım. Dediği şey muhaldir. Hakime yaraşmaz biz, bir sözdür. Feridun gibi, Dahhak gibi... Cem gibi acem şahlarından hangisinin saltanatına zeval ermemiştir? Kimse burada ebedi kalmıyor, kalmayınca bunu istemek malasızdır dedi. Duayı etmiş olan hakim şöyle cevap verdi. Hakim olanlar akla, fikre, mantığa uymaz söz söylemezler. Ben o duayı ettimse onun için ebedi ömür istemedim hayra muvaffak olmasını temenni ettim. Eğer padişahımız abid, salih yaşar, doğru yolu bilir, hak sözü işitirse, bu dünya mülkünden yüz çevirince otağını öbür mülkte kurar. Şu halde padişahımın saltanatı zevale uğramamış, belki bu alemden öbür aleme intikal etmiş olur. Bir padişah abid ise ölümle onun bir şeyi eksilmez. O öbür dünyada da padişahtır. Hazinesi, fermanı, ordusu, şevketi, şanı olan, her istediğini elde eden, güzel yaşayan bir padişah, eğer iyili, iyi huylu ise, o her zaman mesut ve bahtiyardır. Eğer fakirlere karşı zalimane hareket ederse, süreceği safa, ancak bu yaşadığı 3-5 güne hasır kalır. Firavun kötülüğü bırakmadığı için mezarının başına kadar saltanat sürebildi. Gör padişahının hikayesi. İşittim ki Gör padişahlarından birisi zorla köylünün eşeklerini Angarya'ya tutturdu. Zavallı eşekler yem verilmediğinden Ağır yükler altında bir iki gün içinde telef oldular. Kendisini beğenen bir alçağın evinin damı başkalarının damından yüksekse aşağı damlara işer, süprüntü atar. İşittim ki o zalim padişah bir kere av için şehirden dışarı çıkmış. Bir av görmüş, atını dört neden sürmüş. Bu süratle akşam olmuş. Yanındaki insanlardan uzak düşerek yalnız kalmış. Yol iz bilmediği için şaşırmış, nihayet bir köy görerek oraya inmiş. Köyde insan tanır, adam sarrafı eski hocalardan bir ihtiyar varmış. Çocuğuna şöyle diyormuş, ''Oğlum yarın şehre gideceksin ama sakın eşeği beraber götürme, piyade git.'' Çünkü taht üzerinde değil tabut üzerinde görmek istediğim şu uğursuz bedbaht padişah şeytana kul olmuş beline kul kemerini bağlamış zulmünün elinden halkın feryadı göklere yetişmiştir. O günahkar pis murdar herif gebermedikçe cenazesinin arkasından lanetler savurarak cehenneme gitmedikçe şu koca iklimde onun yüzünden kimsenin gözü rahat, huzur, Ferah görmeyecektir. Senin de eşeğine zapt edeceği muhakkaktır. Çocuk şöyle dedi. Muhterem babacığım, yol uzak hem çetin. Yaya gidemeyeceğim fakat eşeği vermek de istemem. Aklım, fikrim fazla, reyim parlaktır. Bir çare bul, hem eşeğe götüreyim hem de almasınlar. Baba biraz düşündükten sonra şöyle dedi. Buldum oğlum buldum. Eline bir taş al, hayvanın başına, koluna, sırtına birkaç kere vur. Başı, kolu kanasın, sırtı yağır olsun. Böyle yapacak olursan padişah böyle eşeği beğenmez. Ben bu çareyi Hızır Aleyhisselam'dan öğrendim. Sana vakasını anlatayım. Vaktiyle bir zalim padişah vardı. Denizde gördüğü gemileri gasp ederdi. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'la arkadaş olarak bir gemiye bindiler. Gemici bunları sevdi. Bunlardan gemi ücreti almadı. Biraz açılınca Hızır Aleyhisselam bir balta buldu. Geminin orasını burasını baltayla kırdı. Gemiyi çirkin bir hale getirdi. Sonra zalimler o gemiyi çevirdiler. Fakat beğenmediler. Bıraktılar. Gemi yoluna devam etti. İşte Hızır... Zahirde fenalık gibi görünen o işi geminin selameti için yapmıştır. Çocuk babasının emrine itaat etti, bir taş aldı, zavallı eşe iyice dövdü. Eşeğin kolu kanadı, ayağı topallandı. Bu birinci vakadır. Çocuğun babası eşeği bu halde görünce, oğlum işte maksat hasıl oldu, şimdi istediğin yoldan gidebilirsin dedi. Bunun üzerine çocuk topal eşekle kervana katıldı. Fakat eşeğe acıyor, padişaha ağzına gelen küfürleri savuruyordu. Oğlan yola çıktı, babası köyde kaldı. Adamcağız yüzünü göğe tuttu. İlahi, doğruların seccadesi için olsun. Bana şu zalimin kahre uğradığını görecek kadar zaman ver. Eğer ben onun helak olduğunu görmezsem mezarım da toprak üzerinde gözüme uyku girmez diye yalvardı. Ve gebe kadın şeytan kadar hapis bir insan doğuracağına bir yılan doğursa daha hayırlıdır dedi. Zulmeden erden kadın çok daha hayırlıdır. İnsan inciden kimseden köpek daha hayırlıdır. Kadın yapılı, kadın kılıklı ahlaksız çocuk... Ahlaksızlık ederse kendinedir. O bile kötülük eden insandan daha hayırlıdır. Bir mal düşmanının eline sağlam bulunacağına senin elinde kırık olarak bulunsun daha iyidir. O sırada padişah güçlü kuvvetli koşan, yol açan, yol çeken bir eşek gördü derken birisi geldi, eline bir taş aldı eşe öyle vurdu ki bir çare eşeğin kemiğini kırdı. Bu ikinci vakadır. Padişah bu hali görünce kızdı. Şöyle dedi: Hey delikanlı, bu hayvancağızın ağzı dili yok. Neye ona, ona, ona böyle zulmediyorsun? Eğer kuvvetliysen kendini göstermek için acizlerin üzerinde kuvvetini deneme. Padişah sözü Levent Genc'in hoşuna gitmedi. Kızdı. Padişaha karşı bağırdı. Sana ne? Dövdümse eşeğimi dövdüm. Senin atına bir şey yaptığım yok. Yürü eşeğime karışma. Ben bu işi nahak yere yapmıyorum. Sen işin aslını bilmiyorsun. Ne ne lazım? Hadi işine git. Nice insanlar var ki sence mazur değildir. Fakat hakikati görecek olsan yapılan işin maslahata muvafık olduğunu öğrenir ona hak verirsin. Delikanlının cevabı padişahın canını sıktı. ''Söyle bakalım, işin neden doğruymuş anlat, aptal olduğun malum, zira sarhoşsun desem değilsin, o halde divanesin.'' Delikanlı söze başladı, şöyle dedi. ''Hey cahil, sus, sen Hızır Aleyhisselam hikayesini işitmemiş misin? Ona kimse ne divane ne de sarhoş diyor.'' Niçin bir takım çarelerin içinde bulundukları bir gemiyi kırdı? Padişah şöyle bir cevap verdi. Hay zalim insan! Bilir misin Hızır o işi niçin yaptı? Bak sana anlatayım. O denizlere hakim, zalim bir padişah vardı. Onun korkusundan gönüller keder deryası olmuştu. İnsanlar onun elinden feryadı figan ediyorlardı. Cihan onun elinden deniz gibi coşup köpürmekteydi. Binaenaleyh Hızır Aleyhisselam'ı yaptığı işi zalim padişah gemiye almasın diye maslahatı icabı olarak yaptı. Çünkü bir mal, bir meta sağlam olarak düşman elinde bulunacağına çatlak kusurlu olsun da sahibinin elinde bulunsun. Açık fikirli köylü güldü ve şöyle cevap verdi. O halde hey bey! Ben haklıyım. Ben boş yere eşeğin ayağını kırmıyorum. Belki bu işi zalim padişahımızın şerrinden korkarak yapıyorum. Eşeğim obada kalsın, benim olsun, aksak olsun, topal olsun. Topallaya topallaya iş görsün. Tek padişahın eline geçip de Ankara'ya yükü yük çekmesin. Tüh böyle devlete, tüh böyle saltanata ki kıyamete kadar laneti mücip olmaktadır. Gebe kadın yılan doğursun. Böyle şeytan sıfatlı insan doğurmasın. Zalim şunu bilmelidir ki yaptığı zulme bir çare fakire değil, kendi nefsine yapsın, yapmıştır. Çünkü yarın o iyiliğin kötülüğün hesabı görülecek günde fakir o zalimin yakasına, sakalına yapışacaktır. Mazlum bütün günahlarını o zalimin boynuna yükletecek. Zalimse utandığından başını kaldırmayacaktır. Tutayım ki bugün onun yükünü çekiyor. Yarın o zalim eşeklerin yüklerini nasıl çekecektir? Hakikaten bedbaht kimdir diye soracak olursan derim ki rahatını başkasının zahmetinde meşakkatinde arayan kimsedir. Sevincini halkın ızdırabında arayan zalim ancak şu beş günlük dünyadan sürdüğü safa ile kalır. Zulme yüzünden insanların ıstırap içinde uykuya daldıkları ölü gönüllü, duygusuz, zalim bir kere uykuya dalarsa bir daha uyanmasın. Bu daha hayırlıdır. Padişah gerek birinci vakadaki ihtiyarın, gerek bu ikinci vakadaki delikanlının sözlerini dinledi. Bir şey söylemedi, atını bağladı, başını eğer keçesinin üzerine koydu, uyumak istedi. Fakat bir türlü uyuyamadı. Bütün gece yıldızları saydı. Merak, endişe içinde uykusunu kaçırmıştı. Seher kuşu ötmeye başlayınca gecenin perişanlığını unuttu. Beri taraftan süvariler bütün gece at koşturdular. iz sürdüler. Nihayet padişahın izini buldular. Geldiler. Padişahı o meydanda at üzerinde gördüler. Atlarından indiler. Yayan olarak koştular, huzurla geldiler, yerlere eğildiler. Askerin dalgalanmasından yer deniz gibi oldu. Büyükler oturdular, sofralar kuruldu, yediler, içtiler, eğlenceli bir alem geçirdiler. İçlerinden birisi vardı ki padişahın eski dostlarındandı. Ve gece arkadaşı gününüz nedimiydi. Padişahım. Dün gece ahali, köylü, zatı şahanelerine ne yemek çıkardılar, çok merak ettik. Bütün geceyi endişe içinde geçirdik, dedi. Padişah, başına gelen türlü serzenişleri, bedduaları açıktan söylemedi. Başını o nedimin kulağına doğru götürdü, yavaşçacık kulağına şöyle dedi. Dün gece kimse önüme bir tavuk ayağı getirmedi. Fakat... Eşek ayağı endazeyi geçti. Eşek ayağına çok cefalar yapıldı. Padişah içmeye başladı, sarhoş oldu. Dün geceki köylü aklına geldi, emretti. Köylüyü aradılar, buldular. Elini kolunu bağlayıp getirdiler. Tahtının dibine attılar. Kara gönüllü padişah keskin kılıcını çekti. Zavallı köylü kaçmak imkanını bulamadı. Anladı ki... Hayatının son dakikasıdır. Hayattan ümidini kesti. Aklına geleni söylemeye başladı. Hayattan me ihus olanlar güzel sözler söyler. Görmez misin ki kalemin ucu kalem ile kesilince kalemin dili daha çevik olur. Köylü baktı ki hasmandan kaçmak mümkün değil, başını kaldırdı. Tirkeşini boşaltmaya başladı. Padişahım kabirde yatılacak gece köyde yatılmaz dedi. Ümitsiz. Padişahım sana bedbaht, kötü diyen, senin zulmünün elinden feryat eden yalnız ben değilim. Binlerce insan hep benim gibi diyorlar. Şimdi beni öldürürsen bir tek insanı öldürmüş olursun. Senin zamanının merhametsizlikle dolmuş, zulmün cihanı tutmuştur. Niçin bana kızıyorsun? Söylüyorlar. Sana yalnız benim sözüm mü ağır geldi? Elinden gelirse bütün insanları öldür. Seni zapt edemem. Ağrına gittiyse insaf et de zemme sebep olan şeylerin kökünü kazı. Madem ki zulmediyorsun, adının ileride iyilikle anılacağını umma. Sözün gücüne gidiyorsa böyle sözleri icap ettirecek işler yapma. Senin için bir çare var. Zulümden çekil. Yoksa bir çare insanı öldürmek çare sayılmaz. Hayatımdan beş gün kalmış, bunu da ancak bir iki günü belki rahat geçecek. Farz et, şimdi beni öldürürsün. Büyük bir şey kaybetmiş olmam, fakat sen kaybedersin. Çünkü kanıma girmiş olursun. Zamanı kötülükle geçen zalim kalmaz, ölür gider. Fakat üzerindeki lanet ebedi olarak kalır. Mazlumlar senin zulmünden uyumuyorlar. Bilmem ki senin gözün nasıl uyuyor. Dinlersen sana iyi bir nasihat vereyim. Dinlemezsen muhakkak pişman olursun, bilmiş ol. Bir padişah ne zaman makul olur, huzuruna çıktığı halk takımı onun divan divanhanesinde överlerse, o zaman makul olur. Çıkrık çeviren anneler, nineler, bir padişaha lanet okurken, resmi meclistekilerin padişahı övmelerinin faydası yoktur. Köylü, Başı üzerinde kılıç olduğu halde canını kader okuna nişan ederek yukarıdaki sözleri söyledi ve bitirdi. Bu söz üzerine padişah gaflet sarhoşluğundan ayıldı. Mübarek melek onun kulağına yavaşçacık seslendi. Bu ihtiyardan siyaset elini çek. Hoş öldürsen ne olur? Binlerce kişiden bir tanesini öldürmüş olursun dedi. Padişah bir zaman başını yakasına çekti, başını göğsüne eğdi. Sonra elini salladı, affettim diye haykırdı. Yerinden kalktı, kendi elleriyle onun bağlarını çözdü, başını öptü, onu kucakladı ve büyük bir memuriyete tayin etti. İhtiyarın ümidi dalı meyve verdi. Padişah ile köylünün hali dillere destan oldu. Tabi iyi olan kimse doğruların izlerinden gider. Sakın ayıp arayan cahilin arkasından gitme. Belki akıllı insanlardan güzel ahlak öğren. Halini, etvarını, gidişini düşmandan dinle. Çünkü fenalığın dostun gözünde iyi görünür. Seni edenler dostun değildirler. Seni kınayanlar senin dostlarındırlar. Hastaya şeker vermek günahtır, onun için acı ilaç faydalıdır. Serzenişi hoş tabiatlı dostlar değil, ekşi suratlı insanlar daha iyi yaparlar. Bundan daha iyi nasihati sana kimse söylemez. Aklın sana yar ise bir işaret kafidir. Memun ile cariyesinin hikayesi Hilafet sırası Memun'a eriştiği zaman, Ay yüzlü bir cariye satın aldı. Bu cariyenin yüzü güneşe, Tenegül fidanına benziyordu. Şivesi, işvesi de akilaneydi. Elini aşıklarının kanlarına batırmış, Onun için parmaklarının uçları ünnap rengine almıştı. Sofuları baştan çıkaran rastıklı kaşları, Güneşe mukabil kudret yayı, Kavsi kuzah gibiydi. Gece oldu, Memun halvete girdi. Fakat o huri yavrusu Bebecik Memun'a rağm olmadı. Memun çok hiddetlendi. Cariyesinin başını cavza gibi iki parça etmek istedi. Cariye Memun'un kızdığını anlayınca ''İşte başım, kesat, fakat benimle yatma'' dedi. Memun sordu. ''Ne yaptım da seni incittim, benim ne mi beğenmedin?'' Cariye Beni öldürsen, ikiye bitsen seninle yatamam dedi. Çünkü ağzının kokusuna dayanamıyorum. Kılıç bir kere öldürür, ok bir, bir kere saplanır. Fakat ağız kokusu insanı mütemadiyen öldürür. Cariyeden bu sözü işiten memnun acındı, incindi. Bütün gece bu ağız kokmasının çaresini düşündü, uyuyamadı. Sabah olunca gerek Bağdat'ta, Gerekse başka memleketlerde bulunan tekmil ukalayı, hükemayı, etibbayı topladı. Aralarında muhtelif şeyler üzerinde fakat arada ağız kokması hakkında da mübaheseler yapı yapıldı. Bu sayede sezdirmeyerek ağız kokusunu gidermek için en mühim ilacı öğrendi, kullandı. Ağız kokusu geçti. Memun evvela cariyesinin sözüne kızmıştı. Fakat o söz üzerine tedavi ile o fena kokudan kurtulduğu, ağzı konca gül gibi güzel kokulu olduğu için Cariye'nin sözünden memnun oldu. Cariye'ye sarayda büyük bir mevki verdi. Onun hakkında bu benim ayıbımı yüzüme karşı söyledi, bu benim dostumdur derdi. Bence senin yolunda şöyle bir kuyu vardır diyen adam senin hayır Yolunu şaşırmış bir kimseye iyi gidiyorsun demek büyük zulümdür. Çok kere olur ki kendisine ayıbı söylenilmeyen kimse cahillik ayıbını hüner sayar. Bir kimseye sekmunya lazım ise ona bal tatlıdır, şeker emsalsizdir demeyin. Bir eczacı bir gün ne güzel söylemiş, sana şifa lazımsa Acı ilaç iç. Eğer sana faydalı bir şerbet lazımsa sadiden acı nasihate ilaç al. Sadi'nin nasihati marifet, ele, marifet eleğiyle elenmiş, söz balı ile karıştırılmıştır. Zalim Padişah ile Sadık Derviş'in hikayesi İşittim ki bir fakir bir padişah huzurunda bir söz söylemiş. Bu söz doğruymuş. Söz, o büyük padişaha dokunmuş, incinmiş. Azametini, kudretini göstermek için fakiri zindana attırmış. Fakir, hapishanedeyken dostlarından biri o fakire gizlice, ''A kardeş'' demiş, ''Sen de o sözü söylememeliydin.'' Buna karşı fakir, Cenab-ı Hakk'ın emrini tebliğ etmek ibadettir. Zindandan korkmam çünkü... Zindan bir saatlik bir iştir cevabını vermiş. Fakir ile dostunun bu konuştuklarını birisi duymuş ve hemen padişaha yetiştirmiş. Padişah gülmüş. Zavallı, yanlış düşünüyor, zindan bir saatlik iştir diyor. Bilmiyor ki o hapishanede ölecektir demiş. Bu sözde padişahın kölelerinden birisi tarafından fakirin kulağına fısıldanmış. Fakir, o köleye şöyle demiş. Tarafımdan padişaha söyle, de ki, ben hiç müteessir değilim. Bence zaten dünyanın kendisi bir saatliktir, ziyade değildir. Beni elimden tutup hapisten çıkaracak olsan sevinmem. Başımı kesecek olsan ona da gam yemem. Senin haziren varsa, buyruğun her yerde yürüyorsa, ben de aile derdi, mahrumiyet ve ıstırap içinde Korku, minet içinde bunalmış kalmışsam, ölüm kapısından içeri girdiğimiz zaman bir hafta içinde müsaviye oluruz. Şu beş günlük dünya devletine gönül verme. Halkın gönlünün dumanıyla kendini yıkma. Senden evvel senden daha fazla kazananlar bulunmadı mı? Onlar zulmederek cihanı yıkmadılar mı? Öyle yaşa ki öldüğün vakit seni tahsin etsinler. İyilikle Mezarına lanet savurmasınlar. Kötü adet koymamaya çalış. Çünkü kötü adetler için herkes bu adeti çıkarana lanet olsun der. Kudret, kuvvet sahibi bir kimse, yücelikte en son noktayı olsa, akibet mezar toprağı onu altına al, almıyor mu? Padişah İttiyar'ın sözlerine kızdı. Şu ihtiyarın dilini en sesinden çıkarın dedi. Hakikatleri bilen ihtiyar cevap verdi: Padişahım, senin bu sözlerinden de korkmam, dilsizlikten de gam yemem. Çünkü Cenabı Hak gönülden geçen şeyleri de bilir. Gerek zaruret çekeyim, gerek zulüm göreyim, sonum hayır olsun. İkisinin de ehemmiyeti yoktur. Arkadaş, sonun iyi olursa çektiğin matem Güve iyilik yerine geçer. Hikaye Bir yumruk vardı. Zavallı adam talihsizdi. Zaruret içinde yaşıyordu. Açlıktan ölme derecesine gelmişti. Yumrukla para kazanmak muhal olduğundan, karnını doyurmak için sırtıyla çamur taşırdı. Bu zaruretten çok müteessir oluyordu. Bazen coşar, bunları öldüren felek ile ceng bazen de talihine küser ve ye ise düşerdi. Halkın tatlı geçimlerini görür, boğazına acı sular tıkanırdı, zehirlenirdi. Bazen bu perişan haline ağlar, bundan daha acı hayatı kim görmüştür? Ne adamlar var ki bal şerbeti içiyorlar, tavuk etleri, kuzu etleri yiyorlar. Bana gelince ekmeğime bir yaprak tereyi bile katık edemiyorum. Adalet gözüyle bakılırsa ben çıplak kalayım, kedi kürk giysin. Bu doğru bir şey değildir. Ne olurdu bu çamur işiyle uğraşırken ayağım köklüce bir defineye batmış olaydı? Ne olurdu felek bir cilve edeydi de elime bir hazine geçseydi? Ben de bir zaman yaşasaydım, felek murad al, felekten murad alsaydım. ''Murat Süreydim, üzerimden bu mihnet tozunu silkele yeydim.'' der. İşittim ki bir gün yumrukçu toprak kazıyormuş. Kazarken toprakta dura dura dağılmış, üzerindeki dişler düşmüş bir çene kemiği çıkmış. Kemik yumrukçıya hali diliyle şöyle nazihatte bulunmuş. ''Efendi, pakru zarurete tahammül et.'' Yarın toprak altında ağzın hali bu değil midir? Sonu ucu böyle birdir, zamanın iyi yahut kötü geçmesini hoş gör. Çünkü zaman bizsiz pek çok dönecektir. Çürümüş çene kemiğinin karşısında bu duygularla sarsılan yumrukçu, gönlündeki kederi bir tarafa bıraktı. Kendi kendine şöyle bir hitapta bulundu. Ey akılsız, tedbirsiz nefis! Fakru zaruret yükünü çek, kendini öldürme. Eğer bir kul başı üzerinde yük taşırsa, diğer birinin de şan ve şerefle başı göğe değerse, her ikisinin de hali başkalaştığı zaman birincinin başındaki yük, ötekinin şan ve şerefi geçer gider. Bu dünyada keder de, sevinç de ebedi kalmaz. Ebedi kalan şey işin cezası ile iyi adıdır. Ey padişah! Ne taht kalır, ne taç kalır, yalnız kerem kalır. Eğer iyi bahtlıysan, lütuf ve ihsanda keremde bulun. Sana ancak bu kalır. Saltanatına, mansıbına, maiyetinde bulunan insanlara güvenme. Çünkü senden evvel, senin gibi çokları geçmiş, senden sonra da Nice senin gibileri gelecektir. Devlet sahibi insan dinin evamiri dahilinde hareket etmeye gayret eder. Çünkü dünya nasıl olsa geçer gider. Saltanatının alt altüst olmamasını istersen saltanatla beraber dini düşünmek lazımdır. Madem ki dünyayı bırakıp gideceksin altınları saç müstahakarına ver. Nasıl ki Sadi de böyle yapıyor. Allah altına olmadığı için inci saçıyor. Nasihat kabul etmeyen kimseye karşı süküt etmek hakkında hikaye. Naklederler ki bir zalim bir iklime padişah olmuştu. Onun zamanında insanların günleri gecesi gibiydi. Geceleyin onun korgusundan uyku haramdı. Bütün gün iyiler onun elinden dert ve beladaydılar. Gece olunca temiz insanlar ellerini kaldırır, ona bir dua ederlerdi. Bir takım insanlar o zamanın bir şehine gittiler. O zalim padişahın elinden zari zari ağladılar. Ey alim, güzel reyli zat, rica ederiz bu padişahın yanına git, ona nasihat ver, Allah'tan kork de dediler. Şeyh cevap verdi. Yazık değil mi? Onun yanında Allah adını anayım. Çünkü o bu mübarek adın anılması ve Allah'a ait sözlerin söylenmesine layık değildir. Hocam bir kimseyi haktan bir kenara çekilmiş görürsen öyle kimsenin yanında hak sözünü ortaya koyma. Alçak insanlara ulum ve fünunundan bahsedilirse Ulum ve fünuna yazık olur. O gibilere ulum ve fünundan bahsetmek, daniyi çoruk yere ekmek demektir. O gibilere nasihat kar etmeyince, sana düşman olur, canı gönülden incenir, seni de incitir. Padişahım, senin adetin hak üzere yürümektedir. Bundan dolayı huzurunda kemali cesaretle haktan bahsedilebilir. Ey temiz düşünceli padişah, ben sana hak neyse onu söyledim. Çünkü Allah adamının huzurunda haktan bahsetmek kabildir. Yüzük taşındaki mührün bir hassası var, basılır. Fakat muma basılırsa çıkar, katı taşa basılırsa çıkmaz. Zalim kimse benden canı gönülden incinse tacip etmem. Çünkü o hırsızdır, ben bekçiyim. Sen de insaflı, adaletli bir bekçisin. Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı himayesi de senin bekçin olsun. Padişahların reyi, memleket idaresi, ayini saltanat, asker çekmek kanunu. Düşmana müdara ile iş bitiyorsa, müdara muharebeden daha iyidir. Kuvvetle düşmanı kahretmek mümkün değilse, ona ihsan, inam ederek, cemileler göstererek fitne kapısını kapatmak lazımdır. Düşmanın zarar vermesinden korkuyorsan ihsan nüshasıyla onun dilini ağzına bağla. Düşman askerlerini taciz etmek için kale etrafında demir diken dökecek yerde altın dök. Çünkü ihsan keskin dişi kesmez eder. Tedbirlerle yüz gülme ile cihanı yenmek mümkündür. Isıramadığın eli öp. Düşmana hoş görün, onu okşa. Kendine dost yap fakat sonra fırsat bulduğun zaman derisini yüz. Kemendinden İsfendiyar’ın bile kurtulamadığı Rüstem tedbirle tutulmuş bağlanmıştır. Düşman az bile olsa sakın ihtiyatlı bulun çünkü sel suyu, damla damla yağmurun toplanmasından hasıl olur. Düşmana kaş çatarak onu ürkütme. Çünkü zayıf ise de dost olması daha iyidir. Bir kimsenin düşmanı dostundan çok olursa, onun düşmanı mesrur, dostu mahzun olur. Kendi kuvvetinden fazla düşman askerine kendini vurma, hücum etme. Çünkü neşter üzere yumruk vurulmaz. Asmın zayıf, sen daha güçlü, kuvvetliysen düşmanı ezmeye heves etme. Acize karşı kuvvet göstermek mertlik değildir. Fil kadar kuvvetli, aslan kadar pençeli de olsan pence sul cenkten daha iyidir. Sulhü devam ettirmek için bütün çareler müfit olmazsa o zaman eli kılıca vurmak caiz olur. Düşman sulh isterse Baş çevirme, mutlaka cenk isterse o zaman da atın dizginini büküp yüz çevirme. Cenk kabasını düşman bağlarsa senin şerefin, mehabetin on bin misli artar. Düşman cenk ayağını üzengiye korsa yani cenk isterse kıyamette Cenab-ı Hak senden hesap sormaz. Birisiyle arada kin, adavet hasıl olursa onunla cenk için hazırlan. Çünkü kin tutan kimseye dostluk hatadır. Alçak kimseye mülayemetle, tatlılıkla söylersen kibre artar. O zaman Arap atlarıyla yiğit insanlarla düşmanın tozunu havaya savurur. Düşman aciz kalarak kapına gelir. Dostluk isterse gönlünden kini, başından öfkeyi çıkar. Düşmanın tatlılıkla ve akilane bir tavırla sana müracaat ederse onu sert ve gazaplı bir şekilde karşılama. Düşman aman dilerse kerem göster. Keremden şaşma, lütfet. Fakat mekirinden, hilesinden de emin olma. İhtiyarlığın reyinden, tedbirinden çıkma. Çünkü yaşlılar çok iş tecrübe ettirmişlerdir. Tunç kaleleri gençler kılıçla ihtiyarlar akıl ve tedbir ile temelinden yıkıp sap ederler. Filleri yıkan, aslanları mağlup eden gençler ihtiyar tilkenin hilesini bilmezler. Muharebe üzerinde ordunun merkezinde bulunurken kaçmayı da aklından çıkarma. Çünkü ne bilirsin ki zafer kime nasip olacaktır? Muharebede asker bozulacak olursa, Tek başına müdafaa ve mücadele hevesine düşme. Canını ateşe atma. Sen de bir tarafa kaç. Ordunun kenarındaysan bir tarafa savaşmaya çalış. Orta yerde kalmışsan düşmanlardan birinin elbisesini giyin. Düşman neferi gibi görünmeye çalış. Bu suretle kendini kurtarmaya bak. Sen maiyetinle beraber bin kişi, düşman da iki yüz kişi olsa gece olunca düşman memleketinde durma. Çünkü geceleyin pusudan çıkan 50 kişi 500 kişi kadar heybetlidir. Geceleyin yola devam etmek istersen ilk evvel pusu yerlerinden sakın. Düşman ile aranıza bir günlük yol kalınca dur. Orada çadır kur. O halde düşman sana tecavüz edecek olursa gam yeme. yap da olsa beynini çıkar. Bilmez misin ki düşman o bir günlük yolu kat edinceye kadar kuvvetli kuvvete hayri yıpranır? İşte o zaman sen o yorgun askere hücum et. Bu suretle cahil düşman kendisine zulmetmiştir. Düşmana hücum ettiğin zaman düşman bayrağını yıkmaya gayret et. Bayrak yıkılınca bir daha toplanamazlar. Düşman bozulduğu zaman onu uzun uzadıya takip etme. Olmuyor ki yardımcı kuvvetinden uzak düşesin. Hem de düşmanı çok kovduğun zaman büyük kuvvetin geride kalır. Sizin azlığınızdan düşman süvarileri üzerinize atılırlar. Atların ayaklarından çıkan tozlar, bulutlar teşkil eder. Düşman etrafınızı kargılar, kılıçlarla kuşatırlar. Düşman bozulduğu zaman Askerin ganimet sevdası ile düşmanından arkasına düşüp gitmesin. Çünkü böyle yapılacak olursa şahın arkası boş kalır. Muharebelerde ordunun canı ise şahtır. Binaneley, ordunun şahı muhafazası cenge girmesinden çok hayırlıdır. Suh zamanı askeri okşamak. Bir dilaver, bir yürekli asker, bir kere kükreyip düşmana saldıracak olursa, haline göre onu terfi ettirmek lazımdır. Böyle celadet gösteren yiğitler terfi ettirilirse, ikinci defa da canlarını ölüme atar, harpten korkmazlar. Askeri sulh halinde hoş tut ki, sıkıntı zamanında işe yarasın. Cenkçi yiğitlerin bugün ellerini öp, yoksa düşman kösünü çalmaya başladığı zaman, El öpmenin faydası yoktur. İşi düzgün olmayan asker, muharebe gününde nasıl kendisini ölümlere atar? Düşmanın tecavüzüne karşı memleketi asker ile, askeri de para ile muhafaza et. Bir padişahın askerinin kalpleri rahat, karınları toksa düşmanına gelip galip olacağı muhakkaktır. Askerler kendi başlarının diyetini yiyorlar. Yazıktır onlara. Sıkıntı, eziyet çektirmemek lazımdır. Padişahlar hazineyi askere sarf etmeyelim yazıktır derlerse askerler de beyhude kılıca el atmayalım. Bu uğurda hayatımızı feda etmeyelim yazıktır derler. Eri boş, işi gücü inlemek olan asker muharebe gününde ne kadar yiğitlik yapabilir? İş tecrübe etmiş yiğitleri takviye hakkında. Düşman ile cenge yürekli insanları gönder. Arslanlarla cenge arslanları gönder. Cihan görmüş insanların reyi ile iş gör. Eski kurt av avlamasını çok iyi bilir. Kılıç çalan gençlerden korkma. Çok bilen ihtiyardan kork. Cihan görmüş insan akıllı olur. Zira soğuğu sıcağı çok tatmıştır. Talihi yar olan değerli gençler, İhtiyarların reylerinden baş çevirmezler. Memleketinin mamur olmasını istiyorsan büyük işlerin yeni yetişenlere verme. Ceplerde çok bulunmuş insandan başkasına askeri kılavuz yapma. Büyük işleri küçüklere buyurma çünkü örsü yumruk ile kırmak kabil değildir. Ahaliyi okşamak askeri idare etmek oyuncak değildir. Zamanında büyük işlerin başarılmasını istersen iş görmemişlere iş buyurma. Av köpeğe kaplandan yüz çevirmez. Fakat cenk görmemiş aslan tilkiden ürker, kaçar. Kucakta beslenmiş insan muharebe görünce korkar. Fakat güreş tutarak, av avlayarak, top oynayarak yetişen genç cenkçi olur. Hamamda, ılıcada, Zenkü sefa ile yetişen çocuk, muharebe kafasını açık gördüğü zaman korkar. İki kişinin yardımıyla atabilen kimseyi bir çocuk bile vurabilir. Muharebeden kaçmak isteyeni, eğer düşmanı öldürmemişse sen öldür. Muharebe gününde kadın gibi muharebeden baş çeviren kimseden ahlaksız çocuklar bile daha iyidirler. Hikaye Oğlunun cenk için tirkeşini takındığını gören Gürgin Pehlivan, oğluna şu güzel sözleri söylemiştir. Kadınlar gibi çabucak kaçacaksan, harbe gidip de yiğitlerin yüzü suyu hürme, suyunu dökme. Bir süvari cenkte arkasını gösterecek olursa, yalnız kendisine değil, bütün yiğitleri öldürmüş olur. Hakiki kahraman olur ki, cinsleri bir... Dilleri bir, sofrada yemek yiyen iki dostun cenk halkasına birlikte düştükleri zaman muharebedin, Muharebenin ciğergahında canı gönülden çalışır, çarpışır ve kardeşi düşman eline esir düşmüşken kendisi okun önünden kaçmaya tenezzül etmez. Zaten bir ordunun askerleri de böyledir. Cenge girenler birbirlerine yar değilse Birbirini korumak fikrinde değilse öyle askerden hayır gelmez. Askerlerde öyle bir hal görecek olursan oradan kaçmayı ganimet bil. Hüner sahiplerini okşamak Ey memleketler fethetmek isteyen padişah! İki sınıf insanı besle, hoş tut. Bu sınıflardan birisi cenk için hazırlanan erlerdir, diğeri rey, fikir, Tedbir sahibi insanlardır. Ancak alimleri kılıç çalan kahramanları besleyen padişahlar devlete nail olurlar. Yani i̇nsanlar için iki büyük meziyet var. Biri kalem, diğeri kılıç sahibi olmak. Bu iki meziyetten hiçbirine sahip olmayan birisi ölürse öldüğüne acıma. Kalem kullananları kılıç çalanları iyi tut. Onlara riayet et. Çalgıcı makulesine meyletme. Onlar kadın tayfası gibidir. Hayır gelmez. Düşman cengi hazırlanırken beri tarafta cengilere çenk çaldırmak, sakinlere bayılmak erkeklik değildir. Devletli insanlar için oyun da fenadır. Oturup da oyunla meşgul olan devletlerin devletleri bir oyunla ellerinden gitmiştir. Her halde düşmandan sakınmak hakkında. Düşman, cenk açtığı zaman kork demem. Belki düşmanın sulh halinde bulunduğu zaman daha ziyade kork derim. Çünkü nice insanlar vardır ki gündüz sulh ayetini okur fakat gece olunca uykuda bulunanların üzerlerine hücum eder. Cengaver yiğitler zırhlarıyla toprak üzerinde uyurlar. Döşek kadınların hepgahıdır. Kılıç çalan yiğitler çadır içinde bile kadınların evde uyudukları gibi uyumazlar. Düşmanın amansız, habersiz hücum etmesi ihtimaline binainde daima gizli gizli harbe hazırlanmalısın. Sakınmak, ihtiyatlı bulunmak iş bilen yiğitlerin işidir. Karakol ordunun tunçtan yapılmış duvarıdır, surudur. Düşmanları rey ve tedbir ile def etmek hakkında fenalık düşünen fakat düşündüğü fenalığı yapmaya kudrete olmayan iki düşman arasında emin rahat oturmak akıl işi değildir çünkü eğer o iki düşman ittifak edecek olurlarsa o zaman kısa elleri uzun olur İki düşmanın varsa iptida hile ile birisini meşgul et o rahat otururken ötekinin kökünü kazı. Bir düşman muhakkak harp etmek isterse onun kanını akılane bir surette dökmek için git. Onun düşmanı ile dost ol. Bu suretle onun gömleği vücuduna zindan olur. Düşman askerinin arasına muhalefet düşecek olursa sen kılıcını kınına koy. Kurtlar birbirini düştükleri zaman aralarından koyunlar rahat geçerler. Bir düşman diğer düşmanla uğraşacak olursa sen dostlarınla huzuru kalp ile muhabbet et. Düşmana tatlılık göstermek hakkında. Cenk için kılıç çektiğin zaman bir taraftan da gizlice barışmak yolunu araştır. Ordular çeken, tulgalar paralayan kumandanlar zahirden harp ederlerse de gizlice müsaliha ararlar. Meydanı tutan yiğidin gönlünü ele al, onu okşa. Ta ki... Lüzumu takdirinde top gibi ayağına düşsün, başını yoluna koysun. Düşmanın kumandanlarından biri ele geçince ağır davran, hemen öldürme. Çünkü düşman tarafından olduğu gibi senin tarafından da bir büyük adam esir düşebilir. Eğer sen düşmanın esiri düşen büyüğünü öldürürsen, onlar da senin adamını öldürürler. Bir daha onu göremezsin. Esir tutulup bende çekilenlere cefa eden kimse, zamanın kendisini de o hale getireceğinden korkmaz mı? Bentlere çekilen esirlere o kimseler iyi muamele ederler ki, kendilerine de vaktiyle öyle bentlere çekilmiş, kulları bağlanmış bulunurlar. Düşman büyüklerinden birisi gelir, sana tabi olursa onu hoş tut. Çünkü onu gören birisi daha gelir. İnkiyat eden düşmandan sakınmak hakkında. Düşmanın akrabasından birisi sana dost olursa hilesinden katiyen emin olma. Çünkü akrabalığa dostlukları hatırına geldikçe içi sana karşı kin ile dolar. Düşmanın tatlı sözüne aldanma. Bal içinde zehir bulunması mümkündür. Kendi dostlarını bile Düşman farz ederek ihtiyatlı davranan kimse, düşmanın fenalığından ve zararından kurtulur. Herkesi yan kesici zanneden kimse, kesesindeki inciyi kaptırmaz. Beyine karşı gelen bir askeri bir daha hizmette kullanma. Çünkü beynin nimetini bilmeyen, ona nankörlük eden sana da nankörlük yapsa gerekir. O gibi bir askere hizmette tutmaya mecbur olursan, ahdine yeminine inanma. Onu daima gizlice göz altında bulundur. Hizmete yeni girenlerin iplerini uzat. Onları pek sıkma. İpi koparacak olursan kaçar gider. Bir adam kaybetmiş olursun. Düşman iklimine muhasara ile cenk ile zaptettiğin zaman. Memleketin zabıta vazifesini o memleketin zindanında mahpus olanlara ver. Çünkü onların yürekleri yanıktır. Dişlerini alemin boğazına batırır kanını içerler. Düşman elinden bir hisarı, bir şehri aldığın zaman ahalisini eski sahibinden daha güzel, daha ferah tut. Böyle yapacak olursan o düşman kıyam edecek olsa onu ahali tepeler. Aldığın şehrin halkını inciterek düşman geldi kapıya dayandı düşman girmesin diye kapılar kapama. Çünkü senin düşmanının ortakları şehir içindeki ahalidir. Sır saklamak hakkında. Düşmanla cenk etmek istediğin zaman tertibatını gizli gizli ikmale çalış. Fakat niyetini gizle sakla. Kimseyi anlatma. Sırrını herkese açma. Bir sofrada yemek yiyen iki dosttan birisinin diğeri aleyhinde casusluk ettiğini çok gördüm. Derler ki İskender doğuya sefer açmak istediği zaman çadırını batı tarafına kurdururdu. Behmen Şah Zabilistan'dan hareket ettiği zaman sola gideceğim diye etrafa yaydı fakat sağa gitti. Maksadının ne olduğunu senden başkası bilirse öylece ye öyle bilgiye ağlamak gerektir. Kim tutarak herkesle cenk etmektense, Kerem göster ki alemi hükmün altına alılsın. Bir iş mülayemetle, tatlılık ile hasil, hasıl olacaksa, sertlik, inatçılık göstermek manasız olur. Gönlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar. Yalnız askerlerin kuvvetli kollarına güvenme. Aciz zannın olan iyi kimselerden de hizmet iste. Sana ümit bağlamış sayıfların duaları baba yiğitlerin kollarından daha ziyade iş görür. Allah adamlarından himmet alan kimse Feridun'a karşı cenk açsa onun da hakkından gelir. Akıllıysan her şeyin manasına meylet. Çünkü suret kalmaz lakin mana kalır. Kimdeki ilim, cömertlik, Allah korkusu yoksa o kimse manasız, kuru bir surettir. Kimin hayatında halk rahat uyursa, o adam toprak altında rahat uyuyor. Ailet azığını hayatında kendin tedarik et. Çünkü öldükten sonra bunlar elinden çıkar, sahip olamazsın. Istırap için hiçbir iyilikte bulunmazlar. Altını, nimeti elindeyken bugün sen ver. Sen öldükten sonra bunlar elinden çıkar, sahip olamazsın. Istırap çekmemek istersen, Isırap çekenleri hatırdan çıkarma. Bugün hazine elindeyken lazım gelen yerlere çabuk dağıt, yarına bırakma. Çünkü yarın anahtar elinden çıkmış olur. Azığını bugün sen götür. Öldükten sonra karından, çocuğundan şefkat bekleme. Azığını öbür dünyaya kendi götüren kimse devlet topunu çelmiş demektir. Sırtımı beni düşünerek ancak kendi tırnağını kaşır. Başkası kaşımaz. Ne gibi servetin varsa avucunun ortasına koy. Verilecek yerlere ver. Vermezsen yarın dişinle elinin arkasını ısırırsın. Fakir olan kimselerin sırrını sakla. Onların kusurlarını setretmeye çalış ki Cenab-ı Hak da senin kusurlarını setir buyursun. Kapına bir garip gelirse elini boş gönderme. Allah göstermesin belki bir gün sen de garip olur. Kapıları dolaşırsın. Büyük kimse bir gün kendisinin de başkasına muhtaç olacağını düşünerek muhtaç olanlara iyilik eder. Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Mustar kalmış insanların gönüllerini sevindir. Belki bir gün sen de mustar kalırsın. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun... Buna şükran olmak üzere kapıya gelen dilenciyi kovma. Öksüz okşamak haline acımak hakkında. Babası ölmüş çocuğu himaye et, tozunu silkele, bir yerine diken batmışsa çıkar. Öksüzün ne derece aciz olduğunu bilir misin? Hiç öksüz ağaç neşvü nema bulabilir mi? Bir yetimi başını eğmiş, düşünceli meyus gördüğün zaman... Sen kendi çocuğunun yüzünü öpme. Yetim ağlarsa nazını kim çeker? Öfkelenirse öfkesini kim hoş görür? Amanın yetim ağlamasın çünkü o ağlarken arşa ala titrer. Yetime merhamet göster. Gözünün yaşını sil. Yüzünde toz toprak varsa onu şefkatle temizle. O yavruyu himale eden Himaye eden babası ölmüşse onu sen gölgende besle. Babam beni oğlum diye kucakladığı zaman kendime taçlı bir padişah sanırdım. Üzerime bir sene konsaydı babam hane halkının hepsini haçlardı. Şimdi o haldeyim ki beni düşmanlar esir alacak olsalar bir dostum yok ki yardımıma koşsun. Ben yetimlerin derdinden anlarım. Çünkü pederim beni çocukluğumda yetim bırakmış gitmiştir. Öksüzlere iyilik etmek hakkında. Birisi bir öksüzün ayağına batmış olan bir dikene çıkardı. Vefatından sonra Sadri Hoca namındaki büyük şeyh o kimseyi rüyada gördü. Baktı ki cennet bahçelerinde salınıyor. O bir diken yüzünden benim için ne güller bitti diyordu. Elinden geldiği kadar merhamet et ki, Zahmete düçar olduğun zaman herkes de sana acısın. Birisine iyilik ettiğin zaman ben efendiyim, beyim, o bana muhtaçtır diye kendini büyük görme. Zaman o muhtaç kimseyi vurmuş deme. Zira vuran kılıç henüz kınına girmemiştir. Mümkün ki seni de kılıçlar. Devletine dua eder, binlerce kişiyi gördüğün zaman sen kimsenin eline bakmadığın halde Birçok insanlar senin eline bakıyorlar diye Cenab-ı Hakk'a şükret. Bir kitapta Kerem büyüklerin adetidir diye okumuştum. Hayır, yanlış söyledim. Peygamberlerin adetidir. İbrahim Aleyhisselam'ın Havvas ve Avam'a karşı Keremlerine dair hikaye. İşittim ki İbrahim Aleyhisselam'ın misafirhanesine bir hafta misafir gelmemiş. O mübarek zat... Belki bir misafir gelir diye beklemiş ve yemeğin vaktini geçirmiş. Misafir gelmediğini görünce evinden çıkmış, derelere, tepelere, yollara, her tarafa bakılmış. Kırda, saçı sakalı kar gibi ağırmış, söğüt gibi bir ihtiyar görmüş. İhtiyara iltifat gösterip merhaba demiş ve kerim insanların adeti ve çile, Gözümün bebeği, tenezzül buyurun, yemeği bizde yiyelim diye teklifte bulunmuş. İhtiyar İbrahim Aleyhisselam'ın da bildiği için teklifini kabul ile birlikte yürümeye başlamış. İbrahim Aleyhisselam misafirhanesinde bulunan adamlara o gösterişsiz ihtiyarı izzetle karşılamışlar. İbrahim Aleyhisselam emretmiş, sofra yayılmış, mevcut misafirler sofraya oturmuşlar. Yemeğe başlarken mevcut cemaat bismillah dedikleri halde ihtiyardan ses çıkmamış. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ey çok yaşamış adam ihtiyarlar dinine sadık olurlar. Allah'a yana yana dua ederler. Sen de bundan eser görmüyorum. Niçin susuyorsun? Yemeğe başlanırken Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifini söylemek yemeğin şartı değil midir demiş. İhtiyar cevap olarak. Puta tapan pirimden böyle bir şey söyleneceğini işitmemişimdir. Başka türlü de hareket edemem demiş. İbrahim aleyhisselam bedbaht ihtiyarın mecusi olduğunu anlamış. İslamiyete yabancı olduğu ve temizler indinde münkir, murdar addedildiği için ihtiyarı kovmuş. Bu hadise üzerine Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından gelip İbrahim'e heybetle hitap etmiş. Ya İbrahim, ben o ihtiyarı yüz senedir yaşatıyorum, rızgını veriyorum. O ateşe tapıyorsa sana ne? Sen ondan Keremeli'ni için çektin diye ağır bir hitap getirmiş. Rivayete göre bu hitabı ilahi üzerine İbrahim ihtiyarın arkasından koşmuş, çok özür dilemiştir. İhtiyar bu özrünün sebebini sormuş. İbrahim aleyhisselam anlatmış. Bunu işiten ihtiyar, ne ulu Allah'tır ki benim gibi aciz bir ihtiyar için peygamberine hitap ediyor. İbrahim'in dini ne güzel dindir diye ateşperestliği terk ile Müslüman olmuştur. İyiye kötüye ihsan etmek hakkında lütuf ve ihsanı bir kese içine koyup ağzını düğümleme. İhsanını kimseden esirgeme. Bu riyacıdır. Öteki şeylicidir de mi? Varsın öyle olsunlar. Sana ne? Akıl yahut şeriat dini dünyaya satmaya fetva vermez. Bununla beraber birisi dini dünyaya satarsa sana ne? Tefsirci bir alim ilmini ekmek mukabilinde satıyorsa Kendini ziyan eder, sana ne? Bunlar mallarını ucuza sattıkları için bunlardan satın almak akıl kârıdır. Çünkü akıllılar daima ucuz satanlardan alırlar. Abid ile cerrah birisinin hikayesi. Bir dilevesi ihtiyar bir abide geldi ve bir çamura battım, aciz kaldım, çıkamıyorum. Bir soysuz adama on akçe borcum var. Bu borcun en küçük parçası bana bir batman kadar ağır geliyor. Gece olunca hep o borcu düşünüyorum, uykum kaçıyor. Gündüz olunca alacaklı gölge gibi arkamdan ayrılmıyor. Acı sözler söyleyerek gönlümü yara içinde bırakıyor. Gelip gitmeden kapımın eşiğini aşındırıyor. Sanki anasından doğdu doğalı Allah ona bu on dirhemden başka bir para vermemiş. Sen defterinden elif okumamış, nahiv okunmuşsa gayrimünsarif babından başkasını bilmiyor. Her gün güneş doğar doğmaz bu kaltaban derhal geliyor, kapıyı çalmaya başlıyor. Şaşırdım kaldım, düşünüyorum hangi cömert adam bana yardım edip beni bu taş yürekli insandan kurtarır dedi. Mübarek ihtiyar bu sözleri işitince o adama iki altın verdi. Palavracı altınları alır almaz, yüzü taze altın gibi gülerek odadan çıktı gitti. Orada hazır bulunanlardan birisi şeyhe şöyle dedi. Şeyhim bu adam kimdir bilir misin? Bu öyle değersiz bir insandır ki ölse ona ağlamak caiz değildir. Bu öyle hilekar bir dilencidir ki erkek arsana eğer vurur Ebu Zeyd Süruhi'ye at sürer onu mat eder. Bu söz üzerine abid kızdı, sus dedi. Sen daha söze karışacak adam değilsin ve söylenenleri dinleyecek mevkiylesin. Sen işin felsefesini iyi düşünmüyorsun. Burada iki ihtimal vardır. Eğer bu adam benim zannettiğim veçhile doğru söylediyse ona ben para vermekle onun şerefini kurtardım ve eğer bu adam cerrar, riyakar ise beni aldattı sanmayın. Belki öyle yavuz, boşboğaz bir cerrardır. Kendi şerefimi muhafaza etmiş oldum. Arkadaş, iyiye, kötüye para ver. Verdiğin kimse iyiyse hayır kazanmış olursun. Kötü ise şerrini def etmiş olursun. Bahdiyar odur ki akıllılar ile düşe kalka ehli dillerin ahlaklarını öğrenir. Eğer aklın, fikrin, tedbirin varsa... Sadi'nin nasihatini ehemmiyetle dinlersin. Sadi başka şairler gibi bütün zamanını güzellerin sözleri, gözleri, zülüfleri, yanakları, benleri hakkında söz söylemekle geçirmez. Böyle nasihat hikmet kabilinde olan manzumelere de çok ehemmiyet verir. Bahil kimse ile hayırlı çocuk hikayesi Birisi öldü, yüz bin altın bıraktı. Akıllı, hayırlı bir çocuğu vardı. Bu çocuk bahiller gibi altını sıkı tutmadı. Mala, mülke meyletmeyen insanlar gibi paraya tapmadı. Kapısı fakirlerden, konağı misafirlerden hali değildi. Babası gibi altını keseler içine hapsetmedi. Verdi dağıttı. Akrabanın, yabancıların hepsinin gönlünü hoş etti. Birisi onu ayıplayarak, "Ne yapıyorsun? Mananın mülkünü birden dağıtıp kendini perişan mı edeceksin? Altın, mal, nalun nimet payidar olmaz." Bir hikaye var, anlaşılan sen o hikayeyi işitmemişsin." dedi. Çocuk, "Nasıl hikayedir?" diye sordu. Adam anlatmaya başladı. "Şu günlerde işittim ki bir zahit kendi çocuğuna şöyle demiş. Ey babasının canı, bekar yaşa." Evde ne varsa fıkaraya ver, cömert ol, dünya malına kıymet verme. Çocuk tecrübe görmüş, ileriyi görenlerdenmiş, babasına teşekkürden sonra şöyle demiş. Bir harman bir senede vücuda gelir, onu bir dakikada yakmak insanlığa yakışmaz. Zarurete katlanmazsan genişlik vaktinde hesapla hareket et. Temsil bir kere bir köylü hanım kızına şöyle demiş ve pek güzel söylemişti. Kızım, varken yokluk günü için zahire sakla. Kırbayı, tulumu dolu bulundur. Çünkü köyde dere her vakit akmaz. Para ile ahiret kazanmak, altınla arslanın pençesini bükmek mümkündür. Elin darsa, yarın huzuruna gitme. Gümüşün varsa gel ve getir. Eğer elin boşsa, Yar ayağının bastığı toprağa yüzünü, gözünü de sürsen sana cevap vermez. Altın sahibi insan devin gözünü çıkarır. Sahre-i cinniyi hile ile tuzağa düşürür. Elin boşsa güzel yüzlülerin etrafında dolaşma. Çünkü parası olmayan kimsenin onların nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Eli boş kimsenin ümidi hasıl olmaz. Para varsa... Akdevin gözünü çıkarabilirsin. Düşmanın şerefini düşün de dostlar üzerine altın saçma. Eğer bütün varını onlar uğrunda israf edecek olursan, ihtiyaç zamanında elin boş kalır. Tek mil dilencileri doyurup şişman yapamazsın. Korkarım ki sen cılız, sıska olursun. İyilik sevmeyen, iyiliğe mani olan, bâhil bu hikayeyi bu temsili, bu sözleri söyleyince Cemerdin'in damarındaki kan şiddetli harekete geldi. Kendisini ayıplayan bu münasebetsiz adamın sözüne kızdı. Şöyle cevap verdi: "Sen hezeyan ediyorsun. Şu benim bugün malik olduğum servet pederemin bana değişine göre dedemden kalmıştır. Dedem ve babam hakikatte bu serveti muhafaza etmişlerdir. Ölürken hasretle ölmüş ve bırakıp gitmişlerdir." Pederime intikal eden bugün bana geçti, benden de oğluma geçecektir. İyisi olur ki bugün bu malı muhtaç olanlara vereyim, yesinler. Çünkü yarına kalırsa benden sonra oğlum, akrabam yağma ederler. Ey cömert, ye, giyin, ihsan et, halkına, refahına çalış. Şunun bunun için neden saklayacaksın? Akıllı insanlar mallarını, paralarını öbür cihana giderken, Beraber götürdüler. Hasislerdir ki hasretini çekerek burada bırakarak giderler. A benim canım. Ahireti dünya ile satın almak mümkünken al. Yoksa fırsat geçer, alamaz, hasretle ölürsün. Altın, mal, işe yarar pek değerli şeylerdir. Lakin ahiret sarayının duvarlarını yaldızlamak için. O bahil adamın çocuğu parayı, malı öyle yedi, öyle bağışladı, bitirdi ki bakanlar malından, mülkünden bir eser görmediler. Herkes o çocuğa afedin sana, cömertsin, âli cenapsın, hak yoluna para döktün, iyi işler yaptın diye Methusena'larda bulunurlardı. O ise bu Methusena'dan sıkılır, başının yakasına çeker, Methusena'ya değer ne yaptım diye utanır ve... Cenabı ı Hakk'ın lütfuna dayanıyorum. Çünkü insanın kendi işine dayanması hatadır derdi. Tarikat işte bundan ibarettir. İyi işle olmalı, kendisini daima kusurlu görmeli. Şeyhler bütün gece ibadet eder. Seher vakti olunca kimse görmesin diye seccadeyi büker, kaldırırlar. Erenlerin sözlerini erlikle dinle. Sözü Sadî'den değil, verdiden dinle. Su üzerinde gemide birlikte gittiğimiz zaman, Mürşidim, Şeyhim, Şahabüddin-i Sürheverdi bana iki nasihat vermişti. 1- Kötü görenler, kötülük beğenenler arasında bulunma. 2- Kibirli, kendini beğenmiş olma. İşittim ki, Şeyhim cehennemlik hakkında nazil olan ayetleri okurken ağlarmış. Bir gece bilirim Müşarun İleyh, sühre verdiği Hazretleri cehennemin korkusundan sabaha kadar uyuyamadı. Sabah vakti de şöyle diyordu. Ne olurdu cehennemi ben doldursaydım da başkaları kurtulsaydı. Hikaye Bir vakit bir kadın kocasına şikayet etmiş. Efendiciğim ekmeği bir daha bu mahallenin bakkalından alma. Buğday ekmeği satanlardan al. Bu adamcağız buğday gösterip arpa satıyor. Bizi aldatıyor. Dükkanına müşteri yerine sinekler üşüşüyor. Ve o derece ki sineklerden dolayı bir hafta yüzünü kimse görmüyor. Kocası haremenin hatırını kırmamak için mülayimetle cevap vermiş. Gözümün nuru hanımım. Rica ederim bu bakkalın ekmeğiyle kanaat edelim. Başka yerden almayalım çünkü... Bu adam bu mahallede bulunan insanlara güvenerek bu dükkanı tutmuştur. Onu istifadesinden mahrum etmek mürüvete münafidir. Arkadaş, âli Cenap iyi insanların yollarını tut. Sen ki ayaktasın, düşmüş insanı kaldırmak için elini tutuver. İyilik etmeye bak. Allah erleri daha ziyade kimsenin uğramadığı, alışveriş etmediği dükkandan alışveriş ederler. Cemert insan doğrusunu istersen velidir. Çünkü cömertlerin piri Şahı Merdan Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Kendini gören abidin hikayesi. İşittim ki bir abid Hicaz yolunda her adımda iki rekat namaz kılardı. Hak yolunda o kadar aşk ve şevk ile giderdi ki ayağına batan deve dikenini çıkarmazdı. Abid bu yolda devam etmekteyken kendini beğenmeye başladı, gurur getirdi. Şeytan ona kimse senden daha güzel bir surette ibadet hareket edemez diye vesvese verdi. Onu kuyuya düşürdü. Eğer ona Cenabı Hakk'ın lütfü kereme erişmeseydi, kibir ve gurur onun başını doğru yoldan çevirirdi. Kayıptan bir hatif o abide seslendi. Ey iyi talihle, güzel huylu kimse. Yaptığın ibadetle Cenabı Hakk'a layık bir hediye takdim ettim sanma. Bir iyilik ederek bir gönlü dinlendirmek, her menzilde bin rakat namaz kılmaktan eftaldir. Kendisini düşünen abit hikayesi. Bir Çin padişahının bir çavuşu vardı. Bir gün hanımı ona şöyle dedi. ''Mübarek adam, hadi kalk, yiyecek bul, padişahın mutfağına git. Çocuklara yiyecek getir bak, çocuklar uyandılar, Gözlerini, gözleri yoldadır.'' Çavuş şöyle cevap verdi. ''Hanım, bugün mutfak soğuktur, bugün mutfakta yemek pişmez çünkü padişah bugün oruçludur.'' Kadın, çavuştan bu sözü işitince mahzun oldu. Başını öne eğdi. Yokluktan gönlü, yaralı olarak kendi kendine Padişah bu oruçta ne bekler ki? Nafile oruç tutup da ne olacak? Onun iftar etmesi çocuklarım için bayramdır. Fazla oruç tutmayıp da iyilik yapan, parasını saklayıp da yıl on iki ay oruç tutan kimseden daha iyidir. Bir fakire kuşluk yemeği veren adam oruç tutabilir. Böyle olmadıktan sonra zulmet çekmeye ne lüzum var? Yiyeceğini kendinden kısıyorsun, yine kendin yiyorsun. Halvete çekilen bir takım cahillerin hayalatı onlara küfür ile dini birbirine karıştırır. Su da parlaktır, ayna da parlaktır. Fakat bunlar da parlaklığı ayırt etmek lazımdır. Hikaye. Birisi cömertti fakat parası mürüvveti nispetinde değildi. Ancak kimse varlık sahibi olmasın. Cömert de Allah eldarlığı göstermesin. Himmeti yüce olan kimse istediğini her zaman kemendine düşüremez. Sen suyu yüksek yerde durmadığı gibi maksat da yüksek himmetten kaçar. O cömert adam parasının azlığıyla beraber sermayesinden fazla surette cömertlik eder, bu yüzden el darlığı çekerdi. Fakat birisi ona şöyle bir mektup gönderdi. ''Hey güzel huylu, sonu iyi insan.'' Bana şu kadar para vererek yardım et, borçluyum. Kaç gündür o parayı veremediğim için hapisteyim. Mahpus'un istediği para o cemerdin nazarında bir şey değildi fakat ne yapsın ki elinde bir pul olsun yoktu. Mektubu alınca mahpus'un alacaklılarına bir mektup yazdı. Ey güzel adlı Ali cenab kişi Kişizadeler! Şu mahpus'un yakasını bırakın, onu hapisten çıkartın. Şahit kaçacak olursa ben öderim, kefilim dedi. Alacaklılara mektubu gönderdikten sonra hapishaneden çıkan borçluya geldi. Arkadaş şimdi kalk, bu memleketten kaç, başka bir yere git, üst tarafını düşünme dedi. Borçlu kafesin kapısını açık gören kuş gibi bir nefes dinlemedi, şehirden çıktı. Sabah yeli esti. Sabah yere esti dedim yanıldım öyle koşuyordu ki rüzgar onun tozuna yetişemiyordu. Borçlunun kaçtığını duyan alacaklılar derhal kefili bulunan cömert kimseyi yakaladılar. Ya kaçan borçlumuzu bul teslim et yahut parayı ver diye yakasına sarıldılar. Kafesten kaçan kuşu tutmak kabil olmadığı gibi parası da olmadığından hapsedilmeyi kabul etti. Hapiste bir zaman kaldı fakat bu müddet zarfında ne feryat etti ne de alacaklılara rica yolla bir kağıt gönderdi. Hiç rahatı huzuru yoktu. Geceleri uyuyamıyordu. Bir gün bir abit o mahpusa uğradı. Ey mübarek adam sen insanların parasını yiyecek hapise girecek kimselerden değilsin. Ne oldu ki böyle hapise girdin dedi. Cömert adam cevap verdi, ey mübarek dost, kimsenin parasını yemedim. Bir mahpus bana hapisten şikayet etti, benden yardım istedi. Onun yerine kendimin hapse girmesinden başka çare bulamadım. Kendimin rahat yaşamasını, ötekinin hapishanede bulunmasını hoş görmedim dedi. Günü geldi, o cömert adam öldü. Fakat iyi adı kaldı, o ne güzel hayattı ki, Öldükten sonra iyi bir nam bırakır. Toprağın altında cismi ölmüş. Fakat gönlü diri kimse, gönlü ölmüş kendisi diri Adem'den daha iyidir. Diri gönül hiçbir zaman helak olmaz. Gönlü ölmüş bir vücut ölürse hiç keder etme. İyiye kötüye iyilik etmek hakkında. Birisi çölde bir köpek gördü. Zavallı köpek susamıştı. O kadar susamıştı ki susuzluktan hemen can vermek üzereydi. Köpeği o halde gören güzel huylu adam başından külahını çıkardı, kova yaptı. Sarığını çözdü, ip yaptı, kollarını sıvadı. Orada bulunan bir kuyudan su çekti köpeğe verdi. Köpek suyu içti, canlandı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu işi duyunca Cenab-ı Hak o kimsenin günahlarına af buyurmuştur diye haber verdi. Arkadaş, eğer zalimsen sonunu düşün. Zulmünden geç, vefakar ol. İyiliği adet edin. Bir köpeğe yapılan iyilik Allah indinde zayi olmayınca, iyi bir kimseye yapılan iyilik nasıl zayi olur? Elinden ne kadar gelirse o kadar iyilik et. Çünkü Cenab-ı Hak kimseye iyilik kapısını kapamamıştır. Şunu unutma da, unutma ki herkesin iyiliği kendi kudretine göredir. Bir zenginin hazinesinden bir kantar altın vermesi, bir fakirin el ekmeğinden bir krat vermesi kadar olamaz. Herkes yükü kendi gücüne, kuvvetine göre götürür. Çekirge ayağı karıncaya ağır yüktür. Halkla iyi geçinmek, tevazu göstermek hakkında. Ey talihli kimse halk ile yumuşak geçin. Cenab-ı Hak da sana yumuşak muamelede bulunsun. Halk ile güzel geçinen, düşkünlerin elini tutan kimse bir felakete düşecek olsa o musibet içinde kalmaz, çabuk kurtulur. Köleye azarlayarak emir verme. Olur ki bir gün o köle ferman sahibi olur. Kudretin mansıbın berdevam olsun istersen fakirin halk tabakasının zaafından istifade ile onlara güç, ağır tekliflerde bulunma. Çünkü bakarsın ki günün birinde paytağın ferz olması gibi o fakir de mansıb ve kudret sahibi olur. Nasihat dinle. Uzağı gören insanlar kimsenin gönlüne kin tohumu ekmezler. Harman sahibi olan kimse basakçıya kafa tutarsa kendisi ziyan eder. Zengin korkmaz mı ki Cenabı Hak o zenginin servetini fakirlere verir? Fakirin de derdenin yükünü o zenginin gönlüne yükletir. Nice güçlü kuvvetli insanlar vardır ki zarurete düşmüşlerdir. Nice düşkünler vardır ki, talih sonradan onların yüzüne gülmüştür. Ey büyük adam, emrin altında olanların gönlünü kırma. Olur ki sen de bir gün onlar gibi emir altında yaşamaya mecbur olursun. Zayıflara acımak ve neticesi hakkında hikaye. Bir fakir, mallı mülklü fakat ekşi yüzlü bir zenginin yanına gitti. Fakrından, zaruretinden şikayet etti, inledi. O kara gönüllü, zengin, zavallı fakire bir habbe bile vermedi. Üstelik kızdı. Ne geldin? Hadi yıkıl git diye azarladı. Bu muameleden fakirin kalbine kan oturdu. Gönül ezabından başını kaldırdı şöyle dedi. Ne şaşılacak şey. Ben fakirim. Yüzüm ekşi olsa yeri var. Ya bu zenginin yüzün için ekşidir. Bir gün gelip de Dileneceğini düşünmez, korkmaz mı? Bu söz üzerine kısa düşünceli zengin büsbütün kızdı, kölesine emretti. Şu dilenceyi hakaretle kov, sür, defet dedi. Köle de vazifesini yaptı. İşittim ki o zengin cenabı hakkın lütfuna karşı şükretmediği için işi tersine dönmüş. O azamet servet kalmamış. utarit kalemini siyah mürekkebe batırıp. Bahtının altına kara yazı yazmış. Bedbahtlık sırtındaki saadet libasını çıkarıp onu sarmışa çevirmiş. Ne yükü kalmış ne yükçeken beygere. Kaza onun başına fakirlik toprağını saçmış. Kesesi eli boş hokka baza dönmüş. Elhasıl hali tamamen başka türlü olmuş ve bir zaman böyle geçmiş. O felaket günlerinde kölesi satılmış. Onu cömert bir kimse almıştı. İyi huylu, hem gönlü hem eli zengin bir cömert. Fakir kimse mal, mülk, para için nasıl ihtiyaç gösterirse o da fakirleri görmeye öyle müşteki de. Bir sabah kapısına bir fakir geldi, bir lokma istedi. Öyle bir fakirdi ki sıkıntıdan mihnet çekmeden ayaklarında yürümeye kuvvet kudret kalmamıştı. Konak sahibi Cömert zengin adam kölesine koş şu biçare fakire memnun et ne isterse ver dedi. Köle sofradan bir tabak yemek aldı fakire götürdü fakat fakiri görünce gayri ihtiyarı bir nara attı. Perişan mahzun bir halde efendisinin yanına geldi. Gözünün yaşlarımız darip olduğunu ifade ediyordu. Güzel huylu bey sordu. ''Ne oldun? Kimden cefa gördün? Seni kim ağlattı?'' dedi. Köle, sofradan bir tabak yemek aldım. fakire götürdüm. Fakat fakiri gördüğüme ağlıyorum. Bu adamcağız vaktiyle mal mülk, para pul sahibi zengin bir kimseydi. Ben de onun kölesiydim. Şimdi o servet, o saman gitmiş. Bugün kapılarda dileniyor, el uzatıyor, avuç açıyor dedi. Konak sahibi bey güldü. Çocuk ağlama, zaman kimseye zulmetmez. Bu o aksi suratlı bezirgen değil midir ki göklere bile kafa tutardı? Benim kim olduğumu anlamak istersen söyleyeyim. Vaktiyle onun kapısına gittiğim zaman beni hakaretle kovmuştu. İşte ben o kimseyim. Felek bana tekrar yar oldu. Yüzümdeki gam tozunu sildi, onu da benim yerime koydu. Ona benim halimi verdi. Cenab-ı Hak hikmeti icabı olarak bir kapıyı kaparsa Fazl-ı başka bir kapı açar. Nice bir şeye malik olmayan müflisler vardır ki, zengin olmuş, nice zengin insanların işleri altüst olmuştur. İyi insanların gidişleri hakkında hikaye. Eğer iyiysen, erler gibi gideceksen, iyi erlerin nasıl hareket ettiklerini dinle, öğren. Şibli Hazretleri bir buğdaycıdan buğday aldı, köye götürdü. Buğdayı boşalttı. İçinden bir karınca çıktı. Şaşkın şaşkın o yana bu yana gitmeye başladı. Şibli Hazretleri karıncanın yer değiştirmesinden dolayı rahatsız olduğunu görünce, bu hayvancağızın yerinden ayrılmasına sebep ben oldum diye sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olunca karıncayı aldı, yerine götürdü, bıraktı. Kalbi perişan olan kimselerin gönüllerini perişanlıktan kurtak ki, felek de senin gönlünü perişan etmesin. Helalzade Firdevsi'yi ne güzel söylemiştir. Tane taşıyan karıncayı bile incitme, çünkü... Onun da canı var. Tatlı can ise hoştur. İnsan kara gönüllü, taş yürekli olmalıdır ki bir karıncanın gönlünün incinmesini istesin. Aciz kimsenin eline kuvvetli yumruğunla vurma. Olur ki bir gün onun ayağına karınca gibi düşersin. Mum pervaneye aç acımadığı için seyret mecliste nasıl yanmaktadır. Farz edelim ki, Başkası da senden kuvvetlidir. Cömertlik ve semeresi hakkında. Çocuğum ihsan et ki, insanoğlu ihsan ile vahşi hayvanlar tuzak ile avlanır. Düşmanların bile boyunlarını öyle bir lütuf kemendi ile bağla ki, onu kılıçla dahi kesemesin. Düşman lütuf, kerem, semahat görürse artık ondan kötülük gelmez. Kötülük etme ki sonra iyi dosttan bile kötülük görürsün. Fena tohumdan iyi yemiş hasıl olmaz. Dostunu şiddet ve mihnet içinde tutarsan bir daha senin suratını görmek istemez. Bir büyük zat düşmanlarını iyi muamele ederse çok geçmeden düşmanları dost olurlar. Demiş. Gönülleri ihsan ile avlamak hakkında hikaye. Bir yolda karşıma bir genç çıktı. Arkasından boynu tasmalı, tasmasının ipi gencin elinde bir koyun koşuyor. Gence bu iple bir tasmadır ki koyunu senin arkandan koşturuyor. Eğer bunlar olmasaydı koyun senin arkandan gelmeyecekti dedim. Ben böyle deyince genç hemen ipi bıraktı, tasmayı çıkardı, sağa sola koşmaya başladı. O hangi tarafa koşarsa koyun da arkası sıra koştu. Koştu, koştu çünkü o gencin elinden arpa ot yemişti. Genç epey koştuktan koyunu da arkasından koştuk, koşturduktan sonra yanıma geldi. Ey akıllı adam gördüm ki koyunu arkamdan koşturan ip değilmiş. Onu koşturan benim ona karşı olan ihsanım, onu besleyişimdir. Şu halde ihsanım onun boynunda bir kement olmuştur dedi. Kükremiş fil o kadar zorlu, heybetli bir hayvanken sahibinin üzerine hücum etmez. Çünkü lütfunu görmüştür. Ey iyi adam, kötülere okşa. Çünkü köpek bile ekmeğin yediği takdirde seni muhafaza eder. Fars denilen hayvan... Dilini bir iki gün sahibinin peynirine sürecek olsa, sahibine karşı dişi kesmez olur. Hikaye Bir derviş bir tilki gördü. Hayvancağızın hem eli hem ayağı yoktu. Derviş bu elsiz ayaksız tilkinin yaşadığını görünce Cenabı ı Hakk'ın lütfuna hayran oldu. Hem eli yok hem ayağı. Bu ne yapar ne yer? Ne içer diyordu. Derviş bu düşünceye dalmışken bir de gördü ki bir çakal avlamış olan bir arslan geldi. Arslan çakalın bir kısmını yedi, doydu, kalanını bırakıp gitti. Onu da tilki yedi. Tilkinin rızkının ayağına gelişi dervişin gözünü açtı. Madem ki Cenab-ı Hak tilkinin rızkını ayağına gönderiyor, benim rızgımı da gönderir Çalışmama ne lüzum var bir köşeye çekileyim. Karınca gibi oturayım. Çünkü Cenab-ı Hak nasip etmezse arslan bile kuvvetine güvenerek yiyecek bulamaz dedi. Bir köşeye çekildi. Rızkım Cenab-ı Hakk'ın gayip hazinesinden kendiliğinden gelir diye oturdu. Mürakabeye vardı. Zavallı derviş bekledikçe bekledi. Yanına ne dost geldi ne düşman. Bir taraftan yiyecek zuhur etmedi. Adamcağız cenk gibi bir deri bir kemik bir damar kaldı zayıf düştü aklı fikri şaştı bu haldeyken bulunduğu mescidin mihrabından bir ses geldi hey kalk tembel adam kendini elsiz ayaksız tilkiye benzeterek ne oturuyorsun kalk yırtıcı aslan ol öyle çalış ki aslan gibi artık bırak Artık yiyen aciz tilki gibi olma. Arslan gibi boynu yoğunken aciz bir tilki gibi oturan başkasından yiyecek bekleyenden köpek daha iyidir. Hadi çalış, rızkını tedarik et. Hem sen ye hem de acizlere yedir. Sakın başkasının artığına göz koyma. Er gibi çalış, yorul, zahmet çek, başkalarına rahat eriştir. Alçak insanlar gibi başkasının ellerinin ekmeklerini yeme. Ey genç, ihtiyar fakirin elini tut. Aman, elimi tuttun diye kendini salıverme. Cenab-ı Hak okuluna lütuf ve ihsan eder ki halk onun vücudu sayesinde istirahat içinde yaşar. Hangi başta beyin varsa o baş lütuf ve kerem etmeye çalışır. Dün himmet olanların kafalarında beyin yoktur. Kafaları kuru bir deriden ibarettir. İki cihanda o kimse iyilik görür ki Allah'ın kullarına iyilik eriştirir. Baben dikiş yolunda bir deveci oğluna bak ne dedi. Oğlum azığını iyi kimselerle birlikte ye. Çünkü iyi kişiler arkadaşsız yemek yemezler. Bahil Zahid'in hikayesi İşittim ki Aksa'yı Rum'da temiz bir memlekette Arif, abid bir şeyh vardı. Birkaç seyyah ile birlikte o şeyhi ziyaret için o memlekete gittik. Şeyh Efendi bizi görünce her birimizin başını, gözünü, elini öptü. Bizi izzet, ikram ile kabul etti. Bizi karşısına aldı, otuttu. Gördüm ki Şeyh Efendi zengin bir adamdır. Çiftlikleri var, uşakları var, her takımdan malı mülkü var, altını var. Fakat ne careki ki meyvesiz ağaca benziyordu. Ziyaret için gelenleri güzel güzel kabul ediyor. Hadden aşırı bal dudak bir adam. Lakin mutfağının ocağı soğuk, tenceresi kaynamıyordu. Şeyh Efendi gece sabaha kadar uyamadı. Tesbih tehlille meşgul oldu. O, İbadet yüzünden uyumadı. Biz de açlıktan uyumadık. Seher vakti olunca Şeyh Efendi yerinden kalktı, kapıyı açtı, yanımıza geldi. Yine bize iltifatlarda bulundu. Bizi öpmeye başladı. İçimizde hoş tabağı, tabiatlı, nükteci biri vardı. Şeyh Efendi bizi öperken bize Buse'yi tesif ederek ver Buse'yi teshifin manası muamma ıstilahında tasnif kelimesinin harf ve noktalarının değiştirilmesine derler. Öpmek manasına gelen Buse, tashif edilince rızık manasına gelen buşe olur. Fakire buşe değil tuşe yani rızık lazımdır. İran ve izaz ederek pabucumu çevireceğine... Bana ekmek ver, ekmek ver de pabucumu kafama vur dedi. Erler başlarını kendi nefislerine tercih ile kazanmışlardır. Asın erler gibi o kimselerdir ki, yoksa gönlü ölmüş olduğu halde geceyi diri tutanlar değildirler. Gece sabaha kadar uyumayıp ibadet edenler değildirler. Gönlü ölmüş, fakat geceyi diri tutan şeyhlerin Moğol bekçilerinden ne farkları var? Onların da gönülleri ölmüş fakat gözleri sabaha kadar uymaz. Keramet, cömertlik, ekmek vermektir. Bu olmadıktan sonra boş sözler, boş davulun sesleri gibidir. Kıyamette o kimseyi cennette görürsün ki davayı bırakmış manaya bakmıştır. Davayı mana ile sağlamlaştırmak lazımdır. Manasız laf, gevşek bir dayanaktır. Peygamber aleyhisselam Efendimizin zamanı saadetinde Hatem'in kızına ait bir hikaye. İşittim ki Peygamber aleyhisselam zamanı saadetinde Tay kabilesi henüz imana gelmemişlerdi. Peygamber aleyhisselam mezgür kabile üzerine bir fırka gönderdi. Onları imana davet ettiler. Daveti kabul etmeyince onları esir aldılar, götürdüler. İş Peygamber Aleyhisselam'a arz edildi. Müşrik oldukları ve dini İslam'ı kabul etmedikleri için katillerine ferman buyurdu. Esirler arasında bir kadın seslendi. Ey Müslümanlar ben hatim Tay'ın kızıyım, reisiniz olan büyük zattan beni dileyin dedi. O sırada Peygamber Efendimiz'i gördü aleyhisselam. Zat-ı şerifine hitap ile Ey muhterem zat, benim babam kerem ehliydi dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in kızını istisna ile diğerlerinin katlini emir buyurdu. Kızın elini ayağını çözdüler. Diğerlerini idam ile kanlarını akıtmak istediler. Hatem'in kızı İdamın icrasına memur olan kimseye yanaştı. Ben tek başıma zincirden kurtulup diğerlerinin kement içinde kalmalarına razı değilim. Beni de kavmimle beraber kesiniz dedi. Tay kavminin felaketine ağlamaya feryada başladı. Kızın sesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam işitti. Derhal hepsinin affını emir buyurdu ve Palk asıldan hata gelmez dedi. Cömert Hatem'in hikayesiyle İslam padişahı Ebu Bekir bin Saad bin Zengin'in yağdı. Bir ihtiyar Hatem'in çadırından yüz dirhem şeker istedi. Raviden öyle işitmişimdir ki Hatem o ihtiyara bir denk şeker göndermiş. Çadır içinde bulunan hanımı Hatem'e ihtiyar yüz dirhem şeker istemişti. Siz bir denk verdiniz, bu fazla kaçmadı mı? Bu fazla verişe sebep nedir, dedi. Bu söz üzerine Hatem güldü. Ey Tay kabilesinin şerefli kadını! İhtiyar kendine lazım olduğu kadar istedi, fakat Hatem hanedanının cömertliği de böyle vermeyi icap etti, dedi. Hatem gibi bir cömert bu alemde bir daha gelmemiştir. Onun gibi varsa, Ey güzel huylu dostum ancak padişahlar padişahı Ebu Bekir bin saattır. Öyle ihsan, öyle inam eder ki isteyen kimsenin bir daha ağzını açıp istemesine imkan bırakmaz. Ey ahalinin sığındığı padişah, gönlün şad olsun. Çalışman sayesinde Müslümanlık mamur olsun. Adaletin sayesinde İran toprağı, Yunan. Rum iklimlerinden üstünlüğünü, yüceliğini ilan ile iftihar eder. Hatemin cömertliği, insanlar için çalışması, ad, şan, şöhret içinde. Halbuki senin ciddi surette çalışman Allah içindir. Ben bir derviş insanım, yapmacık yapamam, yaranmak bilmem. Size nasihat olarak bir söz söyleyeceğim. Elinden geldiği kadar iyiliğe çalış. Senden iyilik, sadiden söz kalsın. Bir padişahın hilmine dair hikaye. Bir kişinin eşeği çamura batmış. Bu kaygıyla adamcağız çok müteessir olmuş. Eşeğin çamura battığı yer kırdı. Yağmurlar yağıyor, seller akıyor, soğuk yerler esiyor, karanlık her yana eteğini sarkıtmıştı. Eşeğin sahibi bu tasa içinde sabaha dek kötü sözler söyledi, lanetler savurdu, şuna buna sövdü. Dilinden ne dost kurtuldu ne düşman, ne ahali kurtuldu ne de sultan. Adam böyle sövüp saymakta, küfürler saçmaktayken olacak ya padişah oradan geçti. Adamın uygunsuz sözlerini işitince ne dinleyebildi? Ne de cevap verebildi. Fakat kızdı. Eşeği çamura batmışsa benim ne suçum var? Ben batırmadım ya, benden ne istiyor? Bana niçin sövüyor dedi. Mahiyetindekilerinden biri padişaha, Padişahım boynunu vurdurun, dünyadan nam ve nişanı kalksın dedi. Büyük padişah düşündü, taşındı, baktı, Gördü ki adam mihnet içinde bunu almış. Eşeği çamura batmıştır. Zavallı adamın haline acıdı. Uygunsuz, yolsuz sözlerinden kabaran öfkesini yuttu. Tuttu ona altın verdi, at verdi, kürklü kaftan verdi. Öfke zamanında merhamet ne güzel şeydir. Birisi o ihtiyara, iyi akılsız ihtiyar Ölümünden nasıl kurtuldun hayretteyim dedi. İhtiyar şöyle cevap verdi. Sus. Ben o sırada dertliydim. Kendime malik değildim. Bana yakışan şeyi yaptım. Padişaha gelince o da kendisine yakışan ihsan ve inamı yaptı. Kötülüğe kötülükle mukabele kolay bir şeydir. Mertsen kötülük edene iyilik yap. Hikaye İşittim ki kibirli, sarhoş bir maruf kapısına gelen bir fakire bir şey vermediği gibi onu payladı, kapıyı yüzüne kapattı. Zavallı fakir içlendi, bir tara tarafa çekildi, oturdu, ciğeri yanmaya, soğuk ahlar çekmeye başladı. Bir kör o fakirin yüz mahzun olduğunu duydu, kalktı, yanına geldi. Niçin böyle muzdarip olduğunu sordu? Fakir başına geleni anlattı. Kör, o fakire teselli verdi. Mütesir olma, gel bu gece benim evimde yemek ye, diye ricada bulundu. Onu çok okşadı. Fakir, karnı doyduktan sonra, gönlü hoş olduktan sonra, Kadir Mevla senin gözünü açsın diye dua etti. Gece olunca körün gözlerinden birkaç damla yaş damladı. Sonra birdenbire gözleri açıldı, dünyayı görmeye başladı. Bu haber şehrin içine yayıldı. Şehir çalkalandı. Bu haber fakiri kapısından zorlayıp kovan taş yürekli insanı da duydu. İş anlamak için kalktı. Gözü açılan körlek görüştü. Ve çok talihin varmış. Bu müşkül iş nasıl oldu da kolaylıkla vücuda geldi? Gözünü kim açtı diye sordu. Gözü açılan kimse, ''Ey cefakar adam.'' Sen talihsiz, kısa görüşlü, fikri, düşüncesi gevşek, çürük bir adammışsın. Öyle mübarek bir fakire azarladın, mahzun ettin. Hümam kuşunu bıraktın, baykuşla meşgul oldun. Gözümün kapısını senin yüzüne kapıyı kapadığın kimse açtı dedi. Arkadaş, iyilerin bastıkları toprak tutyadır. O toprak göz açar. O toprağı öpmek lazımdır. Fakat gönlü, gözü kör olanlar o tutyadan gafildir. Kıymetini bilmezler. Bedbat, marur, gözü açılan kimseden bu hikayeyi işitince kendime yazık ettim. O bir şehbazemiş, anlayamadım. Sen avladın, bir devletmiş bana değil sana nasip oldu diye haset çekti, kıskandı, nedamet parmağını ısırdı. Dişine sıçan gibi hırsa batırmış kimse koca doğanı nasıl avlayabilir? Hususi arzunun husuli için umumun arzusuna riayet hakkında. Velilere rast gelmek istiyorsan bir zaman hizmetten gaflet gösterme. Serçeye kekliye güvercine yem ver. Belki bir günde tuzağına bir huma kuşu düşer. Her tarafa doğru durmadan niyaz okuna at. Umulur ki oklardan birisi bir avarast gele. Birçok sedeften ancak bir inci elde edilir. Birçok oklardan da yalnız birisi hedefe dokunur. Bir yere konmuş kervandan birisinin bir çocuğu kayboldu. Adamcağız geceliğin kafile içinde döndü dolaştı. Her çadırdan sordu. Her tarafa koştu. Nihayet gecenin karanlığı içinde gözünün nurunu buldu. Çocuğu aldı, getirdi. Kervan halkı ile konuşmaya başladı. Çocuğu nasıl oldu da buldun diye sordular. Önüme kim çıktıysa, kime rast geldimse çocuğum budur diye onu tetkike başladım. İşte bu surette buldum dedi. İşte bundan dolayıdır ki Velilere rast gelmek isteyen gönül sahipleri belki bir gün menzele varırız diye herkesin arkasından koşarlar. Bunlar bir gönül için birçok yükleri götürür. Bir gül için birçok diken acısını çekerler. Hikaye Nahşep Ovası'nda cenah denilen bir yerde bir Türk şehzadesinin tacından bir lal parçası, Geceleyin bir taşlığa düştü. Şah babası, oğlum görüyorsun hem gecedir hem de karanlıktır. Cevail hangisi, taş hangisidir seçilemiyor. Binaenaleyh sen şuradan bulduğun tekmil taşları topla, muhafaza et. Gündüz olunca tabidir ki lal onların arasından meydana çıkacaktır dedi. Avam takımıyla onların arasında karışmış mezup şekilli veliler, ile adi taşlarla aralarında bulunan lal gibidirler. Madem ki temiz, mübarek veliler, cahillerle karışmıştırlar, o halde bir veliye rast gelebilmek, onun neşeli bir zamanında ondan nüstefit olmak için her cahilin yükünü isteyerek çekmek, ona katlanmak lazımdır. Birisinin bir güzel ile başı hoş olunca, onun hatırı için kaç rakibin ezasını, cefasını çeker. Gül dikenin cefasına dayanamaz. Onun elinden elbisesini paralar. Fakat aşık öyle değildir. O, rakiplerin cezasına dayanır. Üstünü başını paralamaz. Yüreğine kan oturduğu halde o nar gibi güler. Arkadaş, birisinin hatırı için birçoklarının cefasına katlanmalısın. Birisi için yüz kimsenin hatırını gözetmelisin. Madem ki nefsi temiz veliler cahillerle karışmışlardır ve halkın nazarında fakir, hakir, itibarsız, adeta ayak turabı insanlardır. Onlar senden itibar beklemezler. Onlar Cenab-ı Hakk'ın itibar buyurması kafidir. Sen birisine fenadır diye kötü zanda bulunabilirsin. Fakat ne bilirsin belki asıl veli odur. Nice mihnet, sefalet, açlık çeken insanlar vardır ki yarın onlar eteklerini süreyecek cennete girerler. Aklın, tedbirin varsa ileride padişah olacak şehzadenin elini şehzadeliğinde öp ki günün birinde padişah olup yücelince sana da yücelik bağışlasın. Sonbaharda gül ağacını yıkma ki ilkbaharda onun güzel manzarasından mahrum olmayasın. Hasis Baba ile lavbali çocuğun hikayesi Birisi zengindi, çok altını gümüşü vardı. Yiyemezdi, harc etmeye kıyamazdı. Yiyemezdi ki gönlü hoş olsun. Kimseye yedirmezdi ki yarın işe yarasın. Adam gece gündüz altın, gümüş biriktirmek derdindeydi. Altın, gümüş de onun elinde mahpustu. Bu zenginin bir oğlu vardı. Babasını gözetlerdi. Paraları toplamak için de nereye sakladığını öğrendi. Ve hemen paraları topraktan çıkardı, rüzgara verdi. Bu yani boş yere sarf eyledi. Ve yerine de bir taş parçası koydu. Çocuk bu paraları elinde çok tutmadı. Belki paralar bir elinden giriyor, öbür elinden çıkıp gidiyor, çarçur oluyordu. Babaysa o kötü ahlakından dolayı şimdi takkesi pazarda satılan, gömleği rehine bırakılan bir müflise benzemişti. Baba kederinden elini boğazına atarak kendi kendisini boğmak isterken oğlu şenkler, neyler çaldırıyordu. Bir gece baba ağladı, inledi, sabaha kadar uyumadı. Oğluysa sabahleyin gülerek ona şöyle dedi. Baba, altın yemeğe yarar. Sakladıktan sonra altın ile taşın farkı kalmaz. Altını dostlarla yemek için katı taştan bin meşakkatle çıkarırlar. Dünyaya tapan, yemeyen, yedirmeyen kimsenin elindeki altın hala taş içinde bulunmaktadır. Sen ailenle fena bir yaşayışdaysan, onları sıkıntı içinde tutuyorsun, bundan dolayı senin ölümünü isterlerse gücenme. Sen teşmar şağlayanı gibi elli arşınlık bir yerden düşüp helak olmadıkça onlar doymazlar. Altını gümüşü saklayan hasis, define üzerindeki yılan tılsımına benzer. Hasisin altını, Gümüşü yıllarca kalır. Çünkü başında böyle bir yılan beklemektedir. Ecel taşı gelip tılsımı kıracak olursa, o zaman mirasçılar o hazineyi paylaşırlar. Karınca gibi topladığın malı, mezarda kurtlar seni yemeden evvel sen ye. Sadi'nin sözüyle amel edersen işine yarar. Sözleri hep temsilidir, nasihattir. Sadiye'nin sözünden yüz çevirenlere acırım. Çünkü bu sözleri tutan devlet ve saadete erişebilir. Az iyilik çok mükafat hakkında hikaye. Bir ihtiyar bir gençten bir akçanın dörtte birini istemiş. O da vermişti. Günün birinde o genç bir cürüm sebebiyle yakalandı. Padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah onun idamını emretti. Gence aldılar, siyaset meydanına götürdüler. Herkes ve bilhassa Türkler toplandılar. Kadınlar kapılara, damlara çıktılar. Bu gencin iyiliğini gören ihtiyar oradan geçiyordu. Gence o halde görünce vaktiyle yapmış olduğu iyiliği düşündü. Ona acıdı, yüreği yandı. Gencin kurtulmasını bir çare düşündü. Elini eline vurdu. Eyvah! Güzel huylu mübarek padişahımız vefat etti. O gitti, dünya boş kaldı diye haykırdı, ağladı, inledi. Kılıçlarını çekmiş durmuş Türkler, oradaki bütün insanlar ihtiyarın sözünü işitince feryat ve figan ettiler. Bir cuşu huruştur koptu. Herkes ıstırap içinde dövünmeye başladı. Attılar at bıraktılar. Hepsi padişahın sarayına tahtına kadar koştular. Baktılar ki padişah sağdır tahtında oturuyor. Biri tarafta siyaset meydana boşalınca genç kaçmış ihtiyar kalmıştı. Haberin yalan çıkması üzerine saray adamları ihtiyarı yakaladılar. Padişahın huzuruna götürdüler. Tahtın dimine koydular. Padişah kızdı. Korkunç bir surette benim gibi ahlakı temiz, adaleti sever, ahalisini sever bir padişahın ölümünü neden arzu ettin söyle diye sordu. Cesur ihtiyar, Kemali fesahatle hükmün cehana yürüsün diye duadan sonra padişah öldü dememle padişahım ölmedi fakat bu sözde bir can kurtuldu dedi ve hikayeyi anlattı. Kurtulan genç eğildi, sonra o kimsenin kulağına bir akçenin dörtte biriyle kurtuldum dedi. Yere tohum ekenler, sıkıldıkları zaman meyvasından istifade için ekerler. Koca bir belayı bir arpa def eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sahih olarak sadaka belayı def eder buyurmuştur. Şiraz ikliminde düşman ayağı görmezsin. Çünkü Padişah Ebu Bekir saat Saad bin Zengidir. Padişahım, cihan seninle seviniyor. Cihanı zapt et ki o sayende şad olsun. İyi işli insanın ahiretteki semeratı hakkında hikaye. Birisi düşünde mahşer sahrasını gördü. Yer orada güneşin sıcaklığından... Demirci ocağından kızarmış bakıra dönmüştü. İnsanların çığlıkları göğe çıkıyor, sıcağın tesiriyle beyinler fıkır fıkır kaynıyordu. Bu arada mahşer halkından birisi ayrıca bir yerde bir gölgede cennet hullesiyle bezenmiş oturuyordu. Rüyayı gören o rahat, zinet içindeki insana sordu. Ey bulunduğu yere zinet veren insan! Bu bulunduğun makama sahip olmak için sana kim şefaat etti dedi. Makam sahibi şöyle cevap verdi. Vaktiyle dünyadayken evimin önünde bir asma vardı. Bir gün Allah'ın iyi kullarından birisi gelmiş, bu asmanın altında uyumuş. Şimdi kıyamet kopunca o zat geldi. Cenab-ı Hakk'a niyaz ile Ya Rabbi ben, ben hayatımda bunun asması altında uyumuş ve rahat etmiştim. Bu kulun günahından geç, bunu bana bağışla dedi. Onun niyazı üzerine Cenab-ı Hak beni af ile bana bu makamı ihsan buyurdu dedi. Şimdi bu rüyadan mülhem olarak derim ki Şiraz padişahına müjdeler olsun ki milyonlarca ahali onun himmetinin gölgesinde nimetlerin sofrasında oturuyor. Bir asma altında birisinin uyuması öyle bir saadeti mucip olursa, milyonlarca insanın onun sayeyi adaletinde yaşaması, yemesi, içmesi ne gibi saadetlere sebep olabilir? Cömert insan köksalan bir ağaçtır. Keremsiz insan ise dağlarda yetişen odundur. Ey hüner ağacı! Çok zaman payidar ol çünkü hem meyvalı hem gölgelisin. Padişahların mehabetleri ve siyasetleri hakkında. İnsan hakkında çok şeyler söyledik fakat herkese ihsan etmek doğru değildir. Belki zalimin kanını iç, malını müsaade et, yaramaz kuşun kanadı kırık, tüyü yüsü yoluk olması iyidir ve kimse ki, senin efendinle cenk ediyor, onun eline niçin sopa taş verirsin? Diken yetiştiren bir kökü kaz çıkar, besleyeceğin ağaç meyve veren ağaç olsun. Büyüklerin yerlerine öyle kimse ver, ver ki, küçüklere kafa tutmasınlar. Nerede bir zalim varsa acıma, çünkü zalime acımak halka zulümdür. Cihanı yakan zalimin çırası söndürülmelidir. Halkın yanık içinde kalmasında, birisinin ateş içinde yanması iyidir. Her kim yol kesene acırsa, kervanı kendisi vurmuş olur. Zalimin başını yele ver. Zalimi dünyadan kaldır. Zalime zulüm adaletin ta kendisidir. Layık olan kimseye ihsan hikayesi ve karı koca ile kıssası. İşittim ki evinin tavanında eşek arıları yuva yapmışlardı. Ev sahibi bunun neticesinden korkarak bunların yuvalarını dağıtmak istedi. Karısı razı olmadı. Zavallı hayvancıklardan ne istiyorsun? Yurtlarını dağıtma dedi. Bir gün adam işine gitti. Arılar kadının üzerine hücum ile onu soktular. Akılsız kadın dört tarafa koşuyor, sokaklara fırlıyor... Ölüyorum diye feryat ediyordu. Derken kocası geldi. Karısına şöyle dedi. Karıcığım kimseye surat etme. Zavallı hayvancıkları öldürme diyen sen değil miydin? Her kim kötülere iyilik ederse kötülük artar. Görün ki bir kafada halkı incirmek, incitmek fikri var. Çabuk keskin kılıçla o başı gövdesinden ayır. Köpek kim oluyor ki? Onun önüne sofra çekesin, onun hakkı kemik parçasıdır, söyle, onun önüne biraz kemik atsınlar. İhtiyar bir köylü güzel bir mesel söylemiş, dillere düşmüş, her yerde anılmıştır, mesel şudur. Depekten yani çifteliden davarın yükü ağır olmak iyidir. Bekçi nezaket, milayemet gösterecek olursa hırsız korkusundan geceleri kimse uyuyamaz. Cenk Meydanında kargı kamışı şeker kamışından yüz bin kere değerlidir. Herkes insana in ama layık olmaz. İnsanların kimisi para ile, kimisi de kulağını burmak ile yola getirilir. Kediyi pek okşarsan güvercinleri yakalar. Kurdu nazla beslersen Yusuf'u paralar. Bir binanın temeli sağlam değilse üzerine çıkma. Hikaye, bir gün Behram gür bir kula ata bindi, ovalarda dolaşmaya başladı derken at onu yere vurdu. O zaman Behram şöyle dedi, sürüden bana öyle bir at getirdin ki serkeşlik, hırçınlık ederse onu idare etmek, zapt etmek mümkün olsun. Hey çocuk, Dicle'nin önüne set yapacaksan suyun azaldığı vakit yap. Çünkü taştığı zaman bir şey yapamazsın. Habis melun kurt kementle tutulduğu zaman aman verme hemen öldür. Acırda bırakacak olursan koyunlarından ümidi kes. Şeytandan Rahman'a secde gelmediği gibi aslı kötü kimseden de iyilik vücuda gelmez. Kötülük düşünen kimseye mansıp rütbe verme. Düşman kuyuda cinni şişede olmak daha iyidir. Yılanın başı taşının altına gelmişken vur, ez. Sonra bir sapa vurur öldürürüm diye ihmal etme. Katip, memur hıyanete başladığı zaman onu eline kılıç ile kalem yapmak iyidir. Memleketi idareye memur olan müdebbir fena kanun koyacak olursa seni cehenneme götürmek istiyor demektir. Ona müdebir deme. Onu iç başında tutma. O müdebir değil, müdbir yani uğursuzdur. İyi kimse Sadînin sözüyle hareket eder. Çünkü Sadînin sözleri memleketin tedbirlerine ve fikrine dairdir. Üçüncü bölüm. Aşk, muhabbet, tarikat hakkında. Aşkın verdiği gam ile delirmiş hak aşıklarının ne güzel alametleri vardır. Yara ile on onların nazarında birdir. Aşıklar o dilencilerdir ki padişahlığa meyletmez, kaçarlar. Cenab-ı Hakk'ın vesale ümidiyle dilencilikte dayanır dururlar. Aşıklar durmadan elem serabı çekerler. Şarap acı değilse susarlar, ses çıkarmazlar. Şarap Zevkinin arkası sıra hurma derdi var. Gül padişahının yanında silaha davranmış diken var. Cenab-ı Hakk'ı yad ile çekilen sabır acı olmaz. Dost elinden gelen acı şey şeker olur. Dostuna esir olan aşık zincirden kurtulmak istemez. Dostuna şikar olan aşık dostun kemendinden kurtulmak istemez. Aşıklar özel aleminin sultanı, obanın dilencileridir. Aşıklar menzilleri bilen fakat izlerini kaybeden kılavuzlardır. Onlar melaneti içerler. Yarın sarhoşlarıdır. Sarhoş deve yükü çabuk götürür. Onların alemlerine başkaları nasıl yol bulabilir? Bulamazlar. Çünkü zulmet içindeki âbı hayat gibidirler. Onların içleri mescide aksa gibi kubbelerle doludur. Onlar zahirdeki duvarları mahsuz harap bir halde bırakmıştırlar. Aşıklar kendilerini pervane gibi ateşe vururlar. İpek kurdu gibi üzerlerini ipek ile örmezler. Aşıkların sevdikleri yanlarındadır fakat onu ararlar. Onlar ırmak kenarında bulundukları halde dudakları susuzluktan kurumuş, çatlamıştır. Aşıklar suyu içmezler demem. Hayır, içerler. Fakat Nil kenarında olsalar bile içtikçe susuzları artar. Mecazi muhabbetin ispatı hakkında. Senin gibi su ile topraktan yaratılmış bir güzelin aşkı senin sabrını, gönlünün rahatını kapıp alıyor. Uyanıklıkta onun yanağını düşünüyorsun. Uyuduğun zaman hep onun hayaliyle uğraşıyor. Onun ayağına öyle huluz ile baş koyuyorsun ki dünyada ancak onu görüyorsun. Koca cihan gözüne girmiyor, cihana varlık vermiyorsun. Altının onun gözüne görünmeyecek olsa altın ile toprak yakında bir oluyor. Ondan başkasıyla görüşmez oluyor çünkü gönlünde yalnız o bulunduğu için başkasına yer kalmıyor. Gözün açıkken gözünde yer tutuyor, gözünü kapasan mekanı gönlün oluyor. Aklına rüsvay olmak korkusu gelmiyor, bir dakika ayrılığa sabredemiyorsun. Eğer sevdiğin canını isteyecek olsa, canını dudağına getirerek buyur diyorsun. Eğer kılıçla başını kesmek istese, kes diye başını uzatıyorsun. Aşkı hakiki ispatı hakkında. Esası cismani olan aşkı mecazi seni bu derece meftun eder. Sana böyle hükmünü geçirirse, mana denizinde gark olan tarikat saliklerinin hallerini taaccüp eder misin? Etmemek lazımdır. Hakiki aşıklar canan sevdasıyla, candan, dost ile cihandan vazgeçmiş insanlardır. Onlar yalnız Allah'ı bilir, onu yad eder. Onu yad için halktan kaçarlar. Onları sakinin güzelliği hoş etmiştir. Şaraba ihtiyaçları yoktur. Binaenaleyh şarabı döktürmüşlerdir. Onların dertlerine deva etmek mümkün değildir. Çünkü dertlerine kimse vakıf olamaz. Ezel bezmindeki elestu hitabı hala onların kulaklarında duruyor. Onlar hala beli diye cuşu huruşta bulunuyorlar. Onlar çatıştılar, tasarruf sahibidirler. Fakat zahirde uzlete çekilmiş işsiz gibi görünürler. Dereceleri toprak gibi tevazudan ibaret, lakin nefesleri ateşlidir, müessirdir. Bir nara ile bir dağı yerinden koparırlar. Bir kere inseler bu şehri harap ederler. Rüzgar gibi göze görünmezler, fakat çabuk koşarlar, taş gibi sessiz, sedasız görünürler, fakat durmadan tesbih ederler. Seherlerde o kadar ağlarlar ki, gözyaşları gözlerinden uyku sürmesini yıkar, bırakmaz. Atlarını geceleyin o kadar sürerler ki, atları helak olmuştur. Bununla beraber seher vakti çok geç kaldık diye bağırışırlar. Gece gündüz sevda, yanmak, yakılmak denizi içinde bulunurlar. Hayretten geceyi gündüzden fark edemezler. Suretleri nakşeden nakkaşe ezelin hüsnüne öyle meftundur ki, hiçbir güzelin suretinin güzelliği ile bir alakaları yoktur. Veliler deriye yani zahire gönül vermediler. Her kim zahire gönül verirse o ahmaktır. İçsiz kabuk gibidir. Vahdet'in halis şarabını içen dünyayı da, ukbayı da unutur. Bir Fakir Çocuğun Bir Şehzade ile Hikayesi İşittim ki bir gedazade yani bir fakirin çocuğu bir şehzadeye aşık oldu. Bu gedazade her zaman şehzadenin bulunduğu yere gider, onunla görüşeceğini umar, onun hayali kendisini işgal ederdi. Şehzadenin meydanında mil gibi, atının yanından fil gibi ayrılmazdı. Nihayet zavallı fakir çocuğun gönlüne kan oturdu. Fakat sırrı gönlünde kaldı. O kadar ağlardı ki ayakları çamur içinde kalırdı. Gedazadenin şehzadeye vurulmuş olduğunu rakipleri haber aldılar. Ona bir daha şehzadenin etrafında dolaşma diye tembih ettiler. Çocuk meydandan biraz ayrıldı. Sonra sevgilisi hakkına geldi. Tekrar kalktı gitti. Şehzadenin mahallesinin başında dikildi durdu. Onu şehzadenin kölesi gördü. Fakat halde dövdü, elini ayağını kırdı. Bir daha buraya gelme demedik miydi sana, sana dedi. Gedazade Dayağı yedikten sonra oradan ayrıldı. Fakat sabredemeli. Yine gitti. Onu şekere konmak isteyen sinek gibi kovalardı. Fakat o yine geri dönerdi. Birisi ona şöyle dedi. Hey divane kılıklı arsız adam. Seni taşa, dayağı ne kadar müteham bilsin. Gedazade şöyle cevap verdi. Bu cefa bana dostumdan geliyor. Dostun elinden inlemekse muhabbete yakışmaz. O bana ister dost olsun, ister düşman olsun ben onu seviyorum. O olmayınca ben de sabır arama. Onu görecek olsam yine rahat edemiyorum. Ne sabra kudretim ne mücadeleye kabiliyetim vardır. Ne beraber bulunabiliyorum ne bırakıp kaçabiliyorum. Başını kesip çadır ipine bağlamak için kazık yapacağız deseler, yine onun dergahından başımı çevirmem. Pervane kendisini şema vurdurur, yanar. Dostun ayağında can verir. Bu ölüm onun nazarında diri olarak mum gölgesinde yatmaya müreccahtır. Fakat bence o ölmemiştir. Belki sevdiğinin yanında yattığı için ebedi bir hayat kazanmıştır. Aralarında şu muhavere cereyan etti. Şehzade eline cegvanını alıp başına vurmak istesen ne yaparsın? Onun ayağına top gibi düşerim. Adam tekrar sordu. Şehzade elini kılıcı alıp başını kesmek istese ne yaparsın? Gedazade şöyle dedi. Bu kadar küçük bir şey ondan esirgenir mi? Zaten benim başımdan haberim yok. Başımda taç mı var, teber mi var bilmiyorum. Arkadaş, bana sabırsızsın diye hitap etme. Çünkü aşık sabre demez. Aşk sabır ile birleşemez. Ağlamaktan Yakup gibi gözlerime karasu inse, Yusuf'un diyarında ümit kesmem. Birisine tutulan kimse, onun hiçbir cefasından incinmez. Bir gün bu fakir çocuğu şehzadenin üzengisini öptü. Şehzade kızdı. Ondan dizgin çevirdi. Gidazade güldü. Dizgin çevirme. Sultan olan zat bir hiçten dizgin çevirmez. Sen varken benim varlığım bitmiştir. Var olan yalnız sensin. Eğer benden bir cürüm sadır ise onu yapan ben değilim sensin. Çünkü ben sen olmuşumdur. Yakadan baş gösteren ben değilim, sensin. Benliğim kalmadığı için üzengine el vurmak cesaretini gösterdim. Ben hem kendi adımın Hem kendi muradımın üzerine kalem çektim. Zaten beni o sarhoş gözlerin okla vurup öldürüyorken Beni öldürmek için kılıç çekmeye ne hacet? Arkadaş, sen kamışlığı ateşle. Geç git, inan ki ne kuru kalır, ne yaş kalır. Muhabbet ehlinin kendinden geçmesi hakkında hikaye. İşittim ki bir halinde, bir mecliste bir parça okumuş. Bu parça orada bulunan bir peri peykerin hoşuna gitmiş. Raks etmeye başlamış. Raks ederken eteği muma dokunmuş, biraz yanmış. Bir, bu yanış zahirde mumdan oldu fakat Hakikatte Peri'ye benzeyen Güzel'in etrafındaki aşıkların gönüllerinin ateşi onun eteğini yakmıştır. Güzel'in buna canı sıkılmış, öfkelenmiş. Oradaki aşıklardan birisi şöyle demiş. Sevdiğim, ateş senin eteğini yaktı fakat benim bütün varlığımı yakmıştır. Aşıkın bu sözü aşk noktasından kusurludur. Çünkü kendisine varlık vermiştir. Ey aşık, eğer sen aşıksan kendinden bahsetme, yoksa şirke düşmüş olursun. İçtiyak ile muhabbetin manası hakkında hikaye. Alim bir pirden işittim, hatırımdadır. Birisi cezbeye düşmüş, başını alıp sahraya kaçmış. Orada yaşamaya başlamış, eve gelmez olmuş. Pederi onun firkatinden müteessir olarak, Yemiyor, içmiyormuş. Meczubu bilenler onu ayıplamışlar. Pederini bıraktın, adamcağız müteessir oluyor, niçin böyle yapıyorsun demişler. Meczub şöyle cevap vermiş. O zamandan beri ki yarim bana adamım demiştir. Artık başka kimseyle aşinalığım kalmamıştır. Yârin hakkı için o bana cemalini gösterdiğinden beri Gördüğüm bütün şeyler nazarımda hayal olmuştur. Aşk ile halktan yüz çevirip sahraya düşen yahut bir köşeye çekilen zayi olmadı. İnsanlıktan çıkmadı. Belki kaybetmiş olduğu şeyi buldu. Hak aşıkları feleğin altında şuraya buraya dağılmış bir takım insanlardır. Bunlara vahşi denilse de olur, melek denilse de olur. Bunlar melikler gibi daima Celabu Hakk'ı zikrederler, dinlemezler. Sonra gece gündüz vahşiler gibi insanlardan kaçarlar. Bunların kolları kuvvetli, elleri kısadır. Bunlar akıllı deli, aklı başında sarhoş durlar. Bazen bir köşede rahat rahat oturur, hırkalarını dikerler. Bazen bir mecliste cezbelenir, Hırkalarını yakarlar. Bunlar ne kendilerini düşünür ne de kimseden korkarlar. Bunların tevhidleri köşesinde kimsenin yeri yoktur. Bunların akılları, fikirleri perişan nasihatçıya karşı kulakları tıkalıdır. Kaz denizde batmaz, semender ateş azabını ne bilir? Bunların elleri boş fakat gönülleri doludur. Bunlar kafilesiz olarak çöllerden geçerler. Bunlar halkın gözlerinden gizli azizlerdir. Bunlar sırtlarına hırka giyip gizli zünnar taşıyanlardan değildirler. Bunlar asma gibi meyvalı gölgelidirler. Bizim gibi dışı derviş, içi müraiğ değildir. Bunlar sedef gibi başlarını içeri çekmişlerdir. Deniz gibi köpürmezler. Eğer aklın varsa Mürailerden kaç. Çünkü onlar insan kıyafetinde şeytandırlar. İnsan yalnız deri ile kemik değildir. Her surette manevi can yoktur. Padişah, her köleyi satın almaz. Her yamalı elbisenin içindeki diri değildir. Eğer her çiğ tanesi ince olsaydı, katır boncuğu gibi çarşı inci ile dolardı. Bunlar, Cembazlar gibi kendilerine tahtadan iğrete ayak takmazlar. Çünkü iğrete ayak kayınca şiddetle düşerler. Bunlar Elestü Meclisi'nin harimine girmiş insanlardır. Orada içlikleri bir yudumluk şarap onları kıyamete kadar sarhoş eder. Bunlar kılıç altında kalsalar maksatlarından el çekmezler. Çünkü aşk ile korku, Şişe ile taşa benzer. Aşkın taşkınlığı ve saltanatı hakkında hikaye. Bir aşıkın sever kantta bir sevdiği vardı. Söylerken ağzından söz yerine şeker akardı. Güzellikte güneşi geçmişti. Şivekarlığından sofuluğun temeli yıkılmıştı. Yüce Allah onu o kadar güzel yaratmıştı ki Görenler bu Cenabı Hakk'ın kemali kereminden bir ayettir derlerdi. O güzel yolda yürürken gözler onun arkası sıra giderdi. Onu sevenler ona canlarını feda için hazırdılar. Bir gün aşık onun yüzüne gizlice bakıverdi. Güzel kızdı. Aşık'a şaşkın adam arkamdan ne kadar koşacaksın bilmez misin ki ben senin tuzağına düşecek kuş değilim. Sene bir daha peşim sıra görürsem acımam, başını düşman gibi kılıcımla keserim diye çıkıştı. Ahvale vakıf olan birisi aşıksa nasihat verdi. Şimdilik başını kurtarmaya bak. Bu olmayacak güç, işten vazgeç. Sevilmesi daha kolay olan başka birisini sev. Zannetmem ki sen bu işi başa çıkarasın. Olmaya ki gönlünün arzusu yolunda baştan olasın. Sadık Aşık bu acı nasihati işitince içinden dertli bir inilti koptu. Arkadaş bırak dedi. Ben isterim ki kılıçla vursun, başımı düşürsün. Başım kanlı toprak içinde yuvarlansın. Dostum, düşmanım bu kadar bu adam onun kılıcıyla katledilmiş desinler. Ben onun mahallesinin toprağından ayrılmam. Söyleyin bana ne kadar hakaret edecekse etsin. Ey kendisini beğenen öğütçü bana tevbe et diyorsun. Asıl sen böyle sözler söylemekten tevbe et. Bana dokunma. Sevdiğim benim hakkımdan her ne yaparsa hatta kanımı da dökmek isterse iyidir. Onun aşkı beni her gece yakıyor. Fakat seher vakti olunca bazı onun kokusunu getirip beni diriltiyor. Eğer bugün dostumun mahallesinde ölürsem, kıyamet gününde çadırımı onun yanında kuracağım. Arkadaş, aşk cenginde, gücün yettiği kadar dayan. Kaçma, sade diridir. Çünkü onu aşk öldürmüştür. Hikaye Birisi pek susamıştı. Susuzluktan can vermek üzere bulunurken, su içinde ölen kimse ne kadar talihlidir diyordu. Birisi bu sözü işitti. Ne tuhaf söz dedi. Madem ki öleceksin, ha suya kanmışsın, ha dudağın kuru ölmüşsün. İkisi birdir. Susamış kimse cevap verdi. Can verinceye kadar su arzusunda bulunmayayım mı? Ve ben bu arzu ile dudağımı ıslatmış olmayayım mı? dedi. Susuz kimse Suda boğulanın suya kanacağını bildiği için ölürken derin göle düşer gibi ölür. Eğer aşıksan yarın eteğini tut. Eğer yar sana canını verdese al de ve derhal ver. Zevkü sefa cennetine yokluk cehenneminden geçtikten sonra varabilirsin. Ekincilerin gönülleri iptidâ birçok sıkıntı çeker. Fakat Harman meydana gelince tatlı tatlı gülerler. Aşk meclisinde kadehin son dönüşünde kim bir kadeh çekerse muradına ermiş olur. Zaman'a karşı sabr sebat hikayesi. Zahirde fakir, hakikatte münim, zahirde keda hakikatte şah olan yol erenlerinden işitmişlerdir ki. Bir ihtiyar bir sabah bir şey dilenmek maksadıyla bir mescidin kapısına gitmiş. Cemaatten birisi ona ihtiyar burası halkın evi değildir ki sana bir şey versinler. Yüzünü berkitip burada durma demiş. İhtiyar burası insan evi değilse kimin evidir? Kapısına gelen kimsenin haline acıyıp bir şey vermez mi demiş. Öteki ihtiyar sus hata ediyorsun demiş. Bu evin sahibi hepimizin efendisidir. Bunun üzerine ihtiyar mihraba kandile bakmış, yanık ciğerlerinden bir ah çekmiş. Ve buradan gidersem bana hayıflar olsun. Bu kapıdan mahrum dönersem bana yazıklar olsun. Şimdiye kadar hangi mahalleye gittimse boş dönmedim. Nasıl olur da Cenabı Hakk'ın kapısından yüzüm sarı döneyim? Ben buraya dilencilik elini uzatacağım. Çünkü biliyorum ki buradan eli boş dönmeyeceğim demiştir. İşittim ki ihtiyar o mescitte bir sene mücavir kalmış ve daima elini uzatır. Cenab-ı Hak'tan dilekler dilermiş. Cenab-ı Hak'ka tazarru ve niyazda bulunulmuş. Bir gece ömrünün ayağı çukura batmış, zayıflıktan kalbi çarpmaya başlamış. Seher vaktiydi. Birisi bir mum yaktı. Onun başı ucuna geldi. Baktı ki bütün gece yanıp sabaha kadar kalmış mum gibi hayatından az bir şey kalmış. Bununla beraber seviniyor. Cömertin kapısını kim çalarsa açılır sözünü terennüm ediyordu. İsteyenler çok sabırlı, çok tahammüllü olmak lazımdır. Adeta kimyacı gibi olmalı ki, Kimyacıların usandığı işitilmemiştir. Kimyacılar bir gün bakırı altın etmek maksadıyla nice altınları kara toprağa atarlar. Altın bir şey satın almak içindir. Dostun vuslatından daha iyi ne alacaksın ki? Gönlün bir dilberden son derece dar daralırsa onu bırak elbet daha munis bir güzel eline geçer. Ekşi yüzlü dilber ile acı hayat geçirme. Onun verdiği ateşi daha tatlı bir içkinin serinliği ile söndür. Fakat çok güzel bir sevgili eline geçerse ehemmiyetsiz geçimsizliklerinden dolayı onu bırakmaya kalkışma. Bir sevgiliyi onsuz yaşayabileceksen bırak fakat onsuz yaşayamayacaksan bırakma. Her türlü nazına cefasına katlan. Şunun bunun ayıplarından kaçmayan, cefayı düşünmeyen aşıkın hikayesi. İşittim ki bir pir sabaha kadar ibadetle meşgul olduktan sonra seher vakti elini kaldırıp Cenab-ı Hak'tan hercet dilemiş. Pirin kulağına dilediğin olamaz. Bu kapıda senin doğan makbul değildir. Var başının çaresine git bak. Fakat ruhunda izzet-i nefis yoksa yalvardur diye Hafiften bir ses gelmiş. Pir, Hatif'in sözüyle ibadetinden kalmamış. İkinci geceyi de yine zikru ibadetle geçirmiş. Müritlerinden birisi Pir'in haline vakıf olunca ona demiş ki, gördün ki dilediğin şey olmayacaktır. Beyhude yere dua edip durma. Pir, hasretle gözlerinden yakut renkli yaşlar akıtarak ha çocuğum eğer bu kapıdan daha iyi bir kapı görseydim, buradan umudumu keserek o kapıya giderdim. O benden dizgini çevirmekle zannetme ki ben onun terkisinden çekilirim. Dilenci bir kapıdan mahrum dönebilir. Fakat başka bir kapı daha varsa meraklanma, öteki kapıya gider. Hatiften işittim ki bu mahalleye yol yokmuş, yani... Bu maksadım hasıl olmayacakmış fakat ne yapayım ki başka bir mülke yol yoktur diye cevap vermiş. Pir bu sözü söyledikten sonra bütün hulus ve teslimiyetle secdeye varmış. O sırada canının kulağına hafiften şu nida gelmiş. Bize layık hüneri yoksa da kabul ettik. Çünkü bizden başka sığınacak hiçbir şey tanımıyor. Hikaye. Nişabur şehrinde birisi vardı. Bir de oğlu vardı. Bir gece oğlu yatsı namazını kılmadan uyudu. Babası oğluna şöyle nasihat verdi. Çocuğum eğer insansan düşün ki kimse çalışmadan bir makama erişemez. Çalışmayan fikirin varlığı yokluğu birdir. Oğlum kazanmaya hefes et. Ziyanından kork. Çünkü boş gezenler her türlü istifadeden mahrum kalırlar. Bir taze gelin şefkati az güveyden yani kocasından bir ihtiyara şikayet, et, şikayet etti. Şöyle dedi. Bey baba bu çocuk yani kocamla hayatımın acı geçmesi reva mı? Şu konakta bizimle birlikte bulunan diğer aileler de vardır. Onlar bizim gibi perişan, geçimsiz değildirler. Karı koca birbiriyle öyle güzel geçiniyorlar ki onları bir kabuk içindeki iki iç zannedersin. Halbuki ben gelin olalıdan beri kocamın yüzüne bir kere güldüğünü görmedim. Söz bilen irfanlı yaşlı ihtiyar gelin hanıma şu tatlı cevabı verdi. Eğer kocan güzelse tahammül et, kahranı çek. İnsan bir şeyi ona benzer bir başkasını bulamayacaksa terk etmemelidir, yazıktır. Böyle bir kocadan serkeşlik edip ayrılan, onun ayrılığına dayanamaz, canından olur. Kul olduğunu düşün, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine boyun eğ. Çünkü onun gibi başka Allah bulamayacaksın. Hikaye bir gün bir bey kölesini satılğa çıkarmış tellale vermişti köle o sırada efendisine şöyle dedi efendim siz benden daha çok iyi bir köle bulamazsınız fakat ne yazık ki ben sizin gibi efendi bulamam siz benden daha iyi bir köle bulabilirsiniz fakat ben sizden daha iyi bir efendi bulamam. Kölenin bu sözü gönlüme çok dokundu. Yüreğimi yaktı. Hikaye Vaktiyle Merv şehrinde bir tabip vardı. Peri yüzlüydü. Boyu gönüller bahçesine salınır serviydi. Nice gönüllüler onun derdiyle yaralıydı. Fakat onun bu yaralardan haberi yoktu. Hasta, mahmur gözlerinin güzelliği nice aşıkları perişan etmişti. O bundan daha haberdar değildi. Bana onun aşıklarından bir dertli garip nakletti. Hastaydım. Tabiidir ki hastalar iyi olmak isterler. Fakat ben iyi olmak istemiyordum. İstiyordum ki hep hasta kalayım. Çünkü iyi olduğum gibi artık tabip gelmeyecekti. İşte buna aşk der. En güçlü, kudretli, keskin akılları zebun eder. Aşk aklın kulağını bir kere vurunca o baş bir daha akıllanmaz. Aşkın aklın üstünde yükselmesi hakkında. Bir yiğit arslan ile penceleşmek için bir demir kolçak yaptırdı. Arslan'ın karşısına çıktı. Arslan onu pençesiyle çekiverince... Pencesinde kuvvet kalmadı. Arslan'ın elinde zelil oldu. Birisi onun arslanın pencesi altında miskin miskin durduğunu görünce arslanın altında karı gibi uyuyup ne duruyorsun? Elinde demir pençe var. Arslan'a bir pençe vursana dedi. Zavallı adam bu pençe ile arslanla savaşmak mümkün olamıyor cevabını verdi. İşte Aşk arslan, akıl demir pence yerindedir. Aşka karşı aklın hükmü yoktur. Akıl daima aşka yenile gelmiştir. Arslana benzeyen insanlar da arslan gibidirler. Onlara karşı da demir pencenin faydası yoktur. Aşk ortaya gelince artık aklın adı olmaz, okunmaz. Cevgan topu nasıl çekerse, Aşk da aklı öyle çeker. Bir köyde asil bir aileden bir genç amcasının kızıyla evlenmişti. Gerek oğlan gerek kız ikisi de güzeldi. Birisi güneşti birisi aydı sanki. Kızın ahlakı güzel hem de munisti. Oğlansa hırçın ve inatçıydı. Bunların hallerine vakıf köy ihtiyarları bir gün meclis kurdular. Olanı otutturdular. Oğlum madem ki hanımını sevmiyorsun, nikaha olan yüz koyunu ver de bırak dediler. Olan bu sözü işitince, oh ne ala yüz koyunla bu ağadan kurtulacağım, bu işte hiç aldanmak yok dedi. Kıza gelince bu haberi işitir işitmez o peri yüzü gibi olan yüzünü yırttı. Ben sevgili kocamdan ayrılığa dayanamam. Ben sevgilimi görmemeye 100 koyun, koyun değil, 300 bin koyun verseler razı değilim. Böyle bir şey istemem dedi. Feryada başladı. Arkadaş, seni sevgilinden hangi şey alıkoyarsa doğrusunu ister misin? Sevdiğin o şey olmuş olur. Hikaye. Birisi bir meczuba yazı ile cenneti mi istersin yoksa cehennemi mi diye sordu. Meczup şöyle cevap verdi, ''Bana öyle sual sorma, o yani Cenabı Hak benim için ne dilerse onu severim.'' dedi. Mecnun'un Leyla'ya hakiki muhabbeti hikayesi. Birisi Mecnun'a dedi ki, ''Ey yollu, akıllı, irfanlı Mecnun, ne oldu ki artık Leyla'nın obasına gitmiyorsun? Yoksa başından Leyla'nın aşkı uçtu mu, hayalin değişti mi?'' Leyla'ya meylin kalmadı mı? Zavallı Mecnun bu sözleri işitince zari zari ağladı. Efendi, benden elini çek, bana ilişme dedi. Benim gönlüm zaten dertlidir, yaralıdır. Sen de yarama tuz ekme. Ayrılığa katlanmak aşkın azlığına, gönül geçmesine delalet etmez. Ayrılıkların çokları zaruri olur. Sonra adam bu defa Mecnun'a, Ey sefalı, güzel huylu Mecnun, ben Leyla'nın kabilesine gidiyorum. Leyla'ya söyleyecek bir sözün varsa söyle, söyleyeyim, dedi. O zaman Mecnun, sakın Leyla'nın yanında benim adımı anma, dedi. Çünkü onun bulunduğu yerde benim adımın anılması manasızdır. Ben onun varlığıyla varım. Ayrıca varlığım yoktur. Hikaye Birisi Sultan Mahmud Gaznevi'ye dahletti. Acayip bir şey dedi. Ayaz'ın güzelliği yok. Sultan Mahmud bunun nesini seviyor? Bir gülün rengi, kokusu olmazsa onun sevdasından çırpınan bülbüle şaşılır. Birisi bu sözü Sultan Mahmud'a nakletti. Sultan Mahmud'un pek canı sıkıldı. ''Ay efendi'' dedi. ''Ben Ayaz'ın boynunu, posunu değil ahlakını seviyorum. İşittim ki dar bir geçitte bir deve yıkılmış, üzerindeki inci dolu sandık kırılmış. Sultan Mahmut bu hali görünce yağmadır alan alsın demiş. Kendisi altın atını sürmüş gitmiş. Mahmut'un yağmadır demesi üzerine mağiyetindeki atlılar yağmaya koşarak padişahdan ayrılmışlar. Padişahın arkası sıra giden atlılardan yalnız Ayaz kalmış. Mahmud Ayaz'ı görünce onun güzelliğinden zevk almış ve ey sümbül gibi kıvrım kıvrım saçlı Dilber yağmadan sen ne getirdin bakalım demiş. Ayaz cevap vermiş. Padişahım hiçbir şey almadım. O nimet beni sizin hizmetinizden koymadı. Arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın dergahında yakınlık istersen İhtiyaç peşinde koşup da halktan gafil olma. Evliya Allah'tan ancak Allah'ı ister. Başka hiçbir şey istemeleri tarikat usulüne muhaliftir. Eğer dosttan ihsan bekliyorsan sen kendini düşünme, haktan bekle. Dostu düşünmemiş olursun. Ağzın hırs ile açıksa kulağına gayıptan sır gelmez, girmez. Hakayık esrarı ilahiye benzemiş bir saraya, hava ve heves ile göklere çıkan toz dumana benzer. Toz kalkarsa göz görmez olur. Hikaye Tesadüfen bir pir ile arkadaş olarak Feryab şehrinden birlikte yola çıktık. Seyahate devam ile Marup tarafından bir suya eriştik. O sudan yelkensiz geçilmezdi. Adam, adam başına bir akça navlun alıyorlardı. Benim bir akçam vardı. Verdim, gemiye bindim. Arkadaşım olan Pir'in parası yoktu. Bende de bir akçadan başka bulunmadığı için onun parasını veremedim. Kaptan Allah'tan korkmaz birisiydi. Onu orada bıraktı, gemiyi sürdü. Arkadaşım gemiye binemediği için içim yandı. Ağladım. Pir ağladığımı görünce güldü. Ağlama, gemiyi yürüten Allah beni de götürür dedi. Seccadesini suyun üstüne serdi geçti, üzerine oturdu. Seccade gemi gibi yüzmeye başladı. Biz karşıya çıktığımız zaman o da çıktı. Pirden gördüğüm hal bana dehşet verdi. Aman ya Rabbi bu ne keramet diye sabaha kadar uyuyamadım. Acaba gördüğüm hayal miydi, rüya mıydı diye söylendim durdum. Sabah olunca pir beni gördü ve şefkatli arkadaşım seccade işine tahaccüp ediyorsun. Seni gemi götürdü, bizi de Allah götürdü dedi. Kuru davacılar niçin böyle şeye yani evliyanın suda yürüyeceğine, ateşte yanmayacağına inanmazlar? Ateşten haberi olmayan bir çocuğu şefkatli annesi korumuyor mu? Becd halinde müstaarak olanlar gece gündüz cenabı hakkın muhafazası altındadırlar. O Allah'tır ki İbrahim'in ateşin sıcaklığından Musa'nın sandığını nilde batmaktan muhafaza buyurmuştur. İyi bir yüzücünün elinde olan yavru diclenin genişliğinden korkmaz arkadaş, Allah erleri gibi deniz üzerinde nasıl yürüsün ki karada eteğin yaştır. Kötü adamsın. Cenab-ı Hakk'ın vücudu karşısında bütün mevcudatın faniliği hakkında bir hikaye. Akıl yolu kıvrım kıvrım, karma karışık, pek dolaşıktır. Ariflere göre Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şey yoktur. Bu söz Cenab-ı Hakk'ın hakiki, hakikat şinas olan ermiş kullarına söylenebilir. Fakat her şeyi aklıyla halletmek isteyen ehli kıyas, bu söze itiraz ile Allah'tan başka bir şey yoksa, bu gökler, bu yerler, insanlar, kuşlar, yırtıcılar nedir derler. Onlara, ey akıllı dostum, güzel sordun, beğenirsen fikrimi söyleyeyim, ovalar, denizler, Dağlar, gökler, yerler, periler, insanlar, şeytanlar, melekler, Cenab-ı Hakk'ın varlığına nispetle kendilerine varlık sıfatı verilmeye layık olmayan şeylerdir. Vakıa dalgalanan deniz senin nazarında muazzam bir şeydir. Gökte parlayan güneş çok yüksektir. Güneşe kıymet veren insanlar mana alemine nasıl girerler? O alemdeki insanlara göre yedi deniz bir katre, o güneş bir zerre bile değildir. İzzet, azamet zatı şerefine mahsus olan Cenab-ı Bari bayrak kaldırırsa bütün cihan başını yokluk yakasına çeker. Senin o var sandıkların yok olur. Hikaye, arkadaş belki görmüşsündür. Bağlarda, dağlarda geceleyin bir böcek çıra gibi parlar. Birisi ona ey gece parlayan böcek dedi. Niçin gündüz çıkmıyorsun, saklanıyorsun? Bak yer mahlukatından olan ateşin böcek bu suale ne arifane cevap verdi. Ben gece gündüz sahradayım, meydandayım. Bir yere saklanmıyorum. Fakat güneşin ziyası yanında görünmez oluyorum. Şam vilayetlerinden bir şehirde bir kavga oldu. Bu kabahatlidir diye mübarek bir piri yakaladılar. Elini ayağını zincire bağladılar. Pir o sırada bir söz söyledi. Hala kulağımdadır. Şöyle demişti. Eğer Sultan Ferman buyurmasaydı bana böyle cefa etmek kimin haddine düşmüştü? Bana cefa eden düşmana da dost tutmak lazımdır. Gerçek izzet, gerek mansıb olsun. Ben bunların hepsini amırdan, zeytten değil, Cenab-ı Hak'tan bilirim. Hey akıllı zat, sen hastalıktan korkma. Çünkü tabibin sana bir acı ilaç gönderecektir. Dostun elinden gelen her şeyi ye. Hasta tabipten daha mı iyi bilir? Hikaye Birisi rahmetli Saad bin Zengi'ye medhü Sena'da bulundu. Saad bin Zengi memnun oldu. Ona para verdi. Hilat giydirdi. Hünerine göre memuriyet paye verdi. Bu adam kendisine verilen altın sikke üzerinde Allah, bes, Allah kafidir yazısını görünce cezbelendi. Cezbenin harareti canına öyle bir tesir etti ki paraları bıraktı, üzerindeki hilatı atı çıkardı, sıçradı, sahra yolunu tuttu, savuştu gitti. Onu sahrada gören bir arkadaşı ona sordu. Ne gördün ki halin birdenbire değişti? Evvela üç kere yer öpmüştün böyle yaptığına göre Sonra tekme vurup paraları hıyatı de reddetmemeliydin. Adam güldü, şöyle cevap verdi. Evvela korku ve ümit ile vücuduma söğüt gibi bir titreme düştü. Sonra Allah bes yazısı bana kuvvet verdi. Gözüme bir kimse bir şey görünmedi dedi. Hikaye Benim gibi birisi de gönlünü bir güzele vermiş kurtaramıyordu. Ondan çok hakaret çekerdi. Adamcağız akıllı, fikirliyken delidir diye tefek onulup çalınıyordu. Dost yolunda düşmanlardan çok cefa çekerdi. Fakat bu cefalardan müteessir olmazdı. Dostun sunduğu zehir ona tiryak yerine geçerdi. Kendi arkadaşlarından bir tokat yerdi. Darılmaz. Tablalı çivi gibi anlını ileri tutardı. Dostun hayali... Onun başını öyle sarmıştı ki dimağın damında tepinirdi. Arkadaşlarının dokunaklı sözleri ona vızıltı gelirdi. Denize batmışın yağmurdan haberi mi olur? Kimin gönlünün ayağa taşa dokunursa büyük bir mani karşısında ümitsizliğe düşerse artık ağır namus şişesini düşünmez. Bir gece düşünde şeytan kendisini peri çehreli bir kız şekline koydu. Onun kucağına atıldı. Seher vakti olunca uyandı. Kusul lazım geldiğini anladı. Arkadaşlarından kimse sırrına vakıf değildi. Sabaha karşı yakın bir su kenarına vardı. Fakat mevsim kıştı. Soğuk su üzerine mermerden bir kapı yapmıştı. Buzu kırdı, suya daldı. Birisi ona nasihat ederek, ''Bu soğuk su içinde öleceksin, niye böyle yapıyorsun?'' dedi. İnsaflı genç şöyle cevap verdi. ''Arkadaş, sus! Günler var ki bir güzel gönlümü aldattı aldı. Aşkıyla sah, sah, sabrım, kararım yoktu. Merhamet ederek bir kerecik olsun halimi sormadı. Canımı dişime alıyor Çekilmeyecek bir gücü çekiyordu. Şimdi sevdiğim bir insan için bu kadar cefaya katlanırsam, beni topraktan yaratan, kudretiyle toprağa can veren, ihsan ve inamıyla yaşadığım Cenab-ı Hakk'ın emrine güç de olsa nasıl ifa etmeyeyim dedi. Eh dinlerin semayanı, musikiyi sevmeleri hakkında. Eğer aşkı seviyorsan, aşkın hakkını ödeyerek mert isen, kibre azameti bırak. Kendini küçük gör. Böyle yapamayacak isen aşka atılma. Aşktan uzak dur. Rahatına bak. Aşk beni yakar, kül eder, toprak eder diye korkma. Aşk seni helak ederse ebedi olursun. Tane sağlam durdukça ondan bir şey gitmez. Ne zaman toprağa düşer, üzerini toprak örter, rutubetten ikiye ayrılırsa o zaman uç verir, filizlenir. Seni benliğinden kim kurtarırsa, seni Cenab-ı Hakk'a o zat aşina eder. Sen de benlik oldukça kendine yol bulamazsın. Bu sözü benliğinden geçmiş olanlar anlarlar. Hanendeye ihtiyaç yoktur. Eğer sende aşk varsa Yürüyen hayvanların ayaklarından çıkan ses de sazdır. Bir sinek bir aşıkın yanında kanadını çırpınca aşıklar vecde gelir. Elini sinek gibi başına vurmaya başlar. Aşık için sazın lüzumu yoktur. Aşık bir kuşun ötmesiyle de inler. Alem sazla doludur. Fakat ne çare ki her kulak açık değildir. Aşk şarabını içip sarhoş olan aşıklar dolap sesiyle de cuuşu huruşa gelirler. Dolap gibi döner, dolap gibi ağlarlar. Aşıklar her şeye eyvah eder, başlarını yakalarına çekerler. Fakat güçleri tükenince yakalarını yırtarlar. Kendini kaybetmiş sarhoş dervişe ayıplama. O aşk denizine düşmüştür, eli ayağı ondan dolayı çırpınır. Sema'nın hakikati hakkında. Kardeş, bana sema, musiki nedir diye soracak olursan, dinleyen kimdir, ne kabiliyettedir, anlamadıkça bir şey söylemeyeceğim. Musiki'yi ruh ve maneviyatı ile dinler, yani ruhu mana burçlarından uçarsa, melekler dahi onun yüksekliği alemine varamazlar. Eğer bunu dinleyen eğlence, Oyun maskaralık adamı ise Sema ile onun ruhunda oturmuş olan şeytan kuvvet bulur. Hayvan gibi şehvetine tapan kimse Sema eri olamaz. Ona sema haramdır. Güzel sesle uyuyan adam uyanır. Kör kandili sarhoş uyanamaz. Seher yeri gülleri açar fakat odunu açamaz. Ona ancak balta açar. Cihan, güzel ses, güzel saz, Sarhoşluk aşk ile doludur fakat kör olanlar aynada ne görebilir? Görmez misin develer güzel sesli kerrancıların mavallarıyla aşka, şevke, raksa gelirler? Gazel sesle develer neşelendiği halde insan neşelenmezse o insan insan değil eşektir. Hikaye Şeker dudaklı bir civan ne öğreniyor? Gönülleri ney gibi dağılıyordu. Babası çok kere ona bağırmış, çağırmış, ona betelmiş, neyini ateşe atmış. Fakat faydası olmuyor. Çocuk neyzenlikte devam ediyordu. Bir gece çocuk ne yuflerken babası dinledi. Neyin sesi adamcağza dokundu. Aşka şevke geldi. İçi karma karışık oldu, kendinden geçti, İçine hararet düştü. Terlemeye başladı. Kaçtır, ben neyi ateşte yakıyordum, bu defa neyi beni ateşte yaktı dedi. Aşıkların gönüllerine varidatı ilahiyeden bir kapı açılır. Onun zevkiyle ellerini kainattan silkeler, kainatı terk ettiklerini ellerinin vaziyetiyle anlatırlar. Onların dostuya yad ederek yaptıkları raks helaldir. Çünkü onlar raks ederken, her yerinde bir can vardır. Yani onlar seraba can olmuşlar. Tutayım ki yüzmede birincisin. Fakat yüzerken elini ayağını serbest kullanmak için çıplak olman lazımdır. Binaenaleyh Arna namus hırkasını çıkar, at. Çünkü elbise ile suya batan kimse aciz kalır. Kolay yüzemez. Dünya alakası vuslata manidir, perdedir. Ne zaman alakaları kesersen o zaman vuslata nail olursun. Erlerin İzzeti Nefsi Hakkında Hikaye Kırda oturan bir kimsenin ayağını köpek ısırdı. Hem de öyle bir öfkeyle ki sanki dişlerinden zehir damlıyordu. Bir çare adam gece ayağının acısından uyuyamadı. Bir küçük kızı vardı. Kız babasının haline acıdı. Biraz sertçe "Babacığım, senin dişin yok muydu? Sen de onun ayağını ısırmalıydın." dedi. Adamcağız ayağının acısından ağlarken güldü. "A benim güzel anacığım. Evet, benim de dişim var. Hani de köpeğin ayağını ısırmaya gücüm yeterdi. Fakat ağzımın, dişimin köpeğe dokunmasına gönlüm razı olmadı. Bu iş o kadar iğrenç o kadar ağırdı ki birisi eline kılıç alıp şu köpeğin ayağını ısıracaksın yoksa başını keserim dese yine o işi yapamam. Köpek yaratılışta kötüdür fakat insan olan köpeklik yapmaz. Maruf kerhi ile hastanın hikayesi Bir kimse şan, şeref, şöhret arzularını başından atmadıkça Maruf Kerhi'nin yolunu tutmasın. İşittim ki Maruf Kerhi'ye ölmek üzere bulunan bir hasta misafir olmuş. Başının saçı dökülmüş, yüzünün rengi revlakı uçmuş. Can vücuduna bir çengelle asılmış, o da kopmak üzere. Maruf Kerhi hastaya yatak sermiş, istirahatini temin etmiş. Fakat hasta... Hemen bağırmaya, inlemeye başlamış. Gece sabaha kadar kendisi bir nefes uyuyamadığı gibi feryadından, hane halkından da kimse uyuyamamış. Hasta, kötü huylu, sert tabiatlı, kendisi ölemiyor fakat halkı sitemler ile öldürmeye çalışıyor. Feryadına, iniltisine, kalkmasına, oturmasına evdekiler dayanamamışlar. Birer birer başka yerlere kaçmışlar. Evde hasta ile Maruf Kerhi'den başa kimse kalmamış. İşittim ki Maruf Kerhi geceleri uyumamış. Onun arzularını yerine getirmek için didinmiş durmuş. Bir gece Maruf Kerhi'yi uyku bastırmış. Uyumakta da haklı çünkü geceleri uykusuzluğa insan nasıl dayanır? Maruf uyuyunca Hasta hezeyanlara başlamış. Bu murdar derviş takımına lanet olsun. Bunların zahirde adları, sanları var. Hakikatte riyacıdırlar. Her işleri havadır. Bunların temiz giyinmelerine de bakma. İtikadları pistir. Sofuluk satan bir takım aldatıcı gimzelerdir. İşte bu adam da durmadan uyuyor. Karnını doyuyup uykuya dalmış kimse. Bir çare hastanın gözlerini yummadığını ne bilir? Velhasıl bir dakikacık onun hizmetinden kafil olduğundan dolayı Maruf Kerhi'yi Kerem gösterdi. O acı sözleri yuttu. Fakat hastanın böyle terbiyesizlik ettiğini evdekiler işitti. Bilhassa bir kadın Maruf Kerhi'ye gizlice suzu, şu sözleri söyledi. Hasta dervişin neler söylediğini tabii ki duymuşsunuzdur. Ancak... Onu artık evde tutmak olmaz. Ona söyle, ağırlık vermesin, buradan gitsin. Başının çaresine baksın, ölecekse de başka yerde ölsün. Adamına iyilik edilir, acınır. Kötülere iyilik kötülüktür. Alçak kimsenin başı altına yastık koyma. Zalim kimsenin başı taş üstünde gerekir. Ey bahtiyar kimse, kötülere iyilik yapma. Çorak yere ağaç dikmek doğru değildir. Ben sana insanlara iyilik etme demiyorum. Belki kötülere yapma diyorum. Kaba, yontulmamış, adi kimselere yumuşaklık gösterme. Çünkü köpeğin sırtı kedi gibi okşanmaz. Doğrusunu istersen hak, hukuk bilen köpek, teşekkür etmeyen insandan aylakça daha iyidir. Alçak kimseye karlı su verme. Verirsen mükafatını buz üstüne yaz. Ben bu hasta gibi aksi, berbat insan görmedim. Böyle kimseye sakın acıma. Evin hanımı Maruf Kerhi'ye bu sözleri söyleyince, Maruf Kerhi müteessir oldu ve hanım vazgeç dedi. Var rahat rahat duyu, onun sözle söylediği sözler seni incitmesin. Bağırmışsa da bana bağırmış terbiyesizlik yapmışsa da bana yapmış. Bana onun nahoş görünen işleri sözlere hoş gelir. Asıl hüner böyle kimselerin cefasına katlanmaktır. Görüyorsunuz ki daimi ızdırap içindedir. Bir nefes uyuyamıyor. Arkadaş kendini güçlü kuvvetli sıhhatte gördüğün zaman şükrane olmak üzere zayıfların yükünü çek. Eğer sen tılsın gibi yalnız kuru bir suretten ibaret olursan, öldüğün zaman cismin gibi ismin de ölür. Eğer kerem ağacını beslersen, iyilik, adlılık yemişini muhakkak yersin. Görmez misin ki kerhte türbe var fakat mağrufu kerhinin türbesinden daha maruf olanı yoktur. Büyüklüğüne kapılan insan kibreder. Bilmez ki büyüklük, Hilim ve mülayimettedir. Na ehillerin sefahati, iyi kimselerin tahammülleri hakkında hikaye. Bir açgözlü dilenci, tamaha düşerek bir zatdan para istedi. O zatın o sırada parası yoktu. Kemeri, eli boş tertemizdi. Yoksa parası olsaydı, o dilencinin yüzüne altın saçardı. Dilenci, o zattan bir şey koparamayınca oradan ayrıldı, suratını astı. Mahalle içinde o zatı zemmetmeye başladı. Bu şeyhler diyordu, sesi çıkmayan akreplere benzerler. Bu yüz elbise içinde yırtıcı kaplandırlar. Kedi gibi dizlerini göğüslerine koyup otururlar. Yani her şeyi eyvallah derler, görünürler. Fakat... Av görünce köpek gibi derhal atılırlar. Evde iyice avlayamadıkları için hile, riya dükkanını mescit tarafına getirmişler. Arslan yiğitler kervanları vururlar. Fakat elbiselerini bunlar soyar. Hırkalarına ak, siyah parçalar dikerler. Halbuki diğer taraftan de paraları, altınları yığın yığın yağarlar. Bunlar... Parayı buğday diye satarlar. Halka aldatırlar. Bunlar dünyayı dolaşan harman çingenisidirler. İbadet ederken ihtiyarlar gibi acizlik, halsizlik gösterirler. Fakat raks etmek lazım gelse gençleşirler, çevikleşirler. Raksa gelince güçlü, kuvvetli fakat namazı oturarak kılarlar. Bunlar oburlukta Musa'nın ağzına benzerler. Bilmem ki o kadar, o kadar çok yedikleri halde yüzleri için sarı, vücutları için zayıftır? Bunlar ne günahtan sakınırlar ne de alimdirler. Şurası muhakkaktır ki bunlar dini vasıta ederek dünyayı yiyen insanlardır. Suratlarına kaplan postu gibi yamalı yamalı aba giyerler. Fakat karılarının elbisesini habeş kumaşından yaptırırlar. Bunlar da sünnet namına ancak iki şey görülür. Birisi kuşluk uykusu, diğeri sahur yemeği. Midelerini dilencinin yetmiş renkli zembili gibi ağzına kadar sıkı sıkı doldururlar. Öyle hasıl ben de tarikat mensup olduğum için kendime de dokunacak sözleri daha fazla söylemek istemiyorum. İftiracı dilenci bu yolda birçok şeyler söyledi. Çünkü ayıp arayan kimsenin gözü hüneri görmez. Yüzünün suyunu dökmüş yani şerefsiz olan kimse başkasının yüzü suyuna yani şerefine ehemmiyet verir mi? Şeyh Efendi'nin müritlerinden birisi o dilencinin hezeyanlarını işitmiş geldi. Onun sözlerini Şeyh Efendi'ye nakletti. Doğrusunu istersen akilane bir harekette bulunmadı. Bir köle benim arkamdan kötülüğümü söylemiş olsa, söylenmiş, bitmiş, geçmiş gitmiştir. Onun sözünü alıp bana getiren kimse, söyleyenden daha beter fenalık yapmış sayılır. Birisi bir ok atsa, o yola düşse, vücudumu incitmemiş, bana bir fenalık vermemiştir. Fakat onu sen alır, getirir de, Vücuduma saplarsan oku sen vurmuş olursun. Müridinden dilencinin zemmini işiten iyi huylu şey efendi güldü. Bu naklettiğin şey kolay bir şey değildir. Bundan daha güç bir şey varsa söyle. Çünkü benim kötülüğüme dair onun söylediği şeyler benim de kötülüğümden azdır. Benim kendi bildiğime göre yüzde birdir. Bir de o söylediği şeyleri zan üzerine söylemiştir. Halbuki o kötülüklerin bende mevcut olduğunu ben yakinen biliyorum. O beni bu sene gördü. Benim 70 senelik ayıbımı nasıl bilebilir? Benim ayıbımı gaybı bilen Allah müstesna benden daha iyi kimse bilemez. Bu adam ne iyi ve hüsnü zan sahibi insanmış ki benim ayıbımı ancak bu kadar sanmıştır. Kıyamet gününde eğer benim günahıma o şahit olursa cehennemden korkmam, işim yolunda olmuş olur. Ey benim kötülüklerimi arayan kimse bana gel, benden sor. Sana onu tamamıyla gösteren cetveli ben vereyim. Bir takım kimseler hak yolunun erleri olmuşturlar. Bunlar bela okunan nişangah oldukları için o mertebeye varmışlardır. Bunlar kibar külahını almış, manat hacını başlarına giymişler. Veliler edepsizlerin kahrına tahammül eden insanlardır. Sen de o mertebeye yükseltmek istiyorsan bırak. Halk senin derini yüzsün. Erlerin topraklarından testi yapılsan halk onu melamet taşına tutarak kırarlar işlerin Küstahlığı ve Padişahların ilmi hakkında Hikaye Şam Padişahlarından Melik Salih her seher vakti tebdil olur, kölesiyle zaraydan çıkardı. Arap usulünce yüzünün aşağı tarafını kapatır, memleketin çarşısını, pazarını, her tarafını dolaşırdı. Bu padişah her şeyi iyi görür, fıkrayı severdi. Her kimde bu huy varsa iyi adam olur. Melik Salih gezerken bir mescide girdi. Baktı ki iki fakir meyyus muzdarip oturuyor. Mevsimde kış, hava soğuk. Fakirler gibi soğuktan üşüyerek uyumamışlardı. Güneşe bakan günler gibi güneşi bekliyorlardı. Bunlardan birisi ötekine şöyle dedi. Yarın mahşer gününde hakime mutlak Cenab-ı Hak olacaktır. Eğer eğlence, oyun, zevk, sefa içinde yaşayan mütekebbir padişahların acizlerle birlikte cennete gireceklerini anlarsam ben mezarımdan başımı kaldırmam. Yüce cennet bizim yerimiz yurdumuzdur. Çünkü gam zinciri bugün bizim ayağımızdadır. Arkadaş, tek mil ömrümde bu padişahlardan ne de, ne gördüm ki? Ahirette de bunların zahmet ve sikretlerini çekesin. Bunlar dünyada yüreğimizi yaktılar. Eğer o gün Melik Salih cennetin duvarına yaklaşacak olursa, ayağımdan pabucumu çıkarır, kafasına vurur, beynini patlatırım. Melik Salih fakirden bu sözleri işitince artık orada fazla durmayı münasip görmedi, ayrıldı. Sonra biraz daha gezdi. Güneş doğdu, herkesin gözünden uykuyu sildi. Melik Salih saraya avdet edince o iki dervişi çağırdı. Mehabet gösterdi. Mehabet göstermekle beraber dervişlere hürmet etti, yer gösterdi, oturttu. Bunların üzerine cömertlik yağmurunu yağdırdı. Vücutları üzerindeki zillet tozunu temizledi. Bunlar evvelce kışın çektikleri yağmur, sel, soğuk zahmetinden sonra sarayın şanlı memurlarıyla birlikte oturur oldular.